Konuşmak zorunda bırakıldım. Çünkü bilim adamları nedendir bilmem, benim önerilerimi dinlemeyi reddettiler. Güney Kutbu'nun planlanan, kapsamlı fosil avcılığım, tarihi buz örtüsünün toptan delinmesini ve eritilmesini içeren keşfine karşı çıkışımın nedenlerini kendi isteğim dışında anlatıyorum. Ve bunu yaparken daha bir gönümsüzüm. Çünkü uyarıların boşuna olabilir. Anlatmam gereken gerçeklerden kaçınılmaz olarak kuşku duyulacak. Yine de eğer mantıksız ve inanılmaz gözüken şeyleri çıkaracak olsaydım, geriye hiçbir şey kalmazdı. Şu an dek gizlenmiş olan karadan ve havadan çekilmiş fotoğraflar beni destekler bir Çünkü kahrolasıca derecede canlı ve netler. Buna karşın ustaca yapılmış sahtekarlığın ulaşabileceği boyutlar dikkate alınınca onlardan da şüphe edilecektir. Mürekkeple yapılan çizimler bayağı düzmece oldukları gerekçesiyle alaya alınacaklar. Bununla birlikte sanat uzmanlarının üzerinde görüş belirtip, bir açıklama getirmelerini gerektirecek tuhaf bir teknik sergileyeceklerdir. Son olarak, bir yandan birilerimi iğrenç derecede inandırıcı değerleriyle ya da belli ezeliği ve çok şaşırtıcı mitte birilerinin ışığında tartacak derecede bağımsız düşünebilen, diğer yandan da araştırma dünyasını, o deliliğin dağları yöresini araştırmaya yönelik gözü kara, ve fazlaca tutkulu bir programdan caydıracak derecede nüfuza sahip olan bir avuç bilimsel liderin yargısına ve kararına güvenmek zorundayım. Ben ve çalışma arkadaşlarım gibi yalnızca küçük bir üniversiteyle ilişkili, nispeten adı sana duyulmamış kişilerin doğası itibariyle çılgınca garip, ya da tartışmaya çok açık konularda bir etki yaratma şansının az olduysa da, ne yazık ki bir gerçek. Aleyhimizde olan şeylerden biri de, çok çabası geçecek konuların tam manasıyla uzmanı olmayışımız. Bir jeolog olarak Miskatonic Üniversitesi araştırmasına başkanlık etmekteki amacım. Mühendislik Fakültemizden Profesör Frank Babadi'nin geliştirdiği olağanüstü delginin yardımıyla Antarktika kıtasının çeşitli bölgelerinden kaya ve toprak örneği almaktı. Bunun ötesinde herhangi bir konuda öncülük etmek gibi bir niyetim hiç yoktu. Ama bu aygıtın daha önce keşfedilmiş rota doğrultusunda farklı noktalarda kullanılmasının alışlay geldik toplama yöntemleriyle bugünedeğin ulaşılmamış materyalleri yumaşına çıkaracağı umudunu taşıyordum. Kamuoyunun da raporlarımızdan bildiği üzere Papudini'nin delgi cihazı hafifliği, taşınabilirliği ve olağan artizan delgi prensibini küçük dairevi bir kaya delgisi prensibiyle değişik sertlikteki katmanlarla başa çıkabilecek nitelikte birleştirmiş olması özelliği bakımından benzersiz ve devrimciydi. Çelik uç, eklenme çubuklar, benzin motoru, katlanabilir ahşap sondaj kulesi, dinamitleme donatısı, kabloları, moloz temizleme keskisi ve 13 cm çapında ve 300 metre derinliğe kadar sondaj çukurları için sökülüp takılabilir boruları gereken alet edevatla birlikte yedi köpekli bir kızan taşıyabileceğinden daha fazla yük teşkil etmiyordu. Metal nesnelerin dizayn edildiği harika alüminyum alışım sayesindeydi bu. Antarktika düzlükleri üzerinde uçuşun gerektirdiği yüksek irtifalar için özel olarak tasarlanmış, Pobody'nin icadı yakıt ısıtıcı ve çabuk ateşleyici araçlarla donatılmış olan Dornier marka dört büyük uçak, tüm keşif ekibini büyük buz bariyerlerin kenarındaki bir üstten Karanın içindeki uygun noktaları nakledebilecek ve bu noktalardan itibaren yeterli miktarda köpek işimizi görecekti. Bir Antarktika mevsiminin eğer kesinlikle uzunluğuysa daha uzun sürede olanak verdiği ölçüde büyük bir arazide araştırma yapmayı planlamıştık. Shackleton, Amundsen, Scott ve Ross'un değişen nispetlerde keşfetmiş olduğu Ross Denizi'nin güneyinde kalan sıra dağlar ve platolarda çalışıyor olacaktık çoğunlukla. Kampımızı sık sık değiştirerek, jeolojik önem taşıyacak kadar büyük mesafeleri uçakla kat edecektik. O güne görünmemiş miktarda materyal kazıp çıkarmayı umuyorduk. Özellikle daha önce çok dar bir sınıfta Antarktik örneklerin elde edildiği Kambirya öncesi Katman'da şartlara el verdiğince çeşitli fosili üst kayalardan toplamak niyetindeydik. Çünkü buzun bölümüne hüküm sürdüğü bu kasvetli toprakların ilkel yaşam tarihi, dünyanın geçmişiyle ilgili bilgilerimiz açısından çok büyük önem taşımaktaydı. Antarktika kıtasının bir zamanlar ılımak, hatta tropik olduğu bitki ve hayvan örtüsünün zenginliği, ve geriye sadece dikenlerin, deniz bitkilerinin, örümcek ve akrep gibi eklem bacaklılarla kuzey sahillerindeki penguenlerin kalmış olduğu herkesçe bilinen bir konuydu. Arzunuz bu bilgiyi çeşitlilik, kesinlik ve detay açılarından genişletmekte. Basit bir sondajda fosil belirtileri rastlanacak olursa, patlayıcılarla deliği genişletecek. Uygun boy ve durumda örnekler elde edebilecektik. Üstteki kaya ve toprağın izin verdiği ölçüde derinliği değişen sondajlarımız sadece üzeri yarı örtülü ya da örtülü olmayan yer yüzeyleriyle kaçınılmaz biçimde bayırlar ve sırtlarla sınırlanmıştı. Çünkü aşağı katmanların üzerinde 2 ila 4 kilometre kalınlığında katı bir buz vardı. Hatırı sayılır kalınlıktaki buzulu delmekle harcayacak vaktimiz yoktu. Ama Babadi, açılan deliklere kalın kümeler halinde bakır elektrotlar yerleştirmek ve benzinli bir dinamonun sağlayacağı akımla bir miktar buzu eritmek yolunda bir plan hazırlamıştı. Antarktika'dan döndüğümüzden beri yayınladığım tüm uyarılara karşın yapılacak olan Stratwitter-Moore seferinde uygulanması önerilen plan, Bizimki gibi bir keşif gezisinde denemeden öte bir kullanıp bulunmayan plan işte bu plandır. Kamuoyu Miskatonic seferinden bizim Arkham Advertiser gazetesi ve Associated Press'e gönderdiğimiz sık mesajları ve daha sonra Pabody ile benim yazdığımız makaleler sayesinde haberdar oldu. Üniversiteden dört kişiydik. Ayrıca 16'da yardımcımız vardı. Miskotonic Üniversitesi'nden 7 lisans üstü öğrencisi ve 9 yetenekli teknisyen. Bu 16 kişiden 12'si iyi uçak pilotu ve ikisi dışında hepsi de usta telsizcilerdi. Aralarından 8'i tıpkı Pabody, Atwood ve benim gibi pusulayı tam kullanarak yol bulmayı biliyordu. Üstüne üstlük iki gemimiz buz şartları içinde güçlendirilmiş ve yedek buhar gücüyle donatılmış, tamamen mürettebatlandırılmıştı. Birkaç özel bağışla birlikte, National Derby Pigman Vakfı seferi finanse ediyordu. Bu yüzden kamuoyuna fazlaca duyurulmaksızın hazırlıklarımız neredeyse tamamlanmıştı. Köpekler, kızaklar, makineler, kamp malzemeleri ve 5 uçağımızın demonte parçaları bize Boston'da ulaştırıldı ve buradan gemilerimize yüklendi. Özel amaçlarımız için mükemmel şekilde donatılmıştık ve malzeme, gıda, ulaşım ve kamp kurma konularında son zamanlardaki olağanüstü başarılı öncellerimizin mükemmel örneğinden faydalanmıştık. Bizim keşif seferimizin kapsamlı olmasına karşın, Dünya çapında yankı uyandırmamasını sağlayan da bu öncellilerin alışılmadık sayısı ve şöhretiydi. Gazetelerin yazdığı gibi Bastan Limanı'ndan 2 Eylül 1930 günü demir aldık. Acelesizce bir rota tutup kıyı boyunca indik ve Panama kanalından geçtik. Samoa ve Hobart, Tazmanya'ya uğradık. Bu ikinci yerden en son ihtiyaçlarımızı tedarik ettik. Keşif ekibinden hiç kimse daha önce kutup bölgelerinde bulunmamıştı. Bu yüzden dirgi gemi kaptanlarımıza duyduğumuz güven sonsuzdu. İkisi de Antarktika sularında deneyildi, emektar baline avçılarıydılar. Meskun dünyayı geride bıraktıkça güneş kuzeyde gitgide alçaldı ve her geçen gün ufukta daha uzun süre kaldı. 62 derece güney enlemi civarında ilk buz dağlarını gördük ve Ekim'in 20'sinde yaraşır kutlamalarla geçtiğimiz Antarktika dairesine ulaşmadan hemen önce buz örtüsü bize epey zorluk çıkardı. Tropikal kuşaktaki uzun yolculuğumuzun ardından düşük sıcaklık beni çok endişelendiriyordu. Ama önümüze çıkacak olan güçlükleri düşünerek dişimi sıkmayı denedim. Çok kez tuhaf atmosfer olayları beni derinden etkiledi. Bunlardan biri çarpıcı derecede canlı bir seraptı. Gördüğüm ilk serap oluyordu bu. Uzaktaki buz dağları tasavvur edilemeyen kozmik kaleleri mazgalı siperlerine dönüşmüşlerdi. Şansımız var ki ne yaygın ne de yoğun olmayan buzları yarıp geçerek yine açık denize kavuştuk. 26 Ekim sabahı güneyde güçlü bir pırıltı belirdi ve öğlen olmadan hepimiz önümüzde beliren, tüm manzarayı kaplayan devasa, yüksek, karla kaplı bir dağ silsilesini görmenin coşku dolu heyecanını yaşadık. Nihayet büyük, bilinmeyen kıtanın, ve donmuş ölümün gizli dünyasının bir ileri karakoluyla karşılaşmıştık. Bu zirveler belli Rus'un keşfetmiş olduğu Admiralty Sıradağlarıydı ve bize düşen Edirburnu'nu dönüp Victoria topraklarının doğu kıyısı boyunca yelken açarak Erebus volkanı eteklerinde kurmayı kararlaştırdığımız üssü ulaşmaktı. Yolculuğun son ayağı akılda kalıcı ve imgelemi zorlayıcıydı. Kuzey öğleninin alçak güneşi ya da gece yarısının daha da alçaktan ufuğu yalayıp geçen güney güneşi, puslu, kırmızı ışığın beyaz karların, mavimsi buzların, su geçitlerinin ve çıplak kremi kemaçların siyahlıklarına dökerken gizemli, muazzam, Korkunç doruklar devamlı batıda olduklarından daha büyük ve korkutucu gözüküyorlardı. Antartika rüzgarı ıssız zirveleri süpürerek, kesik kesik, şiddetli boralar halinde esiyordu. Rüzgarın ritmi, bazen notaları geniş yelpazeli, benim bilinçaltımdaki hatıralarla ilgili bir çağrışım yüzünden tedirkin edici... Hatta gizliden gizliye korkunç bulduğum çılgın ve yarı bilinçli bir müziği Manzara Manzarayla ilgili bir şey, bana Nikolas Royce'nin insanı tedirgin eden garip Asya tablolarını ve Deli Arap Abdül al dehşetli nekronomi konumundaki sözü geçen, kötü hikayesi anlatılan Lenk Platos'unun daha da sinir bozucu, ve garip betimlemelerini anımsatıyordu. Üniversite kütüphanesindeki o iğrenç kitabın kapağını açtığıma daha sonraları oldukça pişman oldu. 7 Kasım'da batıya doğru uzanan dağlar geçici olarak görüş alanımızdan çıktı. Franklin Adası'nı geçtik ve ertesi gün önümüzdeki Ross Adalarındaki Erebus ve Terror Dağları'nın konileri, ve ötedeki Peri uzun hattı ilerimizdeydi. Artık doğuya doğru büyük bir buz bariyerinin beyaz çizgisi uzanıyor. Göbek'in sap kayalıkları gibi 60 metre yüksekliğe kadar çıkıyor. Ve güney yönündeki yolculuğumuzun sona erdiğini belirtiyordu. Öğleden sonra Makmur'da boğazına girdik. Ve kıyının açığında, başı dumanlı Erebos Dağı'nın rüzgarsız tarafına demirledik. 3800 metrelik maden curuklu zirve Doğu göğünde kutsal Fujiyama Dağı'nın bir resmi gibi yükselirken, ilerisinde artık sönmüş bir volkan olan Terror Dağı'nın 3270 metrelik hayali beyaz tepesi görülüyordu. Erebos'tan ara ara duman bulutları çıkıyordu. Ve lisansüstü öğrencilerinden biri, Dunford adında zeki bir genç, dağın karlı eğimindeki lav benzeri şeyi gösterdi. Ve 1840'ta keşfedilen bu dağın, hiç şüphe yok ki, bu tarihten yedi yıl sonra şu satırları yazan koğunun ilham kaynağı olduğunu ifade etti. Kükürtlü akıntılarım yanetten aşağı, huzursuzca yuvarlayan lavlar, Kutbun nihai topraklarında, yan ek aşağı yuvarlandıkça inleyen kuzeydeki kutbun diyarında. Dunford tuhaf kitapların tam bir tutkunuydu ve Poe'dan bahsedip duruyordu. Poe'nun tek uzun öyküsü olan Tüyler Ürpertici ve Muammalı, Arthur Gordon Peele'deki Antarktik panzara, benim de ilgimi çekmişti. Çıplak kıyıda ve arka plandaki yüksek buz bariyerlerinin üzerinde sayısız grotesk penguenlerce yaklıyor ve yüz geçlerini çırpıyorlardı. Yavaşça sürüklenen büyük buz parçaları arasında yüzen ya da gelişi güzel yayılan şişman ayı balıklarına da rastlanıyordu. Küçük tekneleri kullanarak Roz Adası'na gece yarısına az geçe, 9 Kasım'ın sabahında zorlu bir iniş gerçekleştirdik. Her bir gemiye bağlı kabloları taşıyıp, can kurtaran Varengeri'si yardımıyla yükümüzü boşaltmaya hazırlandık. Bu noktada bizden önce Scott ve Şakırtı'nın keşifleri yapılmış olmasına karşın, Güney Kutlu topraklarına ilk ayak basışımızla ilgili hislerimiz dokunaklı, ve karmakarışıktı. Volkanın eteklerindeki donmuş kıyıya kurduğumuz kamp sadece geçiciydi. Karargahımız Arkam gemisindeydi. Tüm dergi cihazlarımızı, köpeklerimizi, kızakları, çadırları, yiyecekleri, benzin tanklarını, deneysel buz eriticiyi, hem yer hem hava fotoğraf makinelerini, Uçakların parçalarını ve uçaklardakinin haricinde, arkam büyük tersiz ile Kutanın ziyaret etmemiz muhtemel olan her yerinden iletişim kurulabilecek türden üç küçük taşındabilir telsiz tersiz cihazımızı indirdik. Geminin dış dünyayla bağlantı sağlayacak olan telsizi, basın bültenlerini, Arkhamat Bristol gazetesinin Massachusetts sport Heath'deki güçlü tersi istasyonuna yollayacaktı. İşimizi tek bir kutup yazında bitirmeyi umuyorduk. Ama eğer bu mümkün olmazsa Ardidan'da kışlayacak ve sular donmadan önce Miskatonic kuzeye bir yaz için daha gerekli olan malzemeyi getirmeye yollayacaktık. Gazetelerin görevimizin ilk sayfaları ile ilgili yazmış olduklarını tekrarlamaya lüzum görmüyorum. Erebos Dağı'na tırmanışımız, adasının birkaç yerinde gerçekleştirdiğimiz başarılı mineral sondajları, Pabadi'nin aletinin bu işi, sert kaya katmanlarında bile eşsiz bir hızla gerçekleştirişi, küçük buz eritme cihazını geçici olarak deneyişimiz, büyük bariyere kızaklar, ve malzemelerle birlikte yaptığımız tehlikeli tırmanış ve bariyerin üzerindeki kampta beş büyük uçağa monte edişimiz. Yer sağlık durumları febkaladeydi. Gerçi şu ana kadar hiç gerçekten dondurucu soğuklara ya da kasırgalara denk gelmemiştik. Çoğu zaman termometremiz sıfırın altında 20 ile 25 dereceyi gösteriyordu. Ve New England kışlarına alışkanlığımız bize bu türden zorluklara göğüs germeyi öğretmişti. Buz bariyerinin üzerindeki kamp yarı kalıcı bir kamptı ve dinamit, yiyecek, menzin ve diğer malzemeleri için bir depo niteliği taşıyacaktı. Uçaklardan sadece dördünün asıl keşif malzemesini taşıması yeterliydi. Beşincisi bir pilot ve gemilerden iki adamla birlikte malzeme deposunda eğer tüm keşif uçaklarımız kaybolursa arkamdan bize ulaşabilsinler diye bırakılmıştı. Daha sonraları tüm uçakları malzeme taşımak için kullanmadığımız bir zaman uçaklardan bir ya da ikisini yaklaşık bin kilometre güneydeki Birtmore buzulunu ötesindeki platoda olacak bir diğer kalıcı kampa mekik ulaşım servisi için kullanacaktık. Platodan esen korkunç rüzgarların ve fırtınaların neredeyse aynı şiddette olmalarına rağmen, tutumluluk ve muhtemel verimlilik açısından bir arada bunlar üstleri dağıtmaya karar verdik. Telsiz raporları yüce zirveler batıda boy gösterirken, ve anlaşılmaz sessizlikler motorlarımızın gürültüsüyle yankılanırken küçük pilomuzun 21 Kasım'da yüksek şer buzulları üzerinden hiç durmaksızın yaptığı 4 saatlik nefes kesici uçuştan bahsettiler. Rüzgar bizi sadece orta derecede zorladı ve radyo pusulalarımız içine girdiğimiz ışık geçirmez bir sisi geçmemize yardımcı oldu. Devasa yükseldiği de 83 ve 84 derece enlemlerinde gözüktüğünde, dünyanın en büyük vadi buzlu olan Birtmur buzluğunda ulaştığımızı ve donmuş denizin yerini artık çatık kaşlı ve dağlık bir kıyı şeridine bıraktığını anladık. Sonunda nihayet güneyin beyaz ve ölçülemeyecek bir zamandan beri ölü olan dünyasına gerçekten giriyorduk bunun önemini kabrarken doğuda neredeyse 4500 metre yüksekliğindeki Nansen Dağı'nın zirvesini gördük. 86 teğennemi ve 174 derece 23 dakika doğu boylamında güney üstümüzü buzumuz üzerine başarıyla kuruşumuz kızaklarımızda ya da kısa uçak yolculuklarıyla ulaştığımız yerlerde şaşılacak bir hız ve verimle yürüttüğümüz sondaj ve patlatmalar, tıpkı Pabodi ile lisansüstü öğrencilerinden ikisinin 13-15 Aralık'ta yaptıkları çetin ve muzaffer tırmanış gibi tarihin kaydettiği olaylardır. Deniz seviyesinden 2500 metre yükseklikteydik. Ve deneme sondajlarımız bazı yerlerde buz ve kar tabakasının 3,5 metre altında sağlam kayalar olduğunu gösterince küçük eritici cihazdan önemli derecede faydalandık. Çubuklar çaktık ve daha önce hiçbir kaşifin mineral örneği almayı bile düşünmediği yerlerde dinamitler patlattık. Bu yolla elde ettiğimiz Kambirya öncesi granitler ve örnek kum taşları bu platonun, kıtanın batıya uzanan kısmıyla homojen yapı gösterdiği ama Güney Amerika'nın aşağısındaki doğuya doğru kısımlardan farklı olduğu doğrultusundaki görüşümüzü doğruladı. O zamanlar kıtanın büyük olandan Ross ve Weddell denizlerinin donmuş kesişmesiyle ayrılan kendi başına bir kıta olduğunu düşünmüştük. Ama o günden sonra Bird bu hipotezin aksini kanıtladı. Delme işleminin ortaya çıkarttığı, önce dinamitlenip ardından kırılan bazı kum taşlarında çok ilginç izleri ve kalıntılarına rastladık. Özellikle eirelt otları, yosunlar, trilobitler, deniz daleleri, eki kabuklular gibi bazı yumuşakçalar ve karından bacaklılar, hepsi de yörenin ezeli tarihi için önem arz ediyordu. Bir de patlayıcı yerleştirdiği derin çukurdan taşman üç kayan taş parçasını birleştirerek elde ettiği üçgen, çapı en geniş yerinde 30 santim olan oluklu bir iz vardı. Bu parçalar batıya doğru, kraliçe Aleksandra sıradağlarının yakınında bir noktadan gelmişti. Benim jeolog gözüme göre tortul kayalarda sıkça görülen dalga şekillerinden farklı görünmese de, bir biyolog olarak Leik, bu acayip izi şaşırtıcı ve kışkırtıcı bulmuşa benziyordu. Kayağın taş, tortul kayalarının sıkıştırdığı metamorfik oluşumlardan ibaret olduğuna ve basınç mevcut herhangi biri üzerinde garip tahribata yol açabileceğine göre, bu için kıyameti koparacak bir şey göremedim. 6 Ocak 1931'de Lake, Babadi, Daniels, öğrencilerin altısı, dört teknisyen ve ben, iki büyük uçakla dost doğru Güney Kutbu'nun üzerinden uçtuk. Bir seferinde sert bir rüzgar bizi alçalmaya zorladıysa da, çok şükür tipik bir fırtınaya dönüşmedi. Gazetelerinde belirttiği gibi bu daha önceki kâşiflerin ulaşamadığı bölgelerdeki yeni topografik özellikleri keşfetmeye çalıştığımız birkaç inceleme gezisinden biriydi. İlk uçuşlarımız amacına uygun olmak bakımından ümidimizi boşuna çıkarmışsa da bize kısa örneklerine ilk kez deniz yolculuğumuz sırasında tanık olduğumuz çatapatta fantastik ve aldatıcı kutup seratlarını sunmuştu. Uzak dağlar, büyülü şehirler gibi gökte asılı duruyor. Çoğu zamana koskoca beyaz dünya, alçak gece yarısı güneşinin sihriyle, dansen kaleminden çıkma rüyaların ve macera perest bir beklentinin altın, gümüş ve kızıl diyarlarına dönüşüyordu. Bulutlu günlerde karla kaplı yerin ve göğün, ikisi arasında ayrım yapmayı sağlayacak görülebilir bir ufku olmayan, gizemli, Meneviçli bir boşluk haline Avmohu yüzünden uçmakta epey güçlük çekiyorduk. En sonunda dört keşif kucağımızda 900 kilometre doğuya, o zamanlar yanlışlıkla kıtanın ayrı, küçük bir bölümü sandığımız yere yeni bir küçüküz kurmaya karar verdik. Buradan çıkaracağımız örnekler karşılaştırma için birebir olacaktı. Sağlık durumumuz şu ana dek mükemmel seyretmişti. Limon suyu, tuzlanmış ve konserve yiyecekleriyle engeliyordu. Çoğu zaman ısı sıfır derecenin üzerinde olduğu için en kalın kırklerimizi giymemiz gerekmiyordu. Artık yazın ortasındaydık ve özenli, hızlı çalışacak olursak işimizi Mart'tan önce sonlandırabilir, uzun kutup gecesi boyunca usandırıcı bir kış geçirmekten kurtulabilirdik. Batı'dan gelen birkaç vahşi kasırga üzerimizde patlamıştı. Ama bunları Edwood'un uçaklar için basit korunaklar ve kalın kardan rüzgen kıranlar yapmaktaki becerisi sayesinde ana kamp binalarını karla sağlamlaştırarak hasarsız atlatmıştık. Dış dünya tabii ki programımızdan ve leğkin üstümüzü yeni yerine kaydırmazdan önce batıya, daha doğrusu Kuzeybatı'ya yapılacak bir gezde alışılmadık şekilde ayak direttiğinden haberdardı. Öyle görünüyor ki Kayağın taştaki oluklu üçgen iz üzerinde korkutucu derecede radikal bir cüretle epey kafa yormuştu. İzin yapısındaki ve ait olduğu jeolojik dönemdeki çelişkiler, onun meranı arttırmış ve kalıntıların apacık ait olduğu batıya uzanan dağ oluşumlarında sondaj yapmayı kafasına koymuştu. Lake, Tuhaf bir şekilde izlerin iri, bilinmeyen ve hiçbir şekilde sınıflandırılamayan oldukça ileri seviyede evrimleşmiş bir organizmaya ait olduğu inancına kapılmıştı ki, bu örneklerin içinde bulunduğu kayanın böylesini eski oluşu, kaya Kambiri öncesine ait değilse Kambiri yandı, evrimleşmek şöyle dursun, tek hücreli canlılar, ya da en fazla trilobitler dışında yaşamın var olması ihtimalini bile ortadan kaldırıyordu. Üzerinde tuhaf izler olan bu kalıntılar, 500 milyon ila 1 milyar yıl yaşında olmalıydılar. Lakin bütün biyoloji ve jeoloji bilimlerinde bir çığır açmak gibi çılgınca umutlarından bahsetmediysek de, Gördüğüm kadarıyla toplumun hayal gücü, onun insan ayağının değmediği, insan imgelemenin girmediği yörelere doğru yola çıkışıma dair haberlerimize benim anladığım aktif olarak karşılık vermiş. Lakin 11-18 Ocak arası Babodi ve 5 kişiyle yaptığı hazırlık niteliğindeki kızak yolculuğu ve delme işlemleri daha fazla arken kayan taş getirdi. Ve bu inanılmaz eskilikteki katmanda bolca rastlanılan aşikar fosil izleri benim bir de meramı cezbetti. Yine de bu izler kesinlikle Kambirya öncesine ait gibi gözüken bir kayada bulunmak paradoksunun dışında çok ilkel yaşam biçimlerine aitti. Bundan dolayı ikin zaman bakımından zaten sıkışık olan programımıza, bir ara verme önerisinin altında yatan mantığı kavrayamamıştım. Sonuçta planı veto etmedim ama benim jeolojik tavsiyelerim için yalvarmasına karşın Kuzeybatı'ya gidenlere katılmadım da. Onların yokluğunda Pabadi ve beş adamla birlikte üste kalıp doğuya taşınmanın nihai planlarını yapacaktım. Uçaklardan birisi bu transfer için Makmurdo Boğazı'ndan yüklüce miktarda benzin taşımaya başlamıştı. Ama bu iş geçici bir süre bekleyebilirdi. Çağlar boyu süren ölümün bu tamamen sahipsiz ülkesinde herhangi bir ulaşım aracı olmadan kalmak pek akıl karı olmadığından bir kıza ve dokuz köpeği koydum. Herkesin hatırlayacağı gibi Lake'in ikinci il keşifte gibi uçaklardaki kısa dalga vericilerden kendi raporlarımı gönderiyor. Bu raporlar bizim güney üstümüzdeki ve Makburdu Boğazı'nda demirli arkamdaki alıcılar tarafından alınıyor. Buradan da 50 metreye kadar dalga boyuyla dış dünyaya duyuruluyordu. Yola 22 Ocak sabahı saat 4'te çıkıldı ve ilk tersiz mesajı sadece 2 saat sonra ulaştı. Lake, inişten bizim 550 kilometre kadar uzağımızdaki bir noktada başlayacakları küçük çaplı bir buz eritme operasyonundan ve sondajdan bahsediyordu. 6 saat sonra gelen çok heyecanlı bir ikinci mesajsa, sığ bir milin sokulup patlatıldığı ve tıpkı ilk şaşkınlığa yol açana benzer izler taşıyan kayağın taş parçalarının keşfedildiği yerdeki hummalı çalışmayı anlatıyordu. Üç saat sonra gelen kısa bir bülten, sert ve delip geçen bir boraya karşı uçuşun yeniden başladığını haber veriyordu. Ve daha fazla tehlikeye girmemeleri için itiraz eden bir mesaj gönderdiğimde, Lake, ters bir tavırla yeni örneklerinin her türlü tehlikeyi göze almaya değer hale getirildiğini bildirdi. Onun heyecanının isyan derecesine bağladığını ve tüm keşfin başarısını riske sokan bu düşüncesiz hareketi engellemek için elimden bir şey gelmeyeceğini gördüm. Ama Lake'in fırtınaların o tehlikeli ve tehditkar beyaz uçsuz bucaksızlığına ve Kraliçe Mary ve Knox topraklarının yarı bilinen, yani tahmin edilen sahilinden 2700 kilometre uzaklıktaki akılsır ermez gizemlere gittikçe daha çok daldığını düşünmek sarsıcıydı. Yaklaşık bir buçuk saat sonra Leik'in hareket halindeki uçağından duygularımı az daha tersine çeviren ve keşke ekibe katılsaydım dedirten o iki misli heyecanlı mesaj duyuldu. Gece 10.05. Havadayız. Tipinin ardından şu ana dek görülmüş en yüksek sıradağları rastladık. Himaliyalarla aynı yükseklikte olabilir. Şayet Platon'un yüksekliği de dikkate alınırsa muhtemel enlem... 76 derece 15 dakika, boylam 113 derece 10 dakika doğu, göz alabildiğince sağa ve sola doğru uzanıyor. Dumanı tüten iki koneden şüpheleniyorum. Tüm zirveler siyah ve karsız, dağlardan bu yana esen bora yol açmayı güçleştiriyor. Bundan sonra Pabadi, adamlar ve ben nefes bile almadan alıcının başına düşüştük. 1250 kilometre uzağımızdaki dağların oluşturduğu bu devasa surlar en derin macera duygularımızı ateşledi. Ve bu dağın kaşiflerinin bizzat biz değilsek de bizim keşif ekibimiz olmasına sevindik. Lake bir saat içinde yeniden aradı. Milton uçağı dağın eteğindeki bir platoya zorunlu inşa yaptı ama kimsenin burnu bile kanamadı ve uçağın tamiri mümkün olabilir. Geri dönmek ya da ilerlemek için gerekli malzemeyi diğer üç uçağa yükleyeceğiz. Ama şu an için ağır bir uçak yolculuğuna gerek yok. Dağlar hayal edilebilecek her şeyi gölgede bırakıyor. Keşif için yüklü boşaltılmış halde olan Karol'un uçağına bineceğim. Böyle bir şey aklınıza bile getiremezsiniz. En yüksek doruklar 10.000 bin metreyi geçiyor olmalı. Everest bunların yanında kısa kalıyor. Ben Karol'u uçarken... Atwood'da Teodolit ile Rakım Tepesi'nde bulunacak. Koniler hakkında yanılmış olabilirim. Çünkü oluşumlar tabakalardan meydana gelmişe benziyor. Bir ihtimal içine diğer katmanların karıştığı Kambirya öncesine ait kayan taş, ufuk çizgisine garip yanılsamalar, en yüksek doruklara yapışmış küpler var. Her şey alçalmış, güneşin kızıl ışında harika görünüyor. Tıpkı düşlerdeki esrarengiz bir alem ya da ayak basınmamış harikaların yasak dünyasına bir geçit gibi. Keşke siz de incelemek için burada olsaydınız. Teknik olarak yapma vaktinin gelmesine karşı dinlenmek, telsizi dinleyenlerin hiçbirinin bir an olsun aklın ucundan bile geçmemişti. Arkan ve malzeme deposunun da haberleri aldığı makmurda boğazında dahi durum hemen hemen aynı olmalıydı. Çünkü kaptan Douglas, bu önemli buluşa katkıda bulunan herkesi tebrik etti ve depo sorumlusu olan Sherman duygularını dile getirdi. Hepimiz de hasar gören uçak için üzüldük ama kolayca tamir edilebileceğini umuyorduk. Sonra gece saat 11'de Lake'den bir mesaj daha geldi. Karol'la birlikte dağın eteğindeki en yüksek tepelerin üzerinden uçuyoruz. Havanın şu anki durumuyla gerçekten yüksek olan zirveleri denemeye cesaret edemeyiz. Ama bunu daha sonra yapacağız. Tırmanmak örgütücü bir iş ve bu yükseklikte zor olacak ama buna değer. Sıra dağlar oldukça aralıksız. Bu yüzden daha ötesini göremiyoruz. Asıl doruklar Himalayalardan daha yüksek ve çok garip. Dağ sırası birçok kabarmış başka katmanın açık belirtileriyle bir ya öncesi kabuğa benziyor. Volkanik olduğu konusunda yanılmışım. İki yönde de göz alabildiğince uzanıyor. Yaklaşık 6.300 metrenin yukarısında kar süpürülüp gitmiş. Yüksek dağların yamaçlarında tuhaf oluşumlar var: büyük, alçak, köşeleri tamamen dikey dörtgen bloklar ve dikey, alçak surların dikdörtgen hatları. Rohrer için tablolarındaki dik dağlara tutunan eski Asya karelerine benziyorlar. Uzaktan etkileyici görünüyorlar. Bazılarına yakın uçtuk ve Karol onların daha küçük ayrı parçalardan oluştuğunu düşündü. Ama büyük olasılıkla hava koşullarının etkisinden çoğu kenar ufalanmış ve yuvarlanmış, sanki milyonlarca yıldır fırtınalara ve iklim değişikliklerine maruz kalmış gibi. Bazı kısımlar, özellikle de yukarı kısımlar, yamaçlarındaki bütün görülebilir katmanlardan daha açık renkte. Bu da kesinlikle kristal kökenin göstergesi. Yakından uçuş, bazılarının şekilleri alışılmadık derecede düzgün, kare ya da yarım çember biçimli mağara ağızları olduğunu gösteriyor. Gelip araştırmalısınız. Sanırım suru bir duruğun üzerinde doğrudan gördüm. Rakımı 9.000 ile 10.500 metre arasında olmalı. Kendim o şeytani dondurucu soğukta 6.500'e kadar çıktım. Rüzgar mağaralara girdikçe ıslıkçılıp kulak tırmalıyor ama şu ana kadar uçuşta bir tehlike yok. O andan sonra bir yarım saat kadar Lake hiç susmaksızın yorum yaptı ve bazı zirvelere tırmanma niyetinde olduğunu belirtti. Buraya bir uçak gönderir göndermez ona katılacağımı ve Pavadi ile birlikte en iyi benzin planını yapacağımızı bildirdim. Belli ki lekin sondajları ve uçuş etkinlikleri dağın eteğine kurmayı düşündüğü üst için bir hayli benzin gerektirecekti. Hem zaten bu mevsim doğu yönündeki uçuş yapılmayabilirdi. Bu konuyla ilgili olarak Kaptan Douglas'la bağlantı kurdum ve ondan mümkün olduğunca çok malzemeyi gemiden indirip, bariyer üzerinde bıraktığımız köpekle ekibi ulaştırmasını rica ettim. İhtiyacımız olan şey, Lake ile McMurdo Boğazı arasındaki bilinmeyen bölgeyi kat edecek olan düz bir rotaydı. Lake beni daha sonra arayıp, kampın Malton'un uçağına zorunlu iniş yaptığı, ve tamirin şimdiden biraz olsun ilerlediği yerde kalmasına karar verdiğini söyledi. Bu örtüsü çok inceydi ve yer yer karat toprak görünüyordu. Daha kızak seyahatlerine ya da dağlara tırmanmaya başlamadan önce hemen orada birkaç sondaş ve patlatma yapacaktı. Tüm manzaranın tarif edilmez haşmetinden ve dünyanın ucundan göğe değen bir duvarmışçasına yükselen sivri, sessiz tepelerin duldasında bulunmanın değişik heyecanından bahsetti. Edward'un Theodorit'le yaptığı ölçümler en uzun 5 dorunun yüksekliğinin 9-10 bin metre arasında olduğunu belirlemişti. Çevrenin rüzgarlarla süpürülmüş yapısı Lake'i açıkça rahatsız ediyordu. Çünkü bu, ara sıra çıkan ve şimdiye kadar karşılaştıklarımızın hepsinden daha şiddetli olan müthiş fırtınaların belirtisiydi. Leik'in kampı yüksek bayırların bir anda dikildiği 20-10 kilometreden biraz uzağındaydı. Elimizi çabuk tutup bu yeni, acayip yüreden mümkün olan en kısa zamanda uzaklaşmamızda ısrar ederken, onun sözcüklerinde neredeyse bilinçaltındaki bir telaşı yakalayabiliyordu. Bir gün boyunca sergilediği emsalsiz hız, çaba ve sonuçtan dolayı artık dinlenecekti. Sabahleyin Lake ve kaptan Douglas ile üçlü bir telsiz görüşmesi yaptım. Lake'in uçaklarından birinin Pabody'yi, beni, beş adımı ve alabildiğince yakıtı taşımak için bu üste gelmesi kararlaştırıldı. Yakıtın geri kalanı ne olacak sorusu bizim doğu yönündeki bir keşif yapma konusundaki kararımıza göre birkaç gün yanıt bekleyebilirdi. Çünkü Lake... Sondaj ve kampın ısıtılması için yeterince yakıta sahipti. Neticede güneydeki eski üssün yeniden donatılması bir Ama eğer Doğu Keşfi'ni ertelersek orayı önümüzdeki yaza kadar kullanmamız gerekmeyecekti ve bu sırada Lake'de keşfettiği yeni dağlarla Makmurdo Boğazı arasında direkt bir nota belirlemek için bir uçak gönderecekti. Pabod ile birlikte üssümüzü duruma göre kısa ya da uzun olabilecek bir süre için kapatma hazırlıklarına başladık. Eğer kışı Antarktika'da geçireceksek, belki de bu noktaya dönmeden, Lake'in üstünden dost doğru arka erize uçardık. Konik çadırlarımızdan bazıları sert kart tabakaları tarafından şimdiden güçlendirilmişti ve kalıcı bir yerleşim kurma için tamamlama kararı vardı aklımızda cömert bir stok sayesinde Lekin yanındaki çadırlar biz oraya vardıktan sonra bile yetecekti. Papadi ve benim bir günlük çalışma ve bir gecelik dinlenmenin ardından kuzeybatıya doğru yola çıkmaya hazır olduğumuzu telsizle bildirdim. Oysaki çalışmalarımız öğleden sonra saat 4'ten itibaren çok muntazam değildi. Çünkü Lake aşağı yukarı bu saatlerde en umulmadık ve heyecanlı mesajları göndermeye koyulmuştu. İş günü ümit kırıcı başlamıştı. Çünkü neredeyse açığa çıkmış kaya yüzeylerini uçakla incelediğinde kampa boş hayaller uyandırıcı bir mesafede yükselen, olağanüstü yükseklikteki dorukların büyük kısmını oluşturan, onun peşinde olduğu arkeen ve ezeli katmanların hiçbirinden eser yoktu. Görülen kayaların çoğu besbelli jurasik ve kamakiyen kum taşları ve permiyenle triyasik şiştlerdi. Yer yer yüzeye fırlamış parlak siyah taşlar sert ve arduvazlı bir kömürü gösteriyordu. Bu tüm planları 500 milyon yıldan daha eski örnekler bulmak üzere kurulu olan L2 yıldırmıştı. Üzerinde tuhaf izler olan erken kayan taş damarını bulabilmek için, bu bayırlardan azametli dağların dik yamaçlarına uzun bir kızak yolculuğu yapması gerektiği ortadaydı. Yine de seferin genel programı dahilinde birkaç yerel sondaj yapmaya karar vermişti. Bu yüzden dergiyi kurup beş kişiyi bununla görevlendirmişti. Adamların geri kalanı ise kampı yerli yerine oturtup hasarlı uçağı tamir etmekle meşgul olacaklardı. Gözle görülebilir en yumuşak kaya kamptan 500 metre uzaklıktaki bir kum taşı ilk örnekleme için seçilmişti ve ek patlamalara gerek duyulmaksızın dergi mükemmel bir ilerleme kaydetmişti. Üç saat sonra operasyonun ilk gerçekten büyük patlama işleminin ardından sondaj ekibinin bağırışları duyulmuş ve genç Getney kampa uzak uçuklatan haberlerle koşa koşa dönmüştü bir mağaraya rastlamışlardı. Delmenin başlarında kum taşı yerini bir komakiyen kireç taşı damarına bırakmıştı ve bu da ufak fosilleşmiş kafadan bacaklılar, mercanlar, deniz kestaneleri, deniz kabukluları, silisli süngerlerle deniz omurgalıların kemiklerinin yer yer izleriyle doluydu. Bu keşif, seferinin rastladığı ilk omurgalıları ortaya çıkarması bakımından yeterince önemliydi. Ama az sonra matkabın ucu bu tabakayı aşıp da bir boşluğa girince, delgiciler arasında yeni ve iki misli daha yoğun bir coşku dalgası yayılmıştı. Orta çaplı bir patlama yer altın gizlerini açığa çıkarmıştı şimdi. Belki de bir buçuk metre uzunluğunda ve bir metre kalınlığındaki bu çentikli bir girişten, arzulu araştırmacıları ağzını açmış 50 milyon yıldan daha önce, artık yok olmuş bir tropik dünyanın akan yeraltı suları tarafından oyulmuş, sığ bir kireç taşıma mağarası duruyordu. İki boş katman 2 metreden daha derin değildi. Ama her yanı göz alabildiğince uzanıyordu ve içindeki taze, hafifçe esintili hava, mağaranın yaygın bir yeraltı sisteminin üyesi olduğunu gösteriyordu. Tavan ve zemini sık sarkıt ve dikitlerle doluydu. Bazıları sütüm biçiminde birleşiyordu. Ama hepsinden önemlisi, bazı yerlerde geçişi engelleyecek kadar bol miktardaki kabuklar ve kemiklerdi. Bilinmeyen ikinci zaman cangıllarından sularla sürüklenen ağaç eyleltileri, mantarlar ve üçüncü zamanın çiçek açmayan tohum bitkilerinin oluşturduğu ormanlar, fan palmiyeler ve ilkel kapalı tohumlu bitkiler, bu kemiklerde dolu karmaşı, en iyi paleontoloğun bile bir yılda sayamayacağı ya da sınıflandıramayacağı kadar fazla tebeşir dönemi, eosen ve diğer hayvan türlerini içeriyordu. Yumuşak çalar, kabukluların zırhları, Balıklar, yanlar, sürüngenler, kuşlar ve ilk memeliler. Büyüğü, küçüğü, bilineni bilinmeyeni, yetmeğin kampa çığlık çığlığa koşmasına ve herkesin işini bir kenara bırakıp odun durucu soğukta kaybolmuş devirlerin ve iç dünyanın yeni bulunmuş sırlarının girişini işaretleyen uzun delgi kulesinin başına hücum etmesine şaşmamak gerekirdi. Lake ilk meranı tatmin edince defterine bir mesaj karalamış ve genç Multan'ı kampa koşup telsizle iletmesi için geri göndermişti. Keşfe dair ilk duydukları bu sözlerdi ve ilkel kabukluların, pullu balık ve zırhlı balık gemiklilerinin, ve vektodonların kalıntılarının, büyük mazazor kapatası parçalarının, dinozor omurgalarının ve zırh lehvalarının, pterodoktil dişlerinin ve kanat kemiklerinin, arkeopetriksk döküntülerinin, üstüne melit dönemi köpek balıklılarının dişlerinin, ilkel kuş kafa taslarının ve paleoeterler devegiller, ilk atlar, domuzgiller ve tek tektoynaklar gibi arkeik memelilerin kemiklerinin teşhis edildiğini bildiriyordu. Mastodonfil, bugünkü deve, geyik, ya da büyük baş hayvan gibi yeni bir şey yoktu. Bu yüzden Lake buradaki en yeni örneklerini Oligosen çağına ait olduğundan ve bu içi boş katmanın şu anki kuru, ölü ve ulaşılmaz durumunu en azından 30 milyon yıldır koruduğundan bahsetti. Öte yandan çok erken canlı türlerinin sayıca çok olması son derece eşsizdi. Kireç taşı oluşumu, kancıbollar gibi tipik gömülü fosillerin kesinlikle ve karıştırılamayacak bir şekilde kanokiyen çağdan eski olmadığını kanıtlasa da oyuktaki kalıntılar bugüne kadar çok daha eski periyotlara ait olduğu düşünülen organizmaları, hatta Silur ve Ordovik döneme kadar giden gelişmemiş balıkları, yumuşak ve mercanları içeriyordu kaçınılmaz sonuç dünyanın bu kısmında 300 milyon yıl önce yaşamla sadece 30 milyon yıl önceki yaşam arasında dikkate değer ve eşsiz bir süreklilik olduydu. Bu sürekliliğin mağara kapalıyken nasıl Oligosen çağının ötesine uzandığıysa elbette tüm tahminleri aşıyordu. Her ne olursa olsun 500 bin yıl önce buzul çağında korkunç buzulların bu oyunun yaşıyla karşılaştırıldığında daha dünmüş gibi kalan, gelişi daha önce bu yörede ortak koşullarından daha uzun yaşamayı başarabilen ilksel yaşam biçimlerini ortadan kaldırmış olmalıydı. Blake bu ilk mesajı yeterli görmemiş olacak ki, da Multon geri dönmeden bir mesaj daha yazıp kampa yollamıştı. Daha sonra Multon uçaklardaki telsizlerden birinin başında kaldı. Lake'in habercilerle ardı ardına yolladığı mesajları bana gönderdi. Gazeteleri takip etmiş olanlar o öğlenki raporların bilim adamları arasında yarattığı coşkuyu hatırlayacaklardır. Ki sonunda bunca yılın ardından kararlaştırılan ve benim amacından vazgeçirmek için uğraş verdiğim Stark mor Keşif Gezisi'ne yol açanlar da aynı raporlardı. Mesajları lekin bize gönderdiği ve üstümüzdeki telsizci McTagan'ın stenografiden dönüştürdüğü şekliyle kelimesi kelimesine aktarsam daha iyi olacak. Fowler patlamalarda kınılan kum taşı ve kireç taşı parçalarından çok önemli bir buluş yaptı. Birkaç belirgini o erken kayağın taşta bulduğumuz gibi üçgen oluklu izler, bu izlerin kaynağının 600 milyon yıl öncesinden Konekian çağı kadar ortalama boyutlarında azalma ve normalden fazla morpolojik değişimler hayatta kaldığını gösteriyor. Konekian izler eskilerden açıkça daha ilkel ya da gerilemiş, bu keşfin basındaki önemini vurgulayayım. Einstein matematik ve fizik için neyse bu da biyoloji için o demek. Ön çalışmalarımla birleşiyor ve bulgularımı güçlendiriyor. Öyle görülüyor ki şüphelendiğim gibi dünya ilkel zamana ait hücrelerle başlayan organik yaşamdan önce bütün bir organik yaşam çevrimi ya da çevrimleri görmüş. Gezegen gençken ve herhangi bir yaşam biçimi veya normal protoplazmik yapılar için yaşanmaz haldeyken, en azından 1 milyar yıl önce evrimleşmiş ve uzmanlaşmış. Bu gelişimin nerede, ne zaman ve nasıl olduğu sorusu geliyor akla. Daha sonra büyük deniz ve kara sürüngenleri ile memelilerin bazı iskelet kalıntılarının tetkikinde, kemik yapılarında hiçbir periyodu etçil, ya da yırtıcı hayvanlarına atfedilmeyen tuhaf lokal hasar ve yaralar bulundu. İki çeşit iz var. Düz, delip geçen delikler ve belirgin kesici alet izleri. Bir veya iki de düzgünce koparılmış kemik. Örneklerin hepsi etkilenmemiş. Kamptan elektrik lambaları getirtiyorum. Yer altındaki araştırma alanını genişletmek için sarkıtları temizlememiz gerekecek. Yine daha sonra hemen hemen 15 santim boyunda ve üç buçuk santim kalındığında görülebilir hiçbir yerel oluşuma benzemeyen garip bir sabun taşı parçası bulduk. Yeşilimsi ama ait olduğu periyodu belirleyecek hiçbir kanıt yok. Merak uyandıran bir düzgünlük ve pürüzsüzlüğe sahip. Kenarları kırılmış beş uçlu bir yıldız gibi içeri doğru da yarıklar var. Kırılmamış yüzeyde küçük, hafif bir çöküntü var. Kaynağı ve aşınma konusunda çok ilgi uyandırmakta. Belki de su hareketinin yarattığı bir gariplik. Carol bir büyüteç yardımıyla jeolojik öneme arz eden ek izler bulabileceği kanısında. Düzgün desenler halinde küçük nokta kümeleri, biz ilerledikçe köpekler huzursuzlanıyor ve sabun taşından nefret ediyor gibiler. Tuhaf bir kokusu mu var? Bir bakmalı. Mills ışıkla birlikte geri dönüp de biz yer altında çalışmaya başlayınca yeniden rapor vereceğim. Saat 22.15. Önemli keşif. Yer altında ışık yardımıyla çalışan Organdrov ve Watkins 21.45'te tamamen bilinmeyen bir yapıdaki fıçı şekilli büyük fosilleri buldular. Eğer bilinmeyen bir deniz ışınlılığını fazlaca gelişkin bir örneği değilse belki bitki olabilir. Dokusu öyle görünüyor ki mineral tuzları tarafından korunmuş. Deri kadar sert ama yer yer şaşırtıcı bir esneklik kalmış uçlarında ve yanlarında kırık parçaların izleri var. Bir uçtan diğer uca 1 metre 80 santim 1 metre orta çapı İki ucuda otuzar santim sivriliyor. Tahtalarının olması gereken yerlerde beş şişkin tümsek bulunan bir fıçı gibi. Yanal kırıklar, daha ince saplar halinde tümseklerin ortasında kesişiyorlar. Tümseklerin arasındaki yarıklarda garip uzantılar var. Katlanan ve yelpaze gibi açıdan taraklar ya da kanatlar. Biri dışında... Hepsi büyük ölçüde hasar görmüş ki, o da 2 metre 10 santimlik bir kanat genişliğine sahip. Bu düzenleme, bana ilksel mitlerdeki canavarlardan birini, özellikle de nekronomik onda yaşlı varlıklar diye bahsediliğini çağrıştırıyor. Kanatlar zarımsı görünüyor, bezemsi bir tüpün çerçevesine girilmişler. Kanat uçlarını çevreleyen tüklerde göze çarpan küçük delikler var. Vücudun uçları büzdüşmüş, içindekiler hakkında ya da orada nelerin kopmuş olabileceği konusunda hiç ipucu vermiyor. Kampa geri döndüğümüzde parçalarını ayırmamız gerekecek. Hayvan mı, bitki mi karar veremiyorum. Bazı özellikleri inanılmaz ilkelikte. Herkesi sarkıtları kesme ve daha fazla örnek arama işine koştum. Üzerinde yara izi olan kemiklerden biraz daha bulduk. Ama onların acelesi yok. Köpeklerle sorun yaşıyoruz. Bu yeni örneğe tahammül edemiyorlar. Ve eğer uzakta tutmazsak belki de saldırıp parçalayacaklar. 23.30'da babadi dir ve taklısın dikkatine çok önemli hatta en önemli şey diyebilirim Arkan bunu King Sportit istasyonuna derhal iletmeli tuhaf bu biçim yaratık o kayalarda iz bırakan erken şeyin ta kendisi miz ve fowler dediğin ağzından 12 metre uzakta. kümelenmiş halde onlardan 13 tane daha buldular Yıldız şekilli, ilginç biçimde yuvarlanmış ve dizilmiş, öncekinden daha küçük ve uçlardaki birkaç kırık dışında, parçalanmamış sabun taşı parçalarıyla bir arada. Organik örneklerden sekizi görünüşe göre tüm uzuvlarıyla birlikte kusursuz, köpekleri uzaklaştırdıktan sonra hepsini yüzeye çıkarttık. Köpekler bu şeylere dayanamıyorlar. Tarihlere dikkat edin ve doğruluğunu kontrol için tekrarlayın. Gazetelere doğru olarak aktarılmalılar. Nesneler baştan aşağı iki buçuk metre boyunda. Altı ayak, beş çıkıntılı fıçı gövde ve bir metre merkez çapı. Uçlarda otuz santim. Koyu gri, esnek ve son derece sağlam. Aynı renkte 2 metre 10 santim uzunluğundaki zarlı kanatlar katlanmış halde bulundu. Tümseklerin arasındaki yarıklardan çıkıyorlar. Kanat çerçevesi vurulu ya da bezemsi. Daha açık gri renkte ve kanat uçlarında delikler var. Kanatların uçları asıldığı vakit destere ağızlı, ekvatorda 5 dikey fıçı tahtası benzeri çıkıntının zirvesinde, 5 adet açık gri esnek kol ya da dokunaç, gövdeye doğru katlanmış ama bir metreden daha uzun bir mesafeye açılabilen sistemler, ilkel bir deniz dairesinin kolları gibi. Çapı yedi buçuk santim olan tekli saplar on beşinci santimetreden sonra beş-altı sap ayrılıyor ve bunların da her biri yirminci santimden sonra küçük. İpince dokunaç ya da yıklara ayrılıyor. Böylelikle her bir sabah toplam yirmi beş dokunaç düşüyor. Gövdenin üzerinde açık gri, toparlak, soğanımsı, solungaç gibi görünen şeylere sahip boyun ve beş uçlu bir deniz yıldızı şekilli yedi buçuk santim uzunluğunda prizmatik renklerdeki kıvırcık şekillerle kaplı olan sarımsı kapı duruyor. Kafa kalın ve şişkin. Yaklaşık 60 santim yüksekliğinde her bir ucundan 7,5 santim uzunluğunda esnek sarımsı tüpler çıkıyor. Tepenin tam merkezindeki yarık belki de bir soluma açıklığı. Her bir tüpün ise sarı zarın geriye kıvrılıp camsı, kırmızı irisli bir küreye döndüğü yuvarlak bir şişkinlik var. Belli ki bunlar göz. Deniz yıldızı şekilli kafanın iç açılarından biraz daha uzunca altı kırmızı tüp çıkıyor ve aynı renkte bastırılınca açılıp çabı en fazla 5 santim olan sivri, beyaz, diş benzeri şeylerle dolu torbamızı şişkinliklerle sonlanıyor. Muhtemelen bunlar ağız. Tüm bu tüpler, ziller ve yıldız şekilli basınç uçları sımsıkı aşağı katlanmış halde bulundu. Tüpler ve uçlar soğanımsı boyuna ve gövdeye yapışmıştı. Çok sağlam olmasına karşın esnekliği hayret vericiydi. Gövdenin aşağısında kaba, kapayı andıran ama işlevleri ondan farklı olan yıldız şekilli benzerleri var. Soğanımsı açık gri ve solungaç benzerleri olmayan sahte boyun yeşilipsi 5 uçlu deniz yıldızı düzenini tutuyor. 1 metre 20 santim uzunluğundaki güçlü, adaleli kollar gövdede 18 santimetre çapında başlayıp, uçta 6 santimetreye kadar iniyor. Her bir uçta yeşil, 5 damarlı, zarımsı bir üçgen var. 20 santimetre uzunluğunda ve diğer uçta, 15 santimetre genişliğinde, yaşı 1 milyar yıldan 50-60 milyon yıla kadar değişen kayalarda iz bırakan da işte bu tokaç, yüzgeç ya da sahte ayak. Deniz yıldızı biçimli uzun iç açılarından çıkan 60 santimlik kırmızımsı tüplerin çapı 7 santimetreden başlayıp uçta 2,5 buçuk santimetre oluyor uçlarında delikler var. Tüm bu parçalar inanılmaz derecede sağlam ve köseli gibi. Ama çok da esnek. Ucunda tokaçları olan 1 metre 20 santimlik kolları, suda ya da başka bir şekilde hareket içinde olduğu su götürmez. Hareket ettirildiğinde abartılı gelişkinlikteki adeleler fark ediliyor. Bulunduğu vakit, Tüm bu çıkıntılar sahte boynun ve gövdenin alt kısmına sıkıca katlanmışlardı. Diğer uçtaki çıkıntılara uyuyorlardı. Hala kesin olarak hayvan ya da bitki alemine sokamadık. Ama hayvan olması artık akla daha yakın. Belki de belli bazı ilkel özellikleri kaybetmeksizin, akıl almaz derecede evrimleşmiş ışınlıları temsil ediyor yerel ve çelişkili kanıtlara karşın derriz dikellere benzerliği şüphe götürmez kanat yapısı olası bir su habitatı dikkate alındığında insanı düşündürüyor ama suda yol alma konusunda iş görüyor olabilir simetrisi garip şekilde bitki gibi hayvanlarda gönden arkaya yapıdansa bitkilerdeki temel yukarıdan aşağıya yapıyı çağrıştırıyor. İnanılmayacak derecede erken olan evrimleşme tarihi, şu ana kadar bilinen en basit, erken tek hücrediyi bile geride bırakıyor ve kökeni, tüm varsayımları boşa çıkarıyor. Eksiksiz örnekler ilksel mitlerdeki bazı yaratıkları öyle tekinsiz benzerlikler sergiliyor ki, eski zamanlarda Güney Kutbu dışında da var olabilecekleri düşüncesi kaçınılmaz oluyor. Deir ve Babodi de nekronomi konu okudular ve Clark Aston Smith'in bu metne dayalı kabus tablolarını gördüler. Dünyadaki yaşama bir şaka ya da bir kaza sonucu yaratmış olduğu farz edilen yaşlı varlıklardan bahsettiğim zaman ne demek istediğimi anlayacaklardır. İncelemeciler, çok eski tropik ışınlıların marazi bir hayal gücüyle işlenmesinin bu kavramı şekillendirdiğini düşünmüşlerdir daima. Ve de, Wilmart'ın sözünü ettiği tarih öncesi folklor yaratıklarının kutulu mezhebi uzantıları, Geniş bir çalışma alanı açıldı. Çökertiler ilişkili örneklere bakılırsa belki de geçte beşir dönemi ya da erken Eosen periyodundan üzerlerinde muazzam diktler birikmiş. Kırıp çıkarmak zor işti, ama örneklerin sağlandığı zarar görmelerini engelledi. Korunmuşluk derecesi belli ki kireç etkisiyle mucizevi seviyede. Şu ana kadar daha fazlasını bulamadık. Ama sonra aramaya devam edeceğiz. Şimdi yapılması gereken 14 koca örneği çılgınca havlayan ve yakınlarına bırakılmaması gereken köpekler olmadan kampa götürmek. 9 adamla 3 kıza kötü esen rüzgara karşın gayet rahat idare edebilmemiz gerek. Makmur da boğazıyla uçak bağlantısı kurup Elimizdekileri göndermeye başlamalıyız. Ama bugün dinlenmeden önce bu şeylerden birini kesmeliyim. Keşke burada adam akıllı bir laboratuvarım olsaydı. Değer benim batıya doğru yolculuğumu engellemeye kalktığı için kendinden utansın. Önce dünyanın en yüksek dağları, şimdi de bu. Eğer keşif dedikleri bu değilse nedir ben de bilmiyorum. Bilimsel açıdan başardık. Mağarayı açan dergi için tebrikler Pabodi. Şimdi arkam, lütfen tarifi tekrar eder misiniz? Pabodi ve benim bu tarifleri işittiğimiz zamanki duygularımız ifade edilemezdi. Arkadaşlarımızla şef konusunda bizden aşağı kalmıyorlardı. Hızıltılı telsiz cihazından geldiği şekliyle birkaç ilgi çekici noktayı acelece tercüme eden maddeki, Leakin telsizcisi bağlantıyı keser kesmez tüm mesajı stenodan düz yazıya aktardı. Hepsi de bu çağ bulgunun önemini takdir etmişlerdi ve Arkam'ın operatörü istendiği gibi betimleyici kısımları tekrar eder etmez Leakin'e e tebriklerimi ilettim. Benim ardından Makmurda'daki malzeme deposundan Sherman ve Arkam'dan Kaptan Douglas geldi. Daha sonra keşif seferinin başı olarak Arkan hastalığı dış dünyaya duyurulması için birkaç yorum ekledim. Tabii bu heyecanın içinde başka her şey saçmaydı ve tek dileğim mümkün olduğunca çabuk Lake'in kampına gitmekti. Lake, patlak veren bir dağ fırtınasının kısa zamanda bir hava yolculuğuna imkan vermediğini bildirince hayal kırıklığına uğradım. Ama bir buçuk saat içinde merak yine hayal kırıklığına üstün gelmişti. Birkaç mesaj gönderen Lake, 14 büyük örneğinde başarıyla kampa taşındığını dile getirdi. Çekerken zorlanmışlardı. Çünkü bu şeyler beklenmedik derecede ağardılar. Ama 9 adamı işi bir güzel halletmişlerdi. Şimdi ekibin bir kısmı aceleyle kamptan güvenli bir mesafede köpeklerin beslenmek için daha rahat bir araya getirileceği bir barınak yapıyorlardı. Örnekler, Lake'in kabaca parçalama girişiminde bulunacağı bir tanesi dışında, kampın yakınında, sert karların üzerinde duruyorlardı. Bu parçalama işi beklenenden daha zor olacak gibiydi. Çünkü yeni kurulan laboratuvar çadırındaki benzin sobasının sıcağına rağmen, seçilen örneğin, aldatıcı, esnek görünümdeki dokuları, o kayış gibi sağlandıklarından hiçbir şey kaybetmemişti. Lake, aradığı yapısal inceliklere zarar verecek kadar fazla şiddet uygulamadan, gerekli kesme işlemini nasıl yapacağı konusunda şaşırıp kalmıştı. Mükemmel durumda yedi örnek daha olduğu doğruydu. Ama mağarada bunlardan sonsuz sayıda bulunmadığı sürece, bu rakam pervasızca kullanmak için çok azdı. Bu nedenle sağlam örneği götürüp, yerine iki ucundaki deniz yıldızı uzuğudurmakla birlikte kötü şekilde ezilmiş ve gövdedeki büyük yarıklardan birisi kısmen parçalanmış bir başkasını getirdi. Telsizden vakit geçirmeksizin rapor edilen bulgular gerçekten de şaşırtıcı ve kışkırtıcıydı. Anormal dokuyu güçlükle kesebilen aletlerle incilik ya da keskinlik gibi şeyler mümkün değildi. Ama elde edilen azıcık şey bile hepimizi serseme çevirmişti. Huşu içinde bırakmıştı. Bilinen biyolojinin yeni baştan yazılması gerekecekti. Çünkü bu varlık bilimin haberdar olduğu hiçbir hücre gelişiminin sonucu değildi. Mineral yenilenmesi neredeyse yoktu. Ve belki de 40 milyon yıllık yaşına karşın... İç organları sağlam durumdaydı. Kayış gibi, çürümeye dayanıklı ve neredeyse yok edilmez olma. Bu yaratığın varoluş biçiminin bir öz niteliğiydi ve tahmin gücümüzün çok ötesinde bir dördüncü zamana ait omurgasız evrim çevrimiyle ilişkiliydi. Leykim buldukları ilk başta kuruydu. Ama çadırdaki ısı çözücü etkisini gösterdikçe, Leik, yaratığın hasarsız tarafına doğru, keskin ve iğrenç kokulu organik bir ıslaklığa rastladı. Bu kan değildi ama aynı amaca hizmet ettiği kuşku götürmeyen yoğun, koyu yeşil bir sıvıydı. Leik bu aşamaya geldiğinde, 37 köpeğin hepsi de kampın yakınındaki hala tamamlanmamış barınağa götürülmüşlerdi. Buna rağmen yayılan bu ekşi kokuya karşı o mesafeden bile huzursuzluk sergiliyor, vahşice havlıyorlardı. Yapılan üstün köre otopsi, bu görülmedik varlığı sınıflandırmaya yardımcı olacağını, onun gizemini daha da derinleştirmişti. Yaratığın harici ile ilgili yapılan tüm tahminler tutmuştu ve bunlara dayanarak bu şeye hiç duraksamaksızın, Hayvan denitebilirdi. Ama iç organların incelenmesi o kadar çok bitkisel delil açığa çıkarmıştı ki, Lake umutsuzca kararsız kalmıştı. Yaratığın sindirim ve dolaşımı vardı. Atık maddeleri deniz yıldızı biçimli kaidesindeki kırmızımsı tüpler vasıtasıyla dışarı atıyordu. Birisi ilk bakışta yaratığın solunum organlarının karbondioksitten çok oksijen kullandığını söyleyebilirdi. Hava depolama odalarının varlığını ve varlığın solunumu dış deliklerden kaydırıp tamamen gelişmiş en az iki diğer solunum sistemine yöneltebildiğini gösteren tuhaf kanıtlar vardı. Yaratık kesinlikle afip yandı ve belki de uzun süren havasız kuş uykularına ayak uydurmuştu. Ana solunum sistemiyle bağlantılı ses organları mevcut görünüyordu. Ama hemen çözüm getirilmeyecek anormallikler arz ediyordu. Hece söyleme şeklinde çok eklemli konuşma çok olası gözükmüyordu. Ama geniş yelpazeli müzikal ıslık sesleri çıkarması muhtemeldi. Kas sistemi ise neredeyse erken gelişmişti sinir sistemi iki ağzını açık bırakacak denli karmaşık ve gelişkindi. Kimi bakımlardan aşırı arkayık ve ilkel olmasına rağmen yaratığın, uzmanlaşmış gelişiminin en uç noktalarını kanıtlayan bir nevi sinir merkezi ve bağlantıları bulunuyordu. Beş toplu beyin hayret verici şekilde gelişmişti ve kısmen baştaki sırım sırım sililerle bir arada çalışan, bu dünyadaki diğer organizmalara yabancı bir duyumsal donanım işaretleri vardı. Belki de yaratık beşten daha fazla duyuyla sahipti. Böylelikle davranışları, var olanlarla benzeşim yoluyla tahmin edilemezdi. Lehke göre bu yaratık, kendi ilksel dünyasında son derece hassas ve büyük bir özenle farklılaşmış işlevlere sahip, tıpkı bugünkü arılar ve karıncalar gibi, bir canlı olmalıydı bitkisel kriptogamlar özellikle de ehral giller gibi kanatların ucunda spor muhafazaları var ederek yürüyor ve belli ki bir tal ya da ön taldan gelişiyordu ama bu aşamadayken bu yaratığa bir isim vermek sadece akılsızlık olurdu bir ışınlıya benziyordu ama daha fazla bir şey olduğu ortadaydı kısmen bitkiydi ama hayvan yapısının temel organlarının dörtte üçüne sahipti. Simetrik atları ve bazı diğer nitelikleri deniz kökenli olduğunu net şekilde gösteriyordu. Yine de daha sonra nerelere uyum sağladığını kesin olarak söylemek mümkün değildi. Hem zaten kanatlar yaratığın havada uçtuğuna kuvvetle işaret etmekteydi. Yaratığın muazzam karmaşık evrimini, yeni doğmuş dünyada, erken kayalarda iz bırakacak denli eski bir zamanda nasıl tamamladığı, leke tuhaf şekilde yıldızlardan süzülüp gelen, bir şaka ya da hata sonucunda dünyadaki yaşamı icat eden, yüce eskilerin ilkselniklerini ve Miskatonic Üniversitesi'nin İngilizce bölümünden halk bilimci bir meslektaşımızın anlattığı, Dışarıdan gelen kozmik tepe yaratıklarının çılgınca hikayelerini anımsatacak dengi idrakin ötesindeydi. Lake doğal olarak Kambirya öncesine ait izlerin şu anki örneğin daha az evrimleşmiş bir atası tarafından bırakılma ihtimali üzerinde durdu. Ama daha eski fosillerin ilerlemiş yapısal özelliklerini gözden geçirdikten sonra bu fazlasıyla kolay kuramı reddetti daha yeni olan izler, ilerlemiş evrimi değil, gerilemeyi gösteriyordu. Sahte ayağın boyu küçülmüş ve tüm morfoloji kabalaşıp basitleşmişti. Üstüne üstlük biraz önce incelenen organlar ve sinirler, daha da ileri biçimlerden gerilemişliğin benzersiz izlerini taşıyordu. Dumur uğramış ve zamanla işlevini getirmiş kısımlar, şaşırtıcı derecede çoktu. Neticede çok az şeyin açıklığa kavuştuğu söylenebilirdi. Lake geçici bir isim için mitolojiye başvurdu ve bulduğu şeyleri şaka yoldu, yaşlılar diye adlandırdı. Lake yaklaşık sabah 2.30'da işi artık ertelemeye ve azıcık dinlenmeye karar vererek Parçalanmış organizmayı bir muşamba ile örttü. Laboratuvar çadırından dışarı çıktı ve sağlam haldeki örnekleri yenilenmiş bir merakla inceledi. Kesintisiz kutup güneşi dokularını biraz oynaklaştırmaya başlamıştı. Bu yüzden kafanın uçları ve iki üçünün tüpleri çözümüne belirtisi gösteriyordu. Ama Lake ısısı neredeyse sıfırın altında olan havada ani bir çürüme tehlikesinin varlığına inanamıyordu. Bununla birlikte kesilmemiş tüm örnekleri bir araya getirip, doğrudan güneş ışığına maruz kalmamaları için üzerlerine fazladan çadırlardan birini verdi. Bu aynı zamanda yaratıkların olası kokularını, Aradaki epeyce mesafeye ve sayıları arttırılan adamların barınağın etrafına yükselen kar duvarları yığmalarına rağmen, düşmanca huzursuzlukları gerçekten bir sorun çıkarmaya başlayan köpeklerden uzak tutacaktı. Şiddetlenen fırtınada yerinde kalması için çadırın köşelerini ağır kar tabakalarıyla doldurması gerekti. Çünkü heybetli dağlar gerçekten de ciddi bir kar fırtınasını salıverecekmiş gibiydiler. Ani Antarktika kasırgaları hakkında eski endişeleri canlanmıştı ve Atwood'un gözetimi altında çadırları, yeni köpek barınakları ve derme çatma uçak korunaklarını daha bakan kısımdaki karla güçlendirmek için önlemler almışlardı. Bu uçak korunakları düzensiz vakitlerde sert kar bloklarıyla başlamış ve hiç olmaları gerektiği kadar yüksek olmamışlardı. Nihayet Blake herkesin işini gücünü bırakıp bunlarla uğraşmasını istemişti. Blake sonunda telsizi kapatmaya hazırlandığında vakit dördü geçiyordu. Ve duvarlar yükseltildikten sonra ekibinin vereceğim olayı bizimle paylaşmamızı tavsiye etti. Padobe ile hakkında dostça sohbet ettiler ve Leik. Buluşu gerçekleştirmesine faydası dokunan bu gerçekten de olağanüstü delgi için övgülerini tekrarladı. Edwood da selamlarını gönderdi ve şükranlarını dile getirdi. Leik'i içtenlikle tebrik ettim. Batı seyahati konusunda haklı olduğunu kabullendim ve sabah saat 10'da telsizle haberleşmek üzere anlaştık. Eğer kasırgo saate kadar dinmiş olursa, Lake benim üstümdeki ekip için bir uçak gönderecekti. Yatmadan az önce arkama son bir mesaj geçtim. Bugünün haberlerinin dış dünyaya hapületilerek duyurulmasını istedim. Çünkü tam ayrıntılar, kanıtlanınca dek bir kuşku dalgası uyandıracak kadar radikal gözüküyordu. Zannediyorum ki o gece hiçbirimiz ağır ve deliksiz bir uyku uyumadık. Hem Lake'in keşfini heyecanı, hem de Rüzgar'ın artan öfkesi buna izin vermemişti. Rüzgar, bizim bulunduğumuz yerde bile öylesine güçlüydü ki, bu fırtınanın doğduğu ve kopup geldiği bilinmeyen devasa durukların hemen altında bulunan Lake'in kampında durumun ne kadar daha kötü olabileceğini düşünmeden edemiyorduk. Kararlaştırıldığı üzere McTig saat onda uyanmış ve l Lake'e ulaşmayı denemişti. Ama batıya doğru çalkantılı havadaki bir elektriksel durum iletişime engelliyormuş gibi gözüküyordu. Nasıl olduysa arkamda bağlantıyı kurduk ve Darkus bana, kendisinin de boş l Lake'e ulaşmaya çalıştığını söyledi. Kasırgadan haberi yoktu. Çünkü havanın burada sürüp giden gazabına rağmen, Makmurda da boğazında çok az rüzgar esiyordu. Gün boyunca kaygılı bir şekilde telsiz dinledik ve aralıklarla reiki ulaşmaya çalıştık. Ama denemelerimizin hepsi de sonuçsuz kaldı. Öğlene doğru rüzgar mutlak bir çılgınlıkla batıdan esip kampımızın emniyetinden korku duymamıza sebep oldu. Ama sonunda dindi ve sadece ikide biraz depreşti. Saat 3'ten sonra ortalık durulmuştu ve Leyk'le irtibat kurma çabalarımızı ikimizin çıkardık. Leyk'in her biri mükemmel kısa dalga cihazlarıyla donatılmış 4 uçağı bulunduğunu düşününce, tüm telsizleri birden bozacak sıradan bir kaza aklımıza getiremiyorduk. Bununla birlikte o taşa az sessizlik sürdü ve Leyk'in bulunduğu yerde, Rüzgarın sahip olması gereken çılgınca şiddeti düşününce kendimizi en korkunç tahminleri yürütmekten alamadık. Saat altı civarında korkularımız yoğun ve belirgin hale gelmişti. Douglas ve Thorne tersizde görüşlerini aldıktan sonra araştırmaya yönelik adımlar atmaya karar verdim. burada boğazındaki malzeme deposunda Sherman ve iki denizciyle birlikte bıraktığımız beşinci uçak iyi durumda ve acele bir kalkış için hazırdı. Bu uçağın saklanmasını gerektiren acil durum üzerimize çökmüşe benziyordu. Telsizle Sherman'ı aradım ve ona güney üstündeki iki denizci ve uçakla birlikte hazır hava da iyi durumdayken mümkün olabildiğince hızlı şekilde bana katılmasını bildirdim. Sınıra gelen araştırma ekibinin personeliyle konuştuk ve kendim için ayırdığım kızaklı köpekler de dahil, herkesi katmaya karar verdik. Bu kadar büyük bir yük bile ağır makinelerin nakli amacıyla siparişimiz üzerine özel olarak üretilen büyük uçaklardan birine fazla gelmeyecekti. Ara sıra Lake ile telsiz bağlantısı kurmaya çalıştıysam da bir cevap alamadım. Sherman, denizci dergı Narsen ve Larson la birlikte saat 7.30'da havalandı. Havadayken çeşitli noktalarda normal bir uçuş yaptıklarını rapor etti. Üstümüze gece yarısı vardılar ve hepimiz birden bir sonraki adımı tartıştık. Rotoda hiç yüz olmaksızın tek bir uçakla Güney Kutbu üzerinde yol almak riskli bir işti. Ama gerekliliğin ta kendisi gibi gözüken bu işte kimse geri adım atmadı. Uçakların hazırlık yüklemesini yaptıktan sonra saat de kısa bir dinlenme arası verdik. Ama dört saat içinde yine kalkmış eşyalarımızı paketleyip yüklemeye girişmiştik. 25 Ocak sabah 7.15'te Mctegin pilotluğunu yaptığı uçakta 10 adam, 7 köpek, 1 kızak, yakıt ve yiyecek yüklü uçağın telsiz donanımı dahil diğer aletlerle birlikte Kuzey Batıya doğru yol almaya başladık. Atmosfer berrak, oldukça sessiz ve epey ılıktı. Lake'in kampı koordinatları olarak verdiği enlem ve boylama ulaşırken pek az güçlükle karşılaştık. Yolculuğumuzun sonunda ne bulacağımızı ya da ne bulamayacağımız konusundaki endişelerimiz sona ermişti. Çünkü sessizlik, kampa gönderilen tüm çağrıları cevaplamaya devam ediyordu. O dört buçuk saatlik uçuşun her olayı, Hayatımdaki kritik öneminden dolayı hatırama yakılarak kazındı. Benim 54 yaşımda normal bir zihnin alışıldığı dış doğanın ve doğa kanunlarının kavrayışıyla elde ettiği dengeyi ve huzuru yitirişimin simgesi oldu. O günden sonra onumuzda, duygularımızda hiçbir şeyin silip atamayacağı, ve eğer yapabilirsek insanlıktan saklayacağımız gizli dehşetlerin iğrenç bir şekilde güçlenmiş dünyasıyla yüz yüze gelmek zorundaydık. Gazeteler hareket halindeki uçaktan gönderdiğimiz bültenleri bastılar. Bu bültenlerde hiç durmadan uçuşumuz, iki tehlikeli yüksek irtifa fırtınasıyla mücadele edişimiz, Blake'in yolculuğunun ortasında üç gün önce mil çaktığı yerdeki kırılmış yüzeye ve daha önce Amundsen'le Börd'ün de saptadığı bir grup tuhaf kabarık, kar silindirinin donuk platonun sonsuz mesafesi boyunca yuvarlanışına şahit oluşumuz anlatılıyordu. Buna karşın duygularımızın basın anlayacağı bir dille ifade edilemeyeceği bir noktaya geldik. Ve daha ilerki bir noktada, Gerçekten de sıkı bir sansür kuralı uygulamak zorunda kaldık. Denizciler sen önümüzdeki cadıca koni derin ve dorukların farkına varan ilk kişiydi. Ve onun bağırışları herkesi büyük kabinli uçan donbuzlarına koşturdu. Hızımıza karşı çok ağır yaklaşıyorlardı. Böylelikle onların çok uzaklarda olmaları gerektiğini ve sırf anormal yüksek deri yüzünden görünür olduklarını anladık. Yine de yavaş yavaş batı göğüne doğru kasvetle yükseldiler. Çeşitli çıplak, kasvetli, kara zirveleri seçmemize ve kışkırtıcı yanar döner buz tozu bulutlarının oluşturduğu arkofon üzerinde kırmızımsı Antarktika ışığının esimlendiği tuhaf, fantezi duygusunu tatmamıza izin verdiler. Tüm bu manzarada ısrarlı, yayılmış, dehşet verici ketumluğun ve potansiyel evşanın bir belirtisi vardı. Bu çıplak karabasan kuleler, rüyaların yasak ülkesine, uzak zamanın ve mekanın çapraşık uçurumlarına ve boyutlar arasına açılan korkunç bir geçitin kapısını işaretliyor gibiydi der. Bunların kötü şeyler olduğunu düşünmeden edemiyordum. O çalkantılı ve yere aydınlık bulutlar kapılan, dünyevi uzaklıktan çok daha fazla semavi, belirsiz bir ötediğin tarifsiz çağrışımlarını yapıyor ve nihai ıraklığı, ayrıklığı, yalnızlığı ve bu bilinmez üney dünyasındaki çağlar boyu süren ölümü insanı şaşırtacak derecede hatırlatıyordu. Daha yüksek olan dağ ufukunun anormal muntazamlığına dikkatimizi çeken genç Talbot'tu oldu. Sanki kusursuz küplerin parçaları birbirlerine tutunmuş gibi bir muntazamlıktı bu. Kill Lake mesajlarında sözünü etmiş ve gerçekten de onun, Royer için çok özenle ve garip bir tarzla çizdiği tablolarda tasvir ettiği ezediği mabet kalıntılarının, Rüya gibi çağrışımlarıyla yapmış olduğu mukayeseyi haklı çıkarıyordu. Bu dağlık gizemin bütün dağ üstü kıtasında Royerç tarzı tekinsiz bir şeyler vardı gerçekten de. Ekim'de Victoria topraklarını ilk gördüğümüzde bunu hissetmiştim. Ve şimdi yeniden hissediyordum. Bu ölümcül alemin ilksel yazıtlardaki kötü şöhretli Lenk platosuna nasıl rahatsız edici bir şekilde uyduğunun ve erkeğen söylencesel benzerliklerinde kaygı verici dalgasını içinde hissediyordum. Söylence bilimciler Lenk'e Orta Asya'yı uygun görmüşlerdi ama insanoğlunun ya da atalarının ırksal anıları çok eskilere dayanır. Bazı hikayeler Asya'dan da, insanların yaşadığı diğer topraklardan da daha eski dehşet diyarlarından, mabetlerinden ya da dağlarından aşağı inmiş olabilir pekala. Bir avuç cürekkar mistik, bölük pörçük pınakotik el yazmalarının buzul çağı öncesi kaynaklı olduğuna dikkat çekmişler. Ve Tisatkuan'ın müritlerinin de en az Tisatkuan'ın kendisi kadar insanlıktan uzak olduğunu ileri sürmüşlerdir. Zamanın ya da mekanın neresinde olursa olsun, Lenk yakınında ya da içinde olmayı dileyeceğim bir yer değildi. Leik'in kısa süre önce sözünü etmiş olduğu, Arkien ve neyli belirsiz ucubelerin ürettiği bir diyarın yakınında olmaktan daha zıramıyordum. O anda o tiksindirici nekronomikonun kapağını açtığım ya da üniversitede nahoş gülgelikteki bilimci bilinci da bu kadar çok konuşmuş olduğum için pişmandım. Bu ruh hali dağlara yaklaşıp da bayırların gitgide artan dalgalanmalarının farkına vardıkça, Meneviş'i daha da artan başucu noktasında beliren tuhaf seraba karşın tepkilerinin şiddetlenmesine anayak oldu. Geçen haftalar boyunca düzinelerce kutup serabına şahit olmuştum. Bazısı şu anki örnek kadar tekinsiz ve fantastik biçimde canlıydı. Ama aralarında bir tek bunun baştan sona orijinal ve çapraşık tehditkar bir sembolizm niteliği bulunuyordu çok sayıdaki düzsel duvarların, kulelerin ve minarelerin meydana getirdiğiyle birendi. Başımızın üstündeki çalkantılı buz buharlarından sıyrılıp da heyula gibi belirince tir tir titredim. Efekt, insanın ya da imgelemenin şu de tanımadığı bir mimariyle inşa edilmiş geometri kanunlarının pervasızca saptırılışını somutlaştıran gece karası taştırıp muazzam yığınlarıyla bir harçsız şehirdi. Tepesi kesilmiş, kimi zamanda taraça ya da koniler vardı. Şimdi burada soğan gibi genişlenmiş ve sıklıkla da ince ince oyulmuş list tabakalarıyla taşlandırılmış uzun silindirik sütunların üzerinde boy veriyorlardı. Ve tuhaf, öne eğik, masaya benzer yapılar, pek çok dikdörtgen levhayı ya da dairevi plakaları ya da her biri üst üste binmiş beş uçlu yıldızları çağrıştırıyorlardı. Tek başlarına silindirlerin veya küplerin veya tepesi keserek düzleştirilmiş koni ve piramitlerin üzerinde duran bileşik koni ve piramitler mevcuttu. Tek dükkunda olsa garip beşli kümeler halinde sipsi bir kuleler göze çarpıyordu. Tüm bu hummalı yapılar birinden diğerine sersen bitici yüksekliklerde geçen boru şekilli köprülerle bağlantılıydı. Bu bütünün ima ettiği ölçeğin mutlak büyüklüğü ezici ve korkutucuydu. Serabın genel türü Kuzey Kutbunda balina avlayan. Scorsberry'nin 1820'de gözlemleyip resimlediğinden çok da farklı değildi. Ama bu zaman ve mekanda bilinmeyen dağların hayret verici zirveleri önümüzde hızla yükselirken, o uygunsuz eskiler dünyasına ait keşif zihinlerimizdeyken ve ekibimizin büyük kısmını muhtemel bir felaketin örtüsü sarmalarken, hepimizde bu manzarada gizli bir kötücüllüğün izini buluyor ve onu sınırsız şehrin habercisi sayıyorduk. Serap çözülmeye başladığında buna sevinmiştim. Ama bu süreçte bazı kabusumsu kuleler ve koniler daha çarpılmış, geçici birimlere büründüler. Bütün yanılsama kaybolup da yerini çalkantılı bir menevişe bırakınca, Yine gözümüzü yere çevirdik Ve yolculuğumuzun sonunun yaklaştığını fark ettik Önümüzde uzanan bilinmeyen dağlar Devlerin dehşet saçan surlarıymışçasına baş döndürücü bir yüksekliğe çıkıyor Merak uyandıran düzgünlükleri türkün kullanmaksızın bile şaşırtıcı bir netlikte görülüyordu Artık en alçak bayırların üzerindeydik Karın Buzun ve yer yer çıplak plato toprağının arasında leğkin kampı ve kazı yer olduğunu tahmin ettiğimiz bir çift koyu renk noktayı seçebiliyorduk. Yüksek bayırlar 8-10 kilometre mesafede yükselerek artlarındaki Himalayalardan daha yüksek dorukların korkunç hattından neredeyse ayrılan bir sıra oluşturuyorlardı. Sonunda robs boyutlarından kamp olduğu anlaşılan soldaki karanlık noktaya doğru alçalmaya başladı. O bunu yaparken Mektik de dünyanın keşif ekibimizden alacağı sansürlenmemiş son telsiz mesajını gönderdi. Güney Kutbu seferimizin geri kalanıyla ilgili kısa ve yetersiz bültenleri herkes okumuştur elbette. İnişimizden birkaç saat sonra bulduğumuz trajediyi anlatan temkinli bir rapor ilettik ve gönülsüzce, leyk'in tüm ekibinin geçen gece veya bir önceki gece çıkan müthiş fırtına da hayatlarını yitirdiğini bildirdik. Bilinen 11 ölü vardı ve genç Yetney kayıptı. İnsanlar bu elim olayın sebep olduğu şokun farkına vardıklarından. Aydıntıları bulanık biçimde eksik bırakışımızı mazur gördüler ve fırtınanın parçalayıcı etkisinin on bir cesette dış dünyaya nakledilmek için uygunsuz bir vaziyette bıraktığını söylediğimizde bize inandılar. Gerçekten de endişemizin, mutlak şaşkınlığımızın ve ruhumuzu kavrayan dehşetin ortasında bile hiçbir şekilde gerçeklerin dışına çıkmadığımız için kendi adıma gurur duyuyorum asıl büyük önemi taşıyansa söylemeye cesaret edemediğimiz, şimdi başkalarını o isimsiz dehşetlere karşı uyarmak ihtiyacı olmasa, söylemeye yanaşmayacağım şey de saklı. Bu dehşetli zarar ziyana fırtınanın yol açtığı bir gerçekti. Bu öbür olay olmaksızın bile kamptakilerin tümünün kasırgadan sağ çıkıp çıkamayacağı konusu tartışmaya açıktı. Çılgınca sağ olan buz parçacıklarının gazabıyla birlikte fırtına, keşif ekibimizin daha önce karşılaştığı her şeyin ötesinde olmalıydı. Bir uçak koruna adeta tuzda buz olmuştu. Ve uzaktaki sondaj kulesi tamamıyla parçalanmıştı. Yerdeki uçakların ve telgi cihazın açıkta kalan metal aksamları aşınarak aynaya dönmüş, küçük çadırlardan ikisi kar yığınlarına rağmen dümdüz olmuştu. Dışarıda bırakılan tahta yüzeylerin boyası dökülmüş, üzerleri delik deşik olmuştu ve kardaki bütün izler tamamıyla silinmişti. Arkean biyolojik nesneleri de dışarıya bir bütün halinde çıkarmanın imkansız olduğu bir vaziyette bulduğumuz doğrudur. Alt üst büyük çevir yağından. Tuhaf beşgen şekli ve üzerindeki silik nokta kümeciklerinden oluşmuş desenlerin şüphe dolu sayısız mukayeseye yol açtığı bir takım yeşilimsi sabun taşı parçaları da dahil mineraller ve aralarında en göze çarpanların tuhaf yara izleri kullanan örnekler olduğu bazı fosil kemikleri topladık. Köpeklerden hiçbiri sağ kalmamıştı. Kampın yakınına aceleyle inşa edilmiş etrafı çevrili barınakları neredeyse bütünüyle yerli bir olmuştu. Bunu yapan rüzgar olabilirdi. Ne var ki rüzgarın yönünde değil de, Kampa dönük taraftaki büyük gedik, Gözü dönmüş hayvanların dışarıya doğru fırladıklarını veya duvarları yardıklarını gösteriyordu. Üç kızak da ortadan kaybolmuştu. Ve fırtınanın onları bilinmezliklere sürüklemiş olabileceği açıklamasını getirmeye uğraştık. Sontaj alanındaki delgi ve buz eritme cihazı artık bir işe yaramayacak denli hasar görmüştü. Biz de bunları, Blake'in açmış olduğu, geçmişe açılan ve insanı belli belirsiz tedirgin eden geçizi tıkamak için kullandık. Benzer şekilde uçakların da durumu kötü olan ikisini kampta bıraktık. Çünkü sağ kalan ekibimizde sadece dört gerçek blok mevcuttu. Ki aralarında Dunford'un sinirleri havada seyredemeyecek kadar bozuktu. Gerçi çoğu şey anlaşılmaz şekilde uçup gitmişti. Ama tüm kitapları, bilimsel aletleri ve bulabildiğimiz öteberi yanımıza aldık. Yedek çadırlar ve kürekler de ya kayıptı ya da kullanılmayacak durumdaydı. Saat neredeyse öğleden sonra dörttü. Geniş bir alanda uçakla yapılan arama bizi kayıp ilan etmeye zorladıktan sonra ihtiyatlı mesajımızı duyurulması için arkama yolladık. Ve sanıyorum ki mesajı soğukkanlı ve kaçamak tutmakla iyi de etmiştik. En fazla bahtsız anlattıklarından sonra beklenebileceği gibi, biyolojik örneklerin yakınındayken köpeklerimizin çılgınca huzursuzluğunun yol açtığı heyecandan bahsetmiştik. Sanırım onların tuhaf yeşilimsi sabun taşlarını ve altı üstüne gelmiş bölgedeki bilimsel araç gereçleri, uçakları hem kamp hem de sondaj yöresindeki parçaları gevşetilmiş, Oynatılmış ya da görülmedik bir merak ve araştırıcılığı barındıran, rüzgar tarafından kurcalanmış makineleri de içeren, bazı diğer nesneleri koklarken aynı kaygı yansıttıklarını aktarmamıştık galiba. 14 biyolojik örnek konusunda bağışlanabilir ölçüde belirsiz konuşmuştuk. Bulduklarımızın sadece hasarlar olduğunu söylemiştik. Ama onlardan geriye kalanlar da Leik'in tarifini bütünüyle ve etkileyici şekilde doğru olduğunu ispatlıyor. Kişisel duygularımızı bu konunun dışında tutmak kolay değildi ve bulduklarımızı nasıl bulduğumuzu ayrıntısıyla anlatmadık. Sayı vermekten kaçındık. O zamana kadar Leik'in adamları arasındaki deliliğe dair hiçbir şey bildirmeme kararı almıştık. Ve üzerlerindeki tıpkı kazılarda çıkarılan o ikinci ya da üçüncü zamana ait acayip yeşilimsi sabun taşlarındaki gibi kümelenmiş nokta desenleri uyulmuş, beş uçlu höyüklerin altındaki üç metreyi kardan mezarlara özenle dikine gömülmüş altı hasarlı örnek bulmakta hiç şüphe yok ki delilikti. Blake'in sözünü etti sekiz sağlam örneği fırtın önüne katıp sürüklemiş olmalıydı. Kamuoyunun genel huzuruna da dikkat ediyorduk. Dolayısıyla ertesi gün Dunford ve ben dağların üzerindeki korku dolu yolculuğumuz hakkında pek az şey söyledik. Ancak son derece hafifletilmiş bir uçağın o irtifadaki bir dağ silsilesini bereket versin ki, bizimle sınırlı olan iki kişiyle geçilebileceği bir gerçekti. Saat sabahın birindeki dönüşümüzde Dunford çıldırmanın eşiğindeydi ama takdir edilecek şekilde ağzını sıkı tuttu. Ceplerimize gizlediğimiz çizimleri ve getirdiğimiz diğer şeyleri başkalarına göstermemek, dışarıya duyurmayı kararlaştırmadığımızdan fazlasını söylememek, ve daha sonra tek başımıza tap etmek üzere fotoğraf filmlerimizi saklamak konusunda ondan söz almak için dil dökmem gerekmedi. İşte bu sebeple şu an anlatmakta olduğum hikayenin bir kısmı Pabody, McTig, Robs, Sherman ve diğerleri içinde tüm dünya için olduğu kadar yeni olacaktır. Doğrusu isterseniz Dunford benden bile ketum çıktı. Çünkü gördüğü ya da gördüğünü sandığı bir şey var ki, bana bile söylemiyor. Hepimizin bildiği gibi, raporumuz zor bir yükselişi, Lake'in ulu dorukların arkiyen kayan taş ve en azından komikiyen devirlerin ortasından biri değişmemiş, diğer çok ilksel buruşuk katmanlardan meydana geldiği görüşüne yönelik bir doğrulama. Birbirine geçmiş küp ve sur oluşumlarının düzenliliği hakkında geleneksel bir yorum. Mağara ağızlarının çözülmüş gireçli damarlarının izini taşıdığı yönünde bir karar. Bazı yokuşların ve geçitlerin tüm sıra dağların usta dağcılar tarafından tırmanılıp, aşılmasına izin vereceğini bildiren bir tahmin. Ve dağların gizemli ardında en az dağların kendisi kadar eski, ve değişmeyen 6000 bin metre yüksekliğinde ince bir buzul tabakasının altından yükselen grotesk kaya oluşumlarının yer aldığı genel plato yüzeyiyle en yüksek dorukların sarp uçurumları arasında aşamalı, alçak bayırların bulunduğu bir engel süper plato olduğunu bildiren bir beyan içeriyordu. Bu verilen bilgiler, aslında her bakımdan olabildiğince doğruydu ve kamptaki adamları bütünüyle tatmin etmişti. Bildirdiğimiz uçuş, iniş, keşif ve toplama programının gerektirdiğinden daha uzun olan 16 saatlik yokluğumuzu, elverişsiz rüzgar koşullarının uzun ve hayali bir krizine bağladık ve uzaktaki bayırlara gerçekten inişimizden bahsettik. Şansımız vardı ki hikayemiz bizim uçuşumuzu tekrarlamaya sevk etmeyecek denli gerçekçi ve basit gelmişti diğerlerine. Eğer buna kalkışsalardı, içimdeki ikna ediciliğin her kırıntısını onlara engellemek için kullanırdım. Dunford bunu önlemek için ne yapardı bilmiyorum. Biz yokken Bobody, Sherman, Robs, McDick ve Williams'ın Leik'in en iyi durumdaki iki uçağı üzerinde arı gibi çalışmış, idare mekanizmalarının açıklanamaz şekilde kurcalanmış olmasına rağmen onları tekrar kullanılır hale getirmişlerdi. Tüm uçakları ertesi sabaha yükleyip mümkün olabildiğince çabuk eski üssümüze dönmeye karar verdik. Dolaylı da olsa Makmurda Boğazı'na giden en en iyi yol buydu. Çünkü çağlardır ölü olan kıtanın bilinmeyen toprakları üzerinde dümdüz yapılacak bir uçuş, birçok ilave tehlikeyi beraberinde getirebilirdi. Sayımızın trajik şekilde azalması ve delgi cihazımızın mahvoluşu göz önüne alındığında, daha fazla keşifte bulunmak hiç de gerçekleştirilebilir gözükmüyordu. Etrafımızı çeviren, Açıklayamadığımız şüpheler ve korkular, bu terk edilmişliğin ve Kuluçka'ya yatmış deliliğin güneyindeki dünyasından en hızlı şekilde kendimizi kurtarmayı dilememize sebep oluyordu yalnızca. Kamuoyunda bildiği gibi dünyaya geri dönüşümüz başka felaketlerle karşılaşmaksızın gerçekleşmişti. Bütün uçaklar hızlı ve molasız bir uçuşun ardından, ertesi gün akşamında, 27 Ocak'ta eski üsse varmışlardı. Ve ayın 28'inde iki turda Makmur'da Boğaz'ına ulaşmıştık ki, duraklamalarımızdan birisi çok kısaydı ve büyük platoyu ardımızda bıraktıktan sonra buz şerpleri üzerinde hiddetli rüzgarda arızalanan bir dümen sebep olmuştu buna. Beş gün sonra tüm adamların ve teçhizatın yüklendiği Arkan ve Miskatonik, Victoria topraklarının küçümseyen dağları sıkıntılı kutup göğünde batıya doğru dikilip de rüzgarın ulusunu kanımı derinden donduran bir geniş şerpazeli müzikal ıslığa döndürürken kalınlaşan bu sabakasını yarmış Ross denizinde ilerliyorlardı. 15 gün geçmeden kutup bölgesinin son izlerini geride bıraktık. Ve gezegenin kıt kanaat soğumuş kabuğu üzerinde maddenin ilk kıvranıp yüzdüğü, bilinmeyen çağlarda yaşam ve ölümün, zaman ve mekanın karanlık ve şer ittifakları kurduğu, tekinsiz ve lanetli bir diyardan kurtulduğumuz için Tanrı'ya şükrettik. Dönüşümüzden beri hepimiz Antarktika keşiflerini caydırmak için canla başla uğraştık ve belli şüphe ve tahminlerimizi, Fevkalade bir birlik ve sadakat içinde kendimize sakladık. Genç Dunford bile sinir krizleri arasında ne bir geri adım attı, ne de doktorlarına ağzından bir tek kelime kaçırdı. Aslında sizlere söylediğim gibi, sadece kendisinin görmüş olduğunu iddia ettiği, bana bile anlatmaktan kaçındığı, ama buna razı olursa psikolojik durumunu iyileştireceğini sandığım bir şey var. Bu şey belki de karşılaştığımız bir şokun altatıcı bir sonucundan başka bir şey olmamakla beraber birçok şeyi açıklığa kavuşturabilir ve rahatlatabilir de. Bu onun bana ilintisiz kendine gelmesiyle söylediğini hiddetle inkar etmesinin bir olduğu şeyleri fısıldadığı o nadir, sorumsuz anlardan sonra bende oluşan kanı başkalarını büyük beyaz güneyden uzak tutmak zor bir iş olacak ve çabalarımızdan bazıları sorgulayıcı dikkatleri üzerine çekmek suretiyle amacımızı doğrudan baltalayabilir. İnsan meranın ölümsüz olduğunu başından bilmeli ve duyurduğumuz sonuçların başkalarında bilinmeyenin peşindeki çağlar boyu süren yola çıkmaya teşvik etmeye kafi geleceğini düşünmeliydik. Orada gerçekten gömülü olan örneklerden aldığımız parçaları ya da bulundukları haydiyle çekilen fotoğrafları göstermeyecek kadar duyarlı davranmamıza karşın, lehkin, o biyolojik ucubeler hakkındaki raporları doğa bilimcileri, ve paleontologları heyecana bulmuştu. O daha da şaşırtıcı olan yeşilimsi sabun taşlarını ve üzerinde izler bulunan kemikleri daha çağa çıkarmadık. Danforth ve bense sıra dağların üzerindeki süper platoda çektiğimiz ya da çizdiğimiz resimleri ve düzleştirip dehşet içinde incelediğimiz sonra da ceplerimizde getirdiğimiz buluşmuş şeyleri ihtiyatla gizledik. Ama artık Stark-Watermoor keşif ekibi, üstelik bizim ekibimizin teşebbüsünden çok daha kapsamlı bir şekilde organize oluyor. Eğer vazgeçerilmezlerse Güney Kutbu'nun en iç merkezine gidip, dünyanın sonunu getirebileceğini bildiğimiz o şeyi ortaya çıkartan dek kazı belirtecekler İşte bu yüzdendir ki, tüm suskunduğumu nihayet bozmalı, ve deliliğin dağlarının ardında yatan o nihai, atsız şeyden bile bahsetmeliyim. Zihnimin lehkin kampını, orada gerçekten bulduklarımızı ve o deliliğin dağlarının ardındaki diğer şeye gitmesi ancak büyük bir diksintiyle ve tereddütle razı oluyorum. Devamlı detaylardan yan çizmeye ve imaların, gerçek doğrularla ve kaçınılmaz çıkarımların yerine geçmesine meyredecek gibi oluyorum. Daha şimdiden geri kalının üzerinde kısaca üstün körü geçmeme yetecek kadarını söylediğimi umuyorum. Yani kamptaki dehşetin geri kalının rüzgarın tavan ettiği araziden, hasar görmüş barınaklardan, darmadağın edilmiş makinelerden, köpeklerimizin çeşitli huzursuzluklarından, kayıp kızaklardan ve diğer aletlerden, köpeklerin ve adamların ölümlerinden, yetmeğin yokluğundan, 40 milyon yıllık bir dünyadan gelen ve tüm yapısal hasarlarına karşı tuhaf şekilde dokusu bozulmamış ve delice gömülmüş altı biyolojik örnekten, Köpeklerin cesetlerini kontrol ettiğimiz vakit ve birisinin eksik olduğunu keşfettiğimizden bahsetmiş miydim? Anımsamıyorum. Bunun üzerinde fazla durmamıştık. Aslında bunların hepsini düşünen sadece Dunford ve bendim. Sakladığım şeylerin önde gelenleri cesetlerle, görünüşteki kaosa çirkin ve inanılmaz bir mantıklı açıklama getirebilecek ya da getirilmeyecek olan bazı ince noktalarla ilgili. O zamanlar adamların zihinlerini bu noktalardan uzak tutmaya çalışmıştım. Çünkü her şeyle ikin ekibinde baş gösteren deliliğe bağlamak daha kolay ve çok daha normaldi. Görünüşe bakılırsa o şeytani dar rüzgarı, bu dünyevi esrarın ve yalnızlığın göbeğindeki her adımı dedirtmeye yeterdi. Başta gelen normallik, cesetlerin durumundaydı tabii ki. Hepsi de korkunç bir mücadeleye girişmiş, şeytanca ve tamamen açıklanamaz şekillerde yarılmış ve parçalanmışlardı. Ölüm hükmedebildiğimiz kadarıyla hepsinde de kesiklerden ya da boğulmadan kaynaklanmıştı. Belli ki olayı başlatan köpeklerdi. Çünkü özensizce yapılmış barınaklarının durumu içerden zorla parçalandığını gösteriyordu Hayvanların o cehennemi erken organizmalara duyduğu nefret yüzünden Barınak kamptan biraz uzağa inşa edilmişti Ama bu önlem işe yaramamışa benziyordu O müthiş kasırgada yeterince yüksek olmayan derme çatma duvarların ardında yalnız bırakılınca Kim bilir ya rüzgarın kendisinden ya da karabasını andıran örneklerin artan kokusundan dolayı çılgınca koşuşmuş olmalıydılar. Ama olan her neyse yeterince tiksinti verici ve mide bulandırıcıydı. Belki de yufka yürekliliği bir kenara bırakıp size nihayet en kötüsünü söylemeliyim. Kesin bir fikir beyanına karşı ilk elden gözlemlere ve tam fırtla benim en katı akıl yürütmelerimizle vardığımız sonuca göre bulmuş olduğumuz bu iğrenç dehşetin sorumlusu o zaman kayıp olan yetniği olamazdı. Cesetlerin korkunç şekilde parçalandığını söylemiştim. Şimdi eklemeliyim ki bazıları en görülmedik. Soğukkanlı ve insanlık dışı şekilde deşilmiş ve organları çıkarılmıştı. Durum köpeklerde de, insanlarda da aynıydı. Gerek dört ayaklı, gerekse iki ayaklı, daha sağlıklı, şişmancı olan gövdelerden katı dokuların çoğu kesilmiş ve alınmıştı. Sanki usta bir kasabın işiydi bu. Ve etraflarına merak uyandıran bir tuz serpilmişti ki, bu olabilecek en korkunç çağrışımları getiriyordu aklı. Bu olay, uçakların içinden sürüklendiği uydurumu uçak korunaklığının birinde olmuştu ve ardından esen rüzgarlar. Herhangi akla yakın bir kurama varmamızı sağlayacak tüm izleri silip süpürmüştü. ensizyon kurban insanlardan kabaca kesilmiş, parçalanmış elbiseder, hiçbir ipucu vermiyordu. Etrafı ciddi çevrili olan yıkıntının korunmuş bir köşesinde belli belirsiz izlerin üzerinde durmak da bir işe yaramazdı. Çünkü bu izler insanlara bile ait değildi. Zavallı deykin önceki haftalarda anlatıp durduğu fosil izleriyle karışmıştı. İnsanın bu gölgeli delilik dağlarının eteklerindekinde hayal gücüne mukayyet olması lazım. Belirttiğim gibi Sonunda Gatney ve bir köpeğin sırra kadem basmış olduğu ortaya çıkmıştı. O korkunç koruna vardığımızda iki adam ve iki köpek kayıptı. Ama akıl almaz mezarları inceledikten sonra girdiğimiz, oldukça az hasarlı olan otopsi çadırın açığa vuracağı bazı şeyler vardı. Çadır, Lake'in bıraktığı gibi değildi. Çünkü ilksel ucu benim üzeri örtülü parçalı derme çatma masadan alınmıştı. Gerçekten de bulduğumuz hasarlı ve delice gömülmüş olan altı şeyden birinin Lake'in analiz etmeye çalıştığı varlığın parçalarının birleştirilmiş hali olduğunu zaten anlamıştık. Bir laboratuvar masasının üzerine ve etrafına başka şeyler saçılmıştı. Ve bu şeylerin özenle, ama ve amatör bir şekilde parçalarına ayrılmış olan biri insan ve bir köpeğe ait olduğunu kavramamız pek uzun sürmedi. Adamın kimliğinden bahsetmeyerek sağ kalanların duygularına hürmet edeceğim. Lakin anatomik araçları da kayıptı ama özenle temizlendiklerini gösteren izler vardı. Benzin sobası da ortalıklarda yoktu. Gerçi durduğu yerin etrafında merak uyandıran bir kibrit yığını bulduk. İnsan parçalarını diğer on cesedin, köpeği de diğer 35 köpeğin yanına gömdük. Laboratuvar masası, ve masanın yakınındaki kötü şekilde ırpalanmış resimli kitap yığınının üzerinde akıl almaz lekeler karşısındaysa, tahmin yürütemeyecekten ne affallamıştık. Kamptaki dehşetin en kötüsünü bu oluşturuyordu. Ama diğer şeylerde aynı derecede insan allak bullak eden cinstendi. Yetneyin, bir köpeğin, sekiz sağlam biyolojik örneğin, üç kızağın, belli bazı araçların, resmi teknik ve bilimsel kitapların, yazı gereçlerinin, elektrikli fenerlerin ve pillerin, yiyecek ve yakıtın, ısıtıcının yedek çadırların, kürklü elbiselerin ve benzeri şeylerin kaybolması aklı başında tahminlerin ötesindeydi. Tıpkı bazı kağıt parçalarının üzerindeki serpiştirilmiş mürekkep lekeleriyle uçakların ve hem kampta hem de sondaj bölgesindeki mekanik aletlerin alışılmadık tarzda kurcalanmış, denenmiş olduğunu gösteren kanıtlar gibi. Köpekler tuhaf şekilde karışık halde getirilmiş bu makinelerden nefret ediyormuş gibiydiler. Sonra birdekilerin karma çorman edilişi, bazı yiyeceklerin kayboluşu ve en olmayacak yerlerinden gene en olmayacak şekillerde açılmış konservelerin insanı şok edecek gülün şekilde yığılısı vardı. Sağlam, kırılmış ya da anmış kibritlerin sayısındaki fazlalıkta bir başka küçük mağmai meydana getiriyordu. Sağda solda bulduğumuz, Üzerlerinde belki de hayal edilemez adaptasyonların beceriksiz çabaları sonucunda açılmış garip, alışılmadık yarıklar olan, iki üç çadır bezinin ve kürk giysisinin durumu da öyle. İnsan ve hayvan gövdelerinin ezide uğramıştı ve hasarlı erkeğen örneklerinin dirice gömülmesi, hepsi de bu düpedüz parçalarına ayırma delilinin bir parçasıydı. Önümüzdeki bir ihtimali göz önünde tutarak, Kamptaki sapıkça karmaşanın ana kanıtlarını dikkatlice fotoğrafladık ve bu resimleri bahsedilen Stark with Murkish yola çıkmasına karşı iddialarımızı desteklemek için kullanacağız. Korunaktaki cesetleri bulduktan sonra ilk yaptığımız şey önce fotoğraf çekmek ve sonra da beş uçlu kar tümseklerinin olduğu akıl dışı mezar sıralarını açmak olduğu. Üzerinde kümelenmiş noktalar bulunan bu emsazi söğüklerin zavallı Leek'in acayip yeşil sabun taşları hakkındaki tariflerin uyduğunu elimizde olmadan fark ettik. Ve daha sonra büyük mineral kümesinde o sabun taşlarının ta kendisine rastladığımızda benzerliğin çok fazla olduğunu gördük. Tüm bu genel oluşum açıkça belirtilmeli ki Arkean varlıklarının deniz yurtuzu başlığını çağrıştıracak şekildeydi. Bu çağrışımında Lake'in aşırı heyecanlı ekibinin hassaslaşmış zihinleri üzerinde fazlaca etki gösterdiğine karar verdik. Delileğe gelince, sağ kaldığı muhtemel tek sorumlu olarak Getney'in üzerinde yoğunlaşırsak, herkesin konuştuklarına bakılırsa kendi dilinden kabullenilmiş açıklamaydı. Gerçi her birimizin çık dışa vurmaya mantığımızın izin vermediği çılgınca tahminler Yürütmüş olabileceğini inkar edecekten Yalık değilim Öyle vakti Sherman, Babadi Ve Mektik, Ketney Ve diğer kayıp şeyleri aramak için Türbünler de ufku tarayarak. Civar bölgelerde ayrıntılı bir hava keşfine Çıktılar Ama bir sonuç elde edemediler Ekip Aman vermez sıra dağların sağ ve sola sonsuz bir şekilde yükseldiğine ya da yapısında herhangi bir değişik göze çarpmaksızın uzayıp gittiğini rapor etti. Ama bazı doruklarda düzenli küp ve sur oluşumları daha belirgin ve açıktı. Rolair için fırçasından çıkma Asya tepelerindeki kalıntılarla da iki mizli fantastik bir benzerlik sergiliyordu. Karsız, karanlık durupların üzerindeki gizemli mağara ağızlarının dağılımı, tahsil dağ silsilesinin gidebildiği yere kadar kabaca eşitarılıklardaydı. Hüküm süren bütün o korkulara karşın, bu esrarlı dağların ardındaki bilinmeyen ülkede dolaşmak için yeterince bilimsel şevk ve macera perestliğimiz kalmıştı. Temkinli mesajlarımızın beyan ettiği gibi o şaşkınlık ve dehşet dolu günün ardından gece yarısını dinlenerek geçirdik. Ama ertesi sabahtan başlayarak jeoloji teçhizatı ve havadan çekim yapabilecek, Yükü hafifletilmiş bir uçakla daha silsilesini aşacak irtifada bir veya birden fazla uçuş yapmak için bir önerin terinde plan yapmayı da ihmal etmedik. İlk denemeyi Dunford ve benim yapmamız kararlaştırılmıştı ve erken bir uçuşa niyetlenerek saat sabahın yedisinde kalktık. Ama dış dünyaya ilettiğimiz kısa bültende de bahsi geçen, Sert rüzgarlar yola çıkışımızı neredeyse saat 9'a kadar geciktirdi. 16 saat sonra geri döndüğümüzde kamptaki adamlara anlattığımız veya yayınladığımız kaçamak hikayeyi zaten yineledim. Şimdi bana düşen korkunç görev, bu anlatının merhametli boşluklarını o dağların ardındaki gizli dünyada gerçekten gördüklerimizin, daha fırtı sonunda bir ruhsal çöküntü yiten keşiflerin sezindendirmeleriyle doldurmak. Keşke bir tek kendisinin gördüğüne inandığı şey hakkında gerçekten ağzını açıp tek bir kelime olsun ekleseydi. Ama buna şiddetle karşı çıktı. Tüm yapabileceğim, benim de paylaştığım o gerçek, ve elle tutulur şokun ardından, uçak rüzgarın işkence ettiği dağ geçitinden hızla süzülürken onu çığlık çığlığa bağırtan şey hakkındaki bağlamsız pısıltılarını aktarmak. Bunlar söyleyeceğim son şeyler olacak. Eğer ifşa edeceğim kadim dehşetlerden sağ kalmamızın açık izleri başkalarını Antarktika'nın içlerine girmekten, ya da en azından ya yasak sırların viranesinin ve insanlık dışı sınırsız zamanların lanetlediği terk edilmiş yüzeyinin altını fazlasıyla araştırmaktan alıkoymazsa, o aklandırılamaz ve belki de ölçülemez şerrin sorumluluğu benim üzerimde olmayacak. Dunford ve ben Babadi'nin öğlen uçuşunda tuttuğu notları inceleyip bir sextant ile kontrol ederek dağ sırasındaki en alçak geçişin biraz sağımızda kampın görüş mesafesi dahilinde deniz seviyesinden 6.900 ila 7.200 metre yükseklikte olduğunu hesapladık. Artından keşif uçuşu içine hafifletilmiş uçağımıza binip bu istikamette yola çıktık. Kampın kendisi Yüksek bir kıtasal platodan yükselen bayırların üzerinde hemen hemen 3600 metre rakımındaydı. Bu yüzden dağların gerçek yüksekliği göründüğü kadar fazla değildi. Bununla birlikte biz yükseldikçe seyrelen havanın ve artan soğuğun tamamen bilincindeydik. Çünkü görüş şartlarından dolayı kabin pencerelerini açık bırakmamız gerekmişti. En kalın kürklerimizi sarılmıştık elbette. Çatlaklı buzullara, buz yarıklarıyla bölünen kar çizgisinin üzerinde karanlık ve tehditkarca yükselen geçit vermez duruklara yaklaştıkça, bayırlara tutunan o anormal düzgün oluşumlara daha sık olduk. Ve yine Nikola Zroo için Asya tablolarını aklımızdan geçirdik. Kadim ve rüzgarca aşındırılmış kaya tabakası, Blake'in gönderdiği tüm bültenleri ve bu zirvelerin dünya tarihinde şaşırtıcı derecede erken, bel belki 50 milyon yıldan daha uzun bir zamandan biridir hiç değişmeksizin uzandığını doğruluyordu. Dağların bir zamanlar ne kadar yüksek olduklarını tahmin etmek boşunaydı. Ama bu garip yöreyle ilgili her şey değişme elverişsiz, çapraşık atmosfer etkilerine işaret ediyordu ve kaya parçalanmalarının bildik iklimsel süreçlerini geciktirdiği hesap ediliyordu. Ama bizi en çok büyüleyen ve huzursuz eden de düzgün küplerin, surların ve mağara ağızlarının dağ yüzündeki karmaşasıydı. Onları bir dürbünle inceledim. Dunford uçağı kullanırken havadan fotoğraflarını çektim ve havacılık bilgim ancak bir amatörün kadar olduğu halde ara sıra kontrolleri ben ele alıp onun dürbünle bakmasına izin verdim. Bu şeylerin çoğunu oluşturan materyalin daha açık renkli bir arkeen kuvarsiti olduğunu rahatça görebiliyorduk. Genel yüzeyin büyük kısmında görülebilen hiçbir oluşuma benzemiyordu. Düzgünlükleri aşırı uçlarda ve zavallıleykin birazcık sezindirebildiği bir tekinsizlikteydi. Onun söylediği gibi kenarları hesapsız, Çağlar boyu vahşi hava koşullarına maruz kalmaktan dolayı kufalığınmış. Düzgünlükleri aşırı uçlarda ve zavallıleykin birazcık sezindirebildiği bir tekinsizlikteydi. Onun söylediği gibi, kenarları hesapsız, çağlar boyu vahşi hava koşullarına maruz kalmaktan dolayı ufalanmış ve yuvarlaklaşmıştı. Ama doğaüstü sağlamlıkları ve dayanıklı materyalleri onları yok olmaktan korumuştu. Birçok kısımları, özellikle de bayırlara en yakın olanları, etraflarını saran kaya satıyla aynı maddedendi tüm bu düzen Antlardaki Mago kalıntılarında ya da Oxford Açık Hava Müzesi keşif ekibinin 1929'da kazıp çıkardığı keşin ilksel temel duvarlarına benziyordu. Ve ikimiz de uçuş arkadaşı Carroll'un affettiği ayrı hadsız taş blokların izlenimledimştik her yer. Bu yerde böyle şeyleri nasıl açıklama getirilebileceği Rüsçe beni aşıyordu. ve bir jeolog olarak kendimi garip biçimde gururu kırılmış hissettim. Püskürük oluşumlarının sık sık tuhaf düzenlilikleri vardır. İrlandadaki ünlü devlerin geçidi gibi. Ama bu muazzam sıradağlar gördüğümüz yapıyla Leek'in ilk başta büten konilerden şüphelenmiş olmasına karşım kesinlikle volkanik değildi. Tuhaf oluşumlarının yakınında toplanmışa benzeyen garip mağara ağızları, hatlarının düzgünlüğünden dolayı küçük de olsa bir başka muammaydı. Lake'in raporunda söylediği gibi, sık sık, neredeyse, kare ya da yarım daire şeklindeydiler. Sanki doğal mağara ağızları sihirli bir el tarafından daha büyük bir simetri için şekillendirilmişlerdi sayılarının çokluğu ve geniş alana dağılımları dikkate değerdi. Belki de tüm bu bölgenin kireç taşı tabakalarının çözülmesiyle ortaya çıkmış tünellerle dot, dot olduğunu akla getiriyordu. Böyle bakışlarla mağaraların içlerini göremedik ama kesinlikle sarkıt ve dikitlerden yoksunlardı. Dışarıda bu açıklıkların dağın yamaçlarıyla birleştiği kısımlar Değişmez bir şekilde pürüzsüz ve düzgündü. Dunford, hava koşullarının sebebiyet verdiği çatlakların ve oyukların alışılmadık desenler oluşturduğunu düşünüyordu. Kanta keşfettiğimiz dehşetler ve yabanılıklarla dolu olan Dunford, bu oyukların o çok eski yeşilimsi sabun taşlarında ve gömülü altı ucubenin üzerlerindeki kar oyuklarında iğrenç şekilde tekrarlanan Üzerlerine serpiştirilmiş, şaşırtıcı nokta kümelerini belli belirsiz anımsattığını adı da değindi. Daha yukarıdaki bayırların üzerinden uçarken yükselmiştik ve seçmiş olduğumuz nispeten alçak geçide doğru gidiyorduk. İlerlerken yer yer aşağıdaki karları ve buzlu karar odasına bakıp bu geziyi geçmiş günleri daha basit ekipmanıyla yapabilir miydik diye düşünüyorduk. Bizi şaşırtan bir şekilde yer şekillerinin de güçlük çıkarmayacak biçimde olduğunu gördük ve buz yarıklarıyla diğer büyük noktalara karşı ne bir sıkat, ne bir şakletin, ne de bir amutsinin kızaklarını durduramazdı. Buzulların bazılarının arasında rüzgarın oyduğu, alışılmadık bir sürekliliğe sahip geçitler vardı. Ve kendi seçtiğimiz geçide yaklaştıkça, onun durumunun da farklı olmadığını gördük. Zirveyi aşmaya ve ayak basılmamış bir dünyaya bakmaya hazırlandığımız anki gergin, beklenti dolu hislerimizi kağıt üzerinde belirtmem çok zor. Gerçi, daha sırasının ardındaki görevlerinde şimdiye kadar görülen, ve kat edilenden farklı olacağını düşünmemiz için bir sebep yoktu. Bu engel teşkil eden dağlardaki ve zirvelerin arasından bir altına görülen harili göğün davetkar denizindeki kötücül gizemin bu izleri, kelimesi kelimesi açıklanamayacak, çok gripit ve nazik bir konuydu. Daha çok belirsiz bir psikolojik sembolizm ve estetik meselesi meselesiydi egzotik şiirler ve resimlerle hatta sakınılan ve yasaklanmış ciltlerde gizlenen arka hikmetlerle karışmıştı. Rüzgarın nakaratı bile bilinçli bir habisliğin özgün ezgisini taşıyordu. Ve her yerde mevcut olan yankılı mağara ağızlarını yaladıkça bir an için o bileşik ses, geniş şerpazeli değişik bir müzikal ıslık ya da bir ötüşü barındırıyormuş gibiydi. Bu sesin içinde belirsiz bir tiksintin anısı vardı. Ve diğer karanlık izlenimler kadar karmaşık ve benzersizdi. Şimdi yavaş bir tırmanışın ardından anoroid atimetreye göre 7000 metre yükseklikteydik. Karla kaplı bölgeyi de tamamen altımızda bırakmıştık. Bu yüksekliklerde sadece karanlık vardı. Çıplak kaya yamaçları ve kaba şeritler halinde buzullar. Ama o insanı kışkırtan küpler, surlar ve yankılı mağara ağızları doğaüstü, fantastik ve rüya gibi olanın bir habercisine ekliyordu. Yüksek zirvelerin çizgisi boyunca bakınca, fantastik ve rüya gibi olanın bir habercisini ekliyordu. Yüksek zirvelerin çizgisi boyunca bakınca zavallı Leik'in bahsettiği tam üzerinde bir sur olan zirveyi görebildiğimi sandım. Garip Antartika pusunda yarı yarıya kaybolmuş gibiydi. Bu pus, belki de Leik'in ilk baştaki volkanizma fikrinin sorumlusuydu. Geçit tam önümüzde dikilmişti. Çentikli ve habisce kaş çatan kenarlarının arası rüzgar tarafından süpürülmüş ve pürüzsüzdü. Dağ ilerisinde girdaplanan buharların dalgalandırdığı ve alçak kutup güneşinin aydınlattığı bir gök, daha önce hiçbir insanın gözünün görmediğini hissettiğimiz uzaklardaki o alemin göğü vardı. Biraz daha yükselince o diyara bakıyor olacaktık. Geçitten geçerken uluyan, ıslık çalan ve örtülmemiş motorlarımızın gürültüsüne katılan rüzgarın arasından bağırışmak dışında konuşmaktan aciz olan Dumpur ve ben, belagatlı bakışlar fırlattık birbirimize. Sonra o birkaç metreyle yükselerek, gerçekten de uzun uzadıyan eski, ve mutlak ölçüde yabancı olan o önemli engelin ardına ve dünyanın bir eşi daha olmayan gizemlerine baktık. Geçitten tamamen çıkıp da altımızda neyin bulunduğunu gördüğümüzde, sanırım ikimiz birden birbirine karışmış huşu, hayret, Dehşet ve kendi duyularımıza karşı şüphe içinde çığlık attık. Zihnimizin gerisinde o an için yetilerimizi yatıştıracak bir takım olağan kuramlar üretmiş olmalıydık. Colorado'da tanrılar bahçesindeki hava şartlarının grotes bir üstlükte aşındırdığı taşlar veya Arizona çölünün rüzgar tarafından oyulmuş fantastik biçimde simetrik kayalarını getirmişizdir belki aklımıza. Bunun deliliğin dağlarını o ilk yaklaşmamız sırasında gördüğümüz cinsten bir serap olduğunu düşünmüş olmamız bile mümkündür. Gözlerimiz o sınırsız, kasırgaların izlerini taşıyan platoda gezinirken bir abidevi, düzgün, geometrik şekilde ahenkli taş kütlelerini kavrarken, aklımızdan bir takım normal fikirler geçirmiştik herhalde. Bu taşların yıkılmış ve delik deşik olmuş kalıntıları en kalın yerinde, 10-15 metreyi geçmeyen, çoğu yerde, daha da ince olduğu aşikar bir buzul örtüsünün içinden fışkırmışlardı. Yabanıl manzaranın etkisi tarif edilemezdi. Çünkü bilinen doğa kanunlarının şeytanca çiğnendiği ortadaydı başlangıçta. Burada, Tamı tamına altı bin metre yüksekliğindeki cehennemi eskilikte bir platoda ve en aşağı 500 bin yıllık insan öncesi bir çağdan beri yaşama karşı ölümcül olan bir iklimde göz alabildiğince uzanan düzenli taşların oluşturduğun karmaşayı, sadece zihinsel kendini savunmanın çaresizliği bilinçli ve yapay bir nedenden farklı bir şeye bağlayabilirdi. Ciddi düşüncelere gelince, dağ yamaçlarındaki küplerin ve sırların doğal kaynaklı olmadığı yolundaki her türlü Kur'an'ı daha önceden bir kenara bırakmıştık. Bu bölge, buzul ölümün süre gelen sarsılmamış hükümdarlığına yenik düştüğü zamanlarda, insanoğlu daha büyük maymunlardan farklılaşmamışken, bunun aksi nasıl olabilirdi ki? Ama artık mantık geri dönülmez biçimde alaşağı edilmişti tahtından. Çünkü bu dört köşeli, eğimli ve açılı bloklardan oluşan harçsız labirentin nitelikleri hiçbir huzurlu sığınma meydan vermiyordu. Bu çok net bir şekilde eksiksiz, kaçınılmaz ve nesnet olarak o serabını gördüğümüz şeytani şehrin gerçek haliydi. O lanetli belirtinin maddi bir temeli vardı demek ki. Yükseklerdeki havada yatay bir buz tozu tabakası oluşmuş ve dağlara yayılmış bu şok edici kalıntıda basit yansıma kurallarına riayet ederek kendi görüntüsünü yansıtmıştı. Elbette gördüğümüz hayal çarpık ve abartılıydı. Asıl kaynağında olmayan şeyler içeriyordu. Buna karşın o anda suretin aslına bakarken, onun uzaktaki hayalinden daha iğrenç ve tehdit edici olduğunu düşündük. Bu korkunç şey, kasvetli bir yaylanın kasırgaları arasındaki yüz binlerce, belki de milyonlarca yıllık bekleyişi boyunca mutlak bir yok oluştan alıkoyan, sadece o devasa taş kulelerin, ve soruların insanlığa yaraşmayan büyüklüğü olmuştu. Koronamundi, dünyanın çatısı, aşağıdaki inanılmaz manzaraya sersemlemiş halde bakarken, dilimizin ucuna her türden fantastik ifadeler geldi. Bu ölü Antarktika diyarına geldiğimden beri ısrarla huzurumu kaçıran korku dolu ilksel nükleri, Lang'in, Migo'nun şeytani platosu, ya da yemeliyaların iğrenç kar adamı, insan öncesi çağrışımlar yapan, pınakutik el yazmalarını, kutuluk kültünü, mekronemik konu, biçimsiz tısat adam bahseden, ibari efsanelerini ve bu yarı varlıkla birlikte adanılan daha kötü, biçimsiz yıldız döllerini düşündüm bir kez daha. Bu şey çok az bir incelemeyle her yöne doğru sonsuz miller boyunca uzanıyordu. Gerçekten de gözlerimiz bu şeyi asıl daha kenarından ayıran aşamalı bayırlar boyunca sağa ve sola doğru takip ettikçe aşıp geldiğimiz geçidin solundaki bir kesinti dışında hiçbir inceleme görmediğimize karar verdik. Şans eseri Hesaplanamaz boyutlardaki bir şeyin sınırlı bir yerine denk gelmiştik. Bayırların üzerine grotesk taş yapılardan daha hızlı serpiştirilmişti. Korkunç şehri, belli ki dağdaki ileri karakollarını oluşturan ve daha şimdiden bize alışıldık gelen küpler ve surlara bağlıyorlardı. Bu surlar ve o tuhaf mağara ağızları, en az dağın öbür yüzünde olduğu kadar yoğunlardı. İsimsiz taşla veren çoğu yerde buzsuz, yüksekliği 3 ile 4,5 metre kalınlığıysa ise 1,5 ile 3 metre arasında değişen duvarlardan meydana gelmişti. Çoğunlukla koyu renkli ezeli kayan taş, şist ve kum taşı koca koca blokların şaşılacak birleşimiydi. Çoğu örnekte 1.2x1.8x2.4 metreye ulaşıyordu bloklar. Gerçi birkaç yerde yekpare, pürüzlü bir kambirya öncesine ait kayağı taş yatağından uygulmuş gibiydiler. Binalar koskoca boyutta sayısız betek düzenleri olduğu kadar daha küçükçe ayrı yapılar halinde de bulunduklarından büyük yeri eşit olmaktan çok uzaktı. Bu şeylerin genel şekilleri konik, piramidimsi ya da taraçalıydı. Buna karşın birçok kusursuz silindirler, küpler, küp kümeleri, diğer dikdörtgen dörtgen biçimler ve beş uçlu yer planları çağdaş tahkimatları kabaca akla getiren, serpiştirilmiş, garip açılı büyük yapılar da vardı. Şehri inşa edenler sürekli ve ustadıkla kemer prensibinden faydalanmışlardı. Şehrin altın çağında belki kubbeler de var olmuştu. Tüm bu karmaşa korkunç derecede kötü şekilde hava koşullarından etkilenmişti. Ve arasından kulelerin yükseldiği buzul yüzeye devrilmiş bloklar ve anıtsal yıkıntılar saçılmıştı. Buzullaşmanın şeffaf olduğu yerlerde devasa direklerin kaidelerini ve türlü kuleleri birbirlerine farklı yüksekliklerden bağlayan buzların koruduğu taş köprüleri görebiliyorduk. Çıplak duvarlarda aynı cinsten başka ve daha yüksek köprülerin bulunduğu iz kalmış yerlerin farkına varabildik. Daha yakından yapılan bir inceleme sayısız büyük pencereyi ortaya çıkardı. Bazıları aslında tahta olan taşlaşmış kepenklerle örtülüydü. Ama çoğu ne ameli ve tehditkar bir şekilde açıktı. Harabilerin çoğu tabii ki çatısızdı ve yukarı uçları rüzgar tarafından yuvarlanmış da olsa düzensizdi. Bazılarıysa Etrafını saran daha yüksekçe binalar tarafından korunduğundan daha keskin konik ya da piramidal modelteydi. Her yeri saran çöküş ve çopurlanmaya rağmen ana hatlarını bozulmadan kurulmuşlardı. Dürbünle yatay şeritler halinde oyma süslemelere benzeyen şeylerin ne olduğunu güçlükle seçebildik. Tarihi sabun taşların üzerindeki mevcudiyeti artık çok daha büyük bir önem ifade eden, o tuhaf nokta kümelerinde içeren süslemederi, birçok yerde binalar tamamen yerle bir olmuştu ve buz tabakası çeşitli jeolojik sebeplerden dolayı derince yarılmıştı. Diğer yerlerde taş işlemeler yıpranarak huzullaşmalı seviyesine kadar inmişti. Platon'un içinden, Geçtiğimiz geçidin iki kilometre kadar solunda, bayırlardaki bir getiye kadar uzanan geniş bir şeridin üzerinde hiç bina yoktu. Bunun, belki de üçüncü zamanlarda, milyonlarca yıl önce, şehrim içinden akıp, büyük bariyer sıra dağların içinde muazzam bir yeraltı uçurumuna dökülen büyük bir nehrin yatağı olduğuna karar verdik. Bu mağaralar, Boğazlar ve yeraltı gizemleri bölgesi kesinlikle insan anlayışının ötesindeydi. Geriye dönüp de hissettiklerimize bakınca ve insanlık öncesinden kaldığını düşündüğümüz, çağlarca eski bu ucu ve yıkıntıyı gördüğümüz anki şaşkınlığımızı anımsadıkça, o dengeyi dış görmüşümüzü nasıl kurmuşuz hayret etmekten fazlası gelmiyor elimden. Tabii ki bir şeyleri fecihi derecede çarpık olduğunu biliyorduk. Yine de uçağa uçuracak, birçok şey titizlikle gözlemleyecek ve hem bizim hem de dünyanın iyiliğine hizmet edebilecek fotoğrafları dikkatlice çekecek kadar kendimizi söz geçirebildik. Benim durumumda kökleşmiş bilimsel kalışkanlık yardım etmiş olabilir. Çünkü tüm şaşkınlığıma, ve o tehdit duygusuna karşım içimde bu asırlarca eskilikteki esrarı kavramak için ölçülemeyecek büyüklükteki yeri ne tür yaratıkların inşa ettiği ve içinde yaşadığını öğrenmek ve böylesine benzersiz bir canlı topluluğunun kendi devrinde ya da diğer devirlerde genel dünya ile ilişkisini bilmek için baskın bir merak yanıyordu içimde. Çünkü bu sıradan bir şehir olamazdı. Dünya tarihinin ve akıllara durgunluk verecek arkaik bir bölümünün asıl merkezini ve çekirdeğini biçimlendirmiş olmalıydı. Bu tarihin artık sadece en çapraşık ve çarpıtılmış mitlerde belli belirsiz hatırlanan dışa dönük uzantıları, daha bildiğimiz hiçbir insan ırk ayaklarını sürüyerek maymunlar ailesinden ayrılmadan çok önceleri, yer sarsıntılarının kaosu arasında sonsuza dek yitip gitmişti. Burada yayılmış olan dördüncü zamana ait dev şehirle mukayese edildiğinde, efsanevi Atlantis ve Lemuria, Gomirkyom ve Uzadrom, Lomar ülkesindeki Olat'e, ...bugüne ait şeylerdi... ...düne bile değil... ...öyle bir dev şehir ki... ...Valusya, Rilei... ...Mınar diyarındaki İp... ...ve Arap çölündeki At şehir gibi... ...ismi... ...fısıltıyla anılan... ...insanlık öncesi küfürlerle eş tutulabilirdi... ...bu çıplak devasa kulelerin karmaşası üzerinde uçarken... İmgerimim bazen tüm zincirlerinden kurtulup amaçsızca fantastik çağrışımların aleminde dolaşıyordu. Hatta bu kayıp dünyayla kamptaki çılgınca dehşete dair en çılgınca hayallerim arasında bile ilişkiler kuruyordu. Uçağın yakıt tankı daha fazla hafiflük sağlamak amacıyla sadece kısmen doldurulmuştu. Bu yüzden keşif gezimizde ihtiyatlı davranmalıydık. Böyleyken bile, rüzgarın neredeyse önemsenmeyecek şiddette estiği bir seviyeye indikten sonra yerin, daha doğrusu göğün çok büyük bir bölümünü dolaşmıştı. Ne sıra dağların, ne de onların iç taraftaki bayırlarını çevreleyen korku verici taş şehrin bir sınırı yokmuş gibiydi. Her yönde elli uçuşumuz, pençelerini ebedi buzdan bir ceset gibi uzatan kayaların ve duvarların oluşturduğu labirentte gözle görülür bir değişiklik göstermemişti. Fakat bir takım son derece ilginç çeşitlilikler mevcuttu. Mesela büyük nehrin bir zamanlar bayırlı delip geçtiği ve büyük sırada adı döküldüğü noktaya yaklaştığı yerde kanyondaki kabartmalar, ırmağın giriş yerindeki burunlar Keskin çizgilere sahip harçsız sütunlar halinde Uyulmuştu Ve o yarı fıçı şekilli desenler Danfırt'ta da Bende de nefret dolu Ve akıl karıştırıcı Yarım yamalak hatıralar uyandırmıştı Halka açık meydanlar Olduğu anlaşılan Yıldız biçimli birkaç boşluğa da rastladık Ve arazideki Dalgalanmaları fark ettik Nerede bir tepe yükselirse içi oyularak bir tür eğri taş yapıya dönüştürülmüştü genellikle ama en azından iki istisna vardı. Bunlardan birisi uzanan yükseltin üzerinde ne olduğu anlaşılmayacak kadar aşınmıştı. Ama diğerinin üzerinde tek parça kayadan oyulmuş ve tarihi Petra Vadisi'ndeki ünlü yılan mezarını andıran bir anıt hala durmaktaydı. Dağlardan içeriye doğru uçarken, şehrin bayırlar boyunca uzunduğu sonsuzmuş gibi olmasına karşın eninin böyle olmadığını keşfettik. Hemen hemen 50 kilometre sonra grotesk taş binalar zeyrekleşmeye başladı ve 20 kilometreyi geçince üzerinde neredeyse bilinç ürünü yapı görülmeyen, elde imemiş bir ıssız araziye ulaştık. Nehrin yatağı şehrin ötesinde geniş oyulmuş bir hat olarak göze çarpıyordu. Bu sırada arazide biraz daha engebelenmişti ve puslu batıya doğru geriledikçe hafiften meyilleniyordu. O ana kadar yere inmemiştik. Yine de bu itici yapılardan bazısına girmeyi denemeden platoyu terk etmek olmazdı. Dolayısıyla uçuşa elverişli geçidimizin yakınlarında Bayırın üzerinde düzgünce bir yer bulmayı, uçağı oraya indirip yaya olarak araştırma yapmayı kararlaştırdık. Bu basamak basamak bayırlar ara sıra yayılmış yıkıntılarla kaplı olmasına karşın alçak uçuş sırasında inişe uygun bolca yer olduğunu gördük. Uçuşumuzun yüksek sıradağların üzerinden ve kampa doğru olduğunu aklımızda tutarak, Geçide en yakın olanı seçtik ve öğlen aşağı yukarı saat 12.30'da engellerden yoksun, hızlı ve güzel bir kalkışa uygun, pürüzsüz, sert kardan bir düz inmeyi başardık. Bu kadar kısa bir süre için ve yüksek rüzgarların olmadığı bir seviyede uçağı kar yağınları ile korumak gereksiz görünüyordu. Bu yüzden sadece iniş kızaklarını emniyet yerleştirmek ve mekanizmanın tüm can alıcı parçalarını doğa karşı korumakla yetindik. Yaya yapacağımız yolculuk için kalın uçuş kürklerimizi çıkardık ve yanımıza cep pusulası, fotoğraf makinesi, hafif yiyecekler, çok miktarda defter ve kağıt, jeolog çekici ve keskisi, örnek torbaları, tırmanma ipi kangalı ve yedek pilleriyle birlikte kuvvetli elektrik lambalarından oluşan küçük yükümüzü aldık. Bu malzeme, keza iniş yaparsak yer fotoğrafları çeker, resimler ve topografik çizimler yapar ve çıplak sırtlardan, yeryüzüne fırlamış kayalardan, dağ mağaralarından taş örneği toplarız diye uçağa konmuştu. Neyse ki içine girmemiz gerekebilecek labirentlerde yolumuzu işaretlemek için yanımıza yırtıp boş bir örnek torbasının içine doldurabileceğimiz ve lüzum gördükçe yere bırakabileceğimiz kadar fazladan kağıt getirmiştik. Buna alışıldık taş çanpma yöntemi yerine iş bu hızlı ve kolay yöntemi kullanılmasına izin verecek kadar dingin havası olan mağara sistemleri bulma ihtimalle karşı yapmıştık. Menevişlenen batı göğünde bir hayal gibi beliren müthiş doğru kabuk kabuk olmuş karın üzerinden dikkatle yokuş aşağı inerken, dört saat önce o anlaşılmaz daha geçidine yaklaştığımızda hissettiğimiz kadar güçlü bir mucize ile karşılaşma duyuyorduk. Doğru, engel doruklarının gizlediği inanılmaz gizemle görsel bakımdan aşinalık kazanmıştık. Yine de belki milyonlarca yıl önce daha bilinen hiçbir insan ırkı mevcut değilken, bu ezeli duvarları diken zeki varlıkların arasına girmek düşüncesi, yaptığı kozmik anormalliklerin çağrışımları bakımından daha az dehşetli ya da gizli bir korkunçlukta değildi. Bu yüksek rakımda havanın inceliği hareketlerimizi her zamankinden biraz daha güçleştirse de, Damford ve ben kendimizi gayet iyi dayanır bulduk ve payımıza düşecek hemen ne dişi yapabileceğimizi hissettik. Karla aynı seviyeye ininceye kadar aşınmış biçimsiz harabeye ulaşmamız sadece birkaç adım aldı. 50-60 metre ötede devasa 5 uçlu çizgileri hala tam duran ve 3 metrelik düzensiz bir yüksekliğe ulaşan çatısız büyük bir sur vardı. Ona hedef belirledik ve nihayet surun hava şartlarının hışmına uğramış harçsız taş bloklarına dokunduğumuz vakit, normalde bizim türümüze kapalı olan unutulmuş çağlarla aramızda benzeri görülmedik ve bir bakıma neredeyse kafirce sayılabilecek bir bağlantı kurduğumuzu duyumsadık. Bir uçtan diğerine belki de yüz metre boyundaki bu sur, Yıldız şekilliydi ve yüzeyde ortalama 1.8 x 2.4 metre ölçüsünde düzensiz boyutlarda Jurasik kum taşı bloklardan inşa edilmişti. Yıldızın uçlarında iç açıları boyunca dizilmiş, oldukça simetrik şekilde aralarında boşluk bırakılmış, yaklaşık 1 metre 20 santim genişliğinde, ve bir buçuk metre yüksekliğinde kemerli mazgal delikleri ya da pencereler yer alıyordu. Kaideleri buzlu yüzeyden hemen hemen bir metre yirmi santim yükseklikteydi. İçlerine baktığımızda duvarların tam bir buçuk metre kalınlığında olduğunu, içeride kalan kısımlarının bulunmadığını ve iç duvarların üzerinde şeritler halinde kabartmaların. Ya da yarım kabartmaların izlerini görebildik. Bu surun ve benzerlerinin üzerinden alçak uçuş yaparken zaten önceden tahmin ettiğimiz gerçeklerdi bunlar. Gerçi hastan daha aşağı kısımlarda mevcut olmasına rağmen, böyle şeylerin izi bu noktadaki derin kar ve buz tabakası tarafından fark edilmez hale getirilmişti. Pencerelerin birinden sürünerek girdik ve neredeyse silinip gitmiş duvar desenlerini umutsuzca çözmeye çalıştık. Ama buzlu zemine dokunmaya kalkmadık. Kente alışma uçuşlarımız şehirdeki binaların çoğunun bundan daha az buza gömülmüş olduğunu göstermişti. Hala çatısı olan yapılardan birine girersek belki de asıl yer seviyesine inen tamamen buzdan yoksun iç kısımlar bulabilirdik. Suru terk etmeden önce özenle fotoğrafladık ve harçsız taş işçiliğini tam bir hayranlık içinde inceledik. Pavodin'in de yanımızda olmadığını ayıplandık. Çünkü onun mühendislik bilgisi, böyle görkemli blokların, şehrin ve baroşlarının kurulduğu o akla sığmayacak denli eski zamanlarda nasıl üst üste konulduğu konusunda bize ışık tutabilirdi. Fonda göğe doğru uzanan durukların arasında rüzgar yükseklerde boş yere vahşice çığlıklar atarken asıl şehre yaptığımız bir kilometrelik inişimiz en küçük detayı bile daima aklıma kazınmış kalacak şeylerden biriydi. Ben ve Danford dışındaki insanlar böyle optik ebekleri sadece karabasanlarda tasavvur edebilirlerdi. Batının çalkantılı buharlarıyla aramızda, karataştan kulelerin o habis karmaşası uzanıyordu. Acayip ve inanılmaz biçimleri her yeni bakış açısında bizi yeniden büyülüyordu. Sağlam kayalardan bir seraptı bu ve eğer fotoğraflar olmasaydı, böyle bir şeyin var olabileceğinden hala kuşku duyardım. Genelde taş işçiliği, incelediğimiz surun kiyle aynıydı. Ama şehrin içindeki örneklerinde aldığı şatapatlı şekiller bütün tariflerin ötesindeydi. Resimler bile bu yeri sonsuz çeşitliliğinin, doğal olmayan büyüklüğünün ve mutlak yabancı egzotizminin sadece bir ya da iki evresini gösteriyor. Ökledin bile isim veremeyeceği geometrik biçimler vardı. Her dereceden düzensizlikle ve kesilmiş koniler, her tür kışkırtıcı orantısızlıkta taraçalar, tuhaf soğanımsız şişkinlikleri olan bacalar, garip gruplar halinde bulunan kırık sütunlar, çılgın bir groteslikle beş uçlu ya da beş çıkıntılı düzenlemeler, yaklaştıkça buz tabakasının bazı şeffaf kısımların altını görebildik ve delice serpiştirilmiş binaları değişik yüksekliklerde birbirine bağlayan boru şekilli taş köprülerin farkına vardık. Burada düzgün cadde namına hiçbir şey yoktu ve tek geniş, açık şerit iki kilometre solda tarihi ırmağın şüphesiz şehrin içinden dağlara doğru çağladığı yerdeydi. Dürübünlerimiz dışarıda, neredeyse silinmiş yataş şeritler halinde yorultuların ve nokta kümelerinin sayıca fazla olduğunu gösterdi. Ve çatılarla kulelerin tepesinin büyük kısmının yok olmuş olmasına rağmen, şehrin bir zamanlar neye benzediğini neredeyse hayal edebildik. Sağlam haliyle şehir, kıvrımlı, daracık yolların ve ara sokakların grafit bir karışımıydı. Sokakların hepsi de derin kanyonlardı. Bazıları üzerlerinde asılı duran taşlar ve kemerli köprüler sayesinde tünellerden biraz daha iyi durumdaydılar. Şehir şimdi önümüzde uzanırken, kuzey ucuna doğru kırmızımsı, alçak kutu böyle güneşin ışımaya çaba gösterdiği, batıya doğru bir sise sırtını vermiş bir düş fantezisi gibi belirmişti ve güneş bir an için daha yoğunca bir engelle karşılaşıp da manzarayı geçici bir gölgenin içine soktuğunda, efekt asla anlatmayı beceremeyeceğin ince bir tehdit ediciliğe bürünüyordu. Şehre inişimizin son safhası alışılmadık derecede dik ve sarptı. Meyilin değiştiği uçtaki bir kaya çıkıntısı, bize burada bir zamanlar yapay bir taraçanın var olduğunu düşündürdü. Buzlanmanın altında bir takım basamaklar ya da onlara karşılık gelen bir şeyler olduğuna inanıyorduk. Nihayet şehrin ta kendisine girdik. Devrilmiş taşların üzerinden tırmanıyor ve her yeri saran çöküntünün ve çiçek bozuğu duvarların insanı cüceleştiren yüksekliği ve zulmedici yakınlığı karşısında eziliyorduk. Hislerimiz gene öyle bir hal almıştı ki, Kendimizi bu derece kontrol edebilmemize şaşırıyordum. Downford basbayağı diken üstündeydi ve kamptaki dehşet hakkında konu dışı diksindirici spekülasyonlar yapmaya başlamıştı. Bu kabustan çıkma hastalıkla antik arabelerin birçok niteliğinin bize dayattığı kesin sonuçları paylaşmak zorunda kaldığım için daha da içerlemiştim. Spekülasyonlar onun hayal gücünü de etkiliyordu. Örneğin bir yerde, molozların saçılmış olduğu bir ara sokağın keskin bir köşeyi döndüğü noktada, hoşuna gitmeyen yer işaretlerinin silik izlerini gördüğünde ısrar ediyordu. Bir başka yerde de belirsiz bir kaynaktan gelen Habib, hayali bir ses dinlemek için durakladı. Dağ mağaralarındaki rüzgarın sesinden farklı olmayan, boğuk bir müzikal ıslık sesi olduğunu söyledi. Etrafımızı saran mimarinin ve birkaç ayırt edilebilir duvar resminin, arabesklerin sürekli beş köşeliliği, elinden kaçamadığımız, uğursuzca, ölgün bir çağrışımı vardı ve bize bu kutsanmamış yeri dikmiş ve içinde hayat sürmüş olan ilkel varlıklarla ilgili bilinçaltında korkunç bir kesinliği işaret ediyordu. Bununla birlikte bilimsel ve macera perest ruhumuz tamamen ölmemişti. Ve taş yapılarda mevcut bulunan tüm değişik kaya tiplerinden örnekler alma işimizi mekanik bir şekilde icra ediyorduk. Bu yerin yaşına dair iyi neticelere varabilmek için oldukça kapsamlı bir koleksiyon toplamayı amaçlıyorduk. Büyük dış duvardaki hiçbir şey, jurastik, ve Komakiyen dönemlerinden daha sonra geliyor gözükmüyordu. Ve bu yerdeki tek bir taş parçası bile üst Neojen çağından daha yeni değildi. Tam bir kesinlik içinde en azından 500 bin yıl önce ve kuvvetli bir olasılıkla daha uzun süre hüküm sürmüş ölümün içinde dolaşıyorduk. Bu taşların gölgeli diye avaca karanlığın labirentinde ilerlerken uygun olan tüm açıklıklarda duruyor, içlerini ve giriş ihtimallerini araştırıyorduk. Bazıları uzanamayacağımız yerlerdeydi, bir kısmı da tepedeki surlar gibi çatısız ve çıplak, buzla kaplı harabelere çıkıyordu. Birisi gayet geniş ve davetkar görünmesine rağmen görünürdü dipsiz, ve inişim mümkün olmayan bir uçuruma açılıyordu. Ara sıra sağlam kalmış bir kefengin artık taşa dönmüş ahşabını inceleme fırsatı buluyorduk. Ve hala görülebilir damar düzenindeki düşsel eskiliği bizi etkiliyordu. Bu şeyler ikinci zamana ait çıplak tohumlardan ve kozalaklı ağaçlardan, özellikle de tebeşir dönemine ait çiçek açmayan tohum bitkilerinden, Yelpaze palmiyelerinden ve açıkça üçüncü zamandan kaldığı belli olan erken kapalı tohumlardan geliyordu. Üst neojen çağından daha yeni tarihli tek bir şey bile yoktu. Kenarları garip ve çoktan kaybolmuş menteşeler izlerini taşıyan bu kepenklerin kullanımı yerine göre değişiyordu. Kimi derin kapı boşlukların içinde, kimi de dışındaydı. Yerlerine sıkıştırılmışlar. Öylece eski ve belki de madeni olan fikstür ve çengellerinin paslanmasından kurtulmuşlardı. Bir süre sonra zarar görmemiş bir yükseltinin muazzam, beş kenarlı konisinin bel verdiği bir yerde bir sıra pencereye denk geldik. Bu pencereler zemini taş döşeli, büyük, iyi korunmuş bir odaya açılıyordu ama bir ip kullanmadan inilmeyecek kadar yüksekti yanımızda ip vardı. Ama özellikle kalbi yoran bu seyrek pilotu havasında zorunlu kalmadığımız sürece bu 6 metrelik inişle uğraşmayı istemiyorduk. Bu, bu devasa oda belki bir salon, belki de bir toplantı yeriydi. Ve elektrik fenerlerimiz duvar boyunca geniş, yatay şeritler halinde dizilmiş, eşit genişlikte geleneksel arabesklerle birbirinden ayrılmış keskin haklı, belirgin ve potansiyel olarak insanı irkilten kabartmaları aydınlattı. Bu noktayı iyice aklımıza koyduk. Eğer içeriye daha kolayca bir giriş bulmazsak, burayı kullanacaktık. Gerçi sonunda, tam aradığımız giriş çıktı önümüze. Neredeyse iki metre genişliğinde ve üç metre yüksekliğinde, bir dar sokağa buzluğun şu anki seviyesinden bir buçuk metre yüksekte geçen bir köprünün ucuna işaret eden bir kemerli kapı. Bu kemerli kapılar tabii ki üst katların zeminleriyle aynı seviyedeydiler ve bu örnekte zeminlerden birisi hala sağlamdı. Böylelikle erişilebilen bina solumuzda batıya bakan bir dizi dörtgen taraçıdan oluşuyordu. Diğer kemerli geçidin ağzını açtığı, sokağın karşısında penceri bir olmayan, açıklığın 3 metre yüksekliğinde ilginç bir çıkıntı bulunan yıpranmış bir silindir duruyordu. İçerisiz, felik karanlıktı ve kemerli kapı sınırsız boşlukta dolu bir kuyuya açılıyor gibiydi. Yığılmış molozlar solda kalan geniş binaya giriş iki kat kolaylaştırdı. Yine de bu uzun zamandır beklediğimiz şansı değerlendirmeden önce bir an için tereddüt ettik. Çünkü bu arkayık sır içine girmiş olsak da doğası gittikçe daha iğrenç şekilde açıklık kazanan olağanüstü eski alemin, bu tam ve sağlam kalan binası içinde yol almamız ve yeni bir azim gerektiriyordu. Bununla birlikte sonunda içeriye daldık ve açık duran kapı boşluğuna doğru yıkıntıların üzerinden tırmanmaya giriştik. İlerimizdeki zemin, koca kayağın taşla yafalardan meydana gelmişti ve kabartmalı duvarları olan uzun, yüksek bir koridorun çıkışını teşkil ediyormuş gibi görünüyordu. Bu koridordan birçok kemerli iç geçinin dallandığını gözlemleyip, içerideki odaların olası karmaşıklığını kavrayınca, Kağıt bırakarak yol işaretleme sistemi için kolları sıvıvama vaktinin geldiğine kanaat getirdik. Şu ana kadar pusulalarımız, ardımızda kalan kulelerin arasından görünen sıra dağları attığımız çabucak bakışlarla birlikte yolumuzu kaybetmemizi önlemek için yeterli olmuştu. Ama buradan itibaren bunun yerine yapay bir yöntem gerekecekti. Dolayısıyla yanımızdaki fazla kağıtları uygun boyda parçalar halinde yırttık ve taşıması Dampur'da düşen bir torbaya doldurduk. Güvenlik el verdiğince tutundu kullanmaya hazırlandık. Bu yöntem belki de biz yolumuzu şaşırtmaktan alıkoyacaktı. Çünkü ezedi taş yapının içinde güçlü bir hava akımı yok gibi görünüyordu. Eğer ileride hava akımına rastlarsak ya da kağıt stoğumuz tükenecek olursa usandırıcılığına ve yavaşlığına karşın daha emin olan taş çentme yöntemine başvuracaktık. Ne kadar kapsamlı bir mekanı açtığımızı önceden tahmin etmek mümkün değildi. Çeşitli binaların yakın ve sık bağlantıları öyle gösteriyordu ki yerel çöküntüler ve jeolojik çatlaklar hariç bu seviyesin altında kalan köprülerden karşıya geçebilirdik. Çünkü bu devasa yapıların içinde pek az buzlanma vardı. Neredeyse buzun şeffaf olduğu her yerden, buzun altına gömülmüş ve sanki şehir buzul katmanı takip tüm zaman boyunca kristalleştirsin diye, o tek düz halde bırakılmışçasına kefenkleri sımsıkı örtülmüş pencereler görülüyordu. Gerçekten de bu yer birdenbire gelen bir afet, ya da yavaş yavaş çürümeyle alt edilmiş değil de, sanki belirsiz geçmiş çağlarda kasten kapatılmış ve terk edilmiş gibi bir tuhaf hisseni bırakıyordu insanda. Buzların gelişi öngörülmüş ve atsız halk topluca daha az kötü bir kadere mahkum bir ikametgahı çekilmek için göçme etmişti. Buz örtüsünün oluşumu ile ilgili kesin fizyografik koşullar, bu noktada ilerideki bir çözümü beklemek zorundaydı. Ezen, övüten bir sürükleniş olmadığı besbelli ortadaydı. Bunun sorumlusu belki birikmiş karların basıncıydı, ya da nehrin taşması, hatta belki de büyük dağlardaki tarihi bir buzul barajının yıkılması, şu an gözlemlediğimiz istisnai durumu yaratmaya yardımcı olmuştu. İngerem, bu yerle bağlantılı hiçbir şey tasavvur edemiyordu. Milyonlarca yıldır ölü taş duvarların karanlık labirentlerinde, çok ama çok uzun bir zamandan sonra ilk defa insanoğlunun ayak sesleriyle çınlayan, Eski nizemlerin bu iğrenç ilimde yaptığımız gezintinin ayrıntılarıyla anlatılması sıkıcı olacaktır elbette. Bu tüm duvarlarda bulunan oymaların incelenmesi ortaya çıkardığı korkunç dram yüzünden özellikle doğru. Bu oymaların flash kullanarak çektiğimiz fotoğrafları şu anda açıklamaya çalıştığımız gerçekleri kanıtlamada çok işe yarayacaktır. Yanımızda daha fazla film bulunmamasına ne kadar hayıflansa kazdır. Böylece, bütün filmlerimizi tükettikten sonra, gözümüze çarpan bazı özellikleri defterimize kabaca çizdik. İçine girdiğimiz bina çok büyük ve ince ince işlenmiş bir binaydı. İsimsiz jeolojik geçmişin mimarisi konusunda bizi oldukça fikir verdi. İç bölmeler... Dış duvarlar kadar kalın değildi ama alt kısımları çok iyi korunmuştu. Tüm yapı zemin seviyesinde tuhaf bir şekilde düzensiz farklar içeren bir karmaşıklıktaydı ve ardımızda bıraktığımız kağıt parçaları olmasaydı daha başlangıçta kaybolmuş olurduk. Her şeyden önce daha fazla açılmış olan üst tarafları keşfetmeye karar verdik ve debirende 30 metre kadar yukarı, en üstteki karla dolu, harap odaların kutup göğüne açıldığı yere tırmandık. Tırmanışı enine yivdi. Dik taş rampalardan ya da her tarafı merdiven hizmeti gören eğimli düzlemlerden yararlanarak gerçekleştirdik. Beş köşeli yıldızlardan, üçgenlere, ve mükemmel küplere kadar akla gelebilecek her şekil ve oranlarda odalarda dolaştık. Daha geniş birçok oda olmasına karşın genel olarak tavanlarının ortalama 9 metreye 9 metre yüksekliklerinin de 6 metre olduğu rahatça söylenebilirdi. Üst kısımları ve buz seviyesini dikkatle inceledikten sonra kat kat aşağıya, Buzun altında kalan yere indik ve kendimizi bu binanın dışında, sonsuza uzanan birbirine bağlı odalar ve geçitlerden oluşan bir labirentte bulduk. Çevremizdeki her şeyin dev boyutlarda oluşu insanı eziyordu. Bu korkunç, eski duvarların hatlarında, boyutlarında, orantılarında, süslemelerinde ve mimarisindeki farklarda... Belli belirsiz ama son derece insanlık dışı bir şeyler vardı. Çok geçmeden oymaların bu anormal kentin milyonlarca yıllık bir kent olduğunu ortaya çıkardığını anladık. Koca koca taş kütlelerinin anormal bir şekilde dengeye getirilip ayarlanmasının altında yatan mühendislik ilkelerini anlayamamış olsak da, Kemerlerin işlevine fazlasıyla bel bağlamış olduğu açıkça belliydi İçine girdiğimiz odalarda taşınabilir hiçbir eşya yoktu. Bu durum, kentin bir direk terk edilmiş olduğu yönündeki kanımızı pekiştiriyordu. Asıl süsleme öğesi, neredeyse genel bir nitelik kazanmış olan duvar oymalarıydı. Bu oymalar, aralarında geometrik süslemelerle dolu aynı genişlikte, başka şeritlerle döşemeten tavana kadar dizilmiş birer metrelik yatay şeritler halinde uzanıyordu. Bu düzenleme kurulunun istisnaları yok değildi ama asıl olan bu tür düzenlemeydi. Yine de geometrik desenlerle süzdü şeritlerden biri içerisinde gömülmüş tuhaf desenli nokta gruplarını içeren, Kabartma tabletlere rastlanıyordu yer yer. Tekniğin insan ırkının bilinen sanat akımlarına tamamen yabancı olmasına karşın son derece olgunlaşmış ve ileri bir estetik düzeye ulaşmış olduğunu çok geçmeden gördük. Bugüne kadar gördüğüm hiçbir oyma zarafet bakımından bunların eline su dökemezdi. Oymaların olağanüstü büyüklüğüne karşın bitki ve hayvan yaşamının en ufak ayrıntıları şaşırtıcı ustalıkla işlenmişti. Geleneksel desenler ise karmaşıkları birer harikaydılar. Geometrik süsler matematiğin ilkelerinden büyük oranda yararlanıldığını gösteriyordu. Ve beş sayısını temel alan anlaşılmaz simetrik eğrilerden, ...ve köşelerden oluşuyordu. Resimli şeritler oldukça biçimci bir geleneği izliyordu... ...ve kendine az puah bir perspektifi vardı. Ama araya giren uzun jeolojik dönemlere karşı... ...yine de biz derinden etkileyen bir sanat gücüne sahipti. Tasarım yöntemleri iki boyutlu kesit alanlarının... ...benzersiz bir şekilde yan yana getirilmesi esasına dayanıyor ve eskinin bilinen hiçbir ırkın sahip olmadığı bir analitik psikolojiyi dışa vuruyordu. Müzelerimizde sergilenmekte olan hiçbir sanat akımıyla karşılaştırmaya kalkışmanın yararı yok. Çektiğimiz fotoğrafları görenler en yakın benzerliği muhtemelen en cüretkar turistlerin bazı acayip fikirlerinde bulacaklardır geometrik süslemelerinin oyma yaprakları derinliği aşınmamış duvarlarda iki buçuk santimetre ile 5 santimetre arasında değişen çizgilerden oluşuyordu bilinmeyen çok eski bir dildeki yazılar olması muhtemel nokta grupların içeren taddetlerin derinliği 4 santim kadardı noktalarsa bir santim kadar daha derindi. Resim şeritleri zeminleri duvar yüzeyinden 5 santim kadar çukur olan havşalı alçak rölyefler şeklindeydi. Aradan geçen çok uzun yıllar boya namını ne varsa bozup dökmüş olsa da bazılarında daha önce renkli olduklarını gösteren izler görtebiliyordu. İnsan bu mükemmel tekniği inceledikçe hayranlığı artıyordu. Sanatçıların kurallara sıkı sıkıya bağlılıklarının ardında ayrıntılı ve titiz gözlem yapma yetenekleriyle çizgi çizmedeki ustalıkları görebiliyordu. Ve kuralların kendisi elbette resmedilen her nesnenin gerçek özünü ve en önemli farklılıklarını simgelemeye ve vurgulamaya hizmet ediyordu farkına varabildiklerimizin dışında bizim algılayamadığımız başka mükemmelliklerin de bulunduğunu hissediyorduk. Şurada burada görülen bazı üslup izleri, ancak daha farklı bir aklı, daha yetkin ve daha farklı duygu organlarının anlandırabileceği gizli sembol ve dürtülerin belli belirsiz ipuçlarını veriyordu. Oymaların konusu yaşamlarının çoktan yok olmuş dönemleriyle ilgiliydi ve tarihlerinin büyük bir bölümünü kapsıyordu. Oymaları bizim için bu kadar aydınlatıcı kılan fotoğraflarını ve elde çizilen kopyalarını her şeyin üstünde tutmamıza yol açan büyük bir şans eseri olarak bizim de çok işimize yarayan şey, bu ilkel ırkın tarihe tutku derecesinde düşkün olmasıydı. Bazı odalardaki haritalar, astronomi çizergeleri ve daha başka büyük ölçekli bilimsel çizimler bu odaların hakim süsleme tarzını değiştiriyordu. Bu çizimler resimli frezlerden ve oda duvarlarının alt bölümlerindeki süslemelerden çıkardığımız sonuçları hiç kuşkuya yer bırakmayacak şekilde doğruluyordu. Ortaya çıkan gerçeklere üstü kapalı bir şekilde dokunurken, Anlattıklarımın bana inananları uyarmak yerinde onların meraklarını kamçılamamasını ummaktan başka elimden bir şey gelmiyor. İnsanların cesaretini kırmak amacıyla yaptığım uyarıların onlardan birini bu ölüm ve dehşet ilkesine çekmesi çok trajik olurdu. Bu oymalı duvarları yüksek pencereler ve üç buçuk metre yüksekliğinde masif kapılar kesiyordu. Kapıların ve pencerelerin bazılarında asıl kapı ve pencerelerin özenle işlenip parlatılmış, taşlaşmış tahtalardan bulunduğu görülüyordu. Bütün metal kısımlar çoktan yok olmuştu. Ama kapılarından bazıları yerlerinde duruyordu ve bir odadan diğerine geçerken onları zorlayıp açmamız gerekiyordu. Tuhaf, saydam camları olan elips biçimli pencere çerçeveleri, az sayıda da olsa şurada burada kalmıştı. Ayrıca duvarların içinde çok sayıda kocaman uyuklar vardı. Bunların çoğu boştu. Ama bazılarında yeşil sabun taşından oyulmuş kırık ya da götürülmeye değer bulunmamış garip şeyler vardı. Diğer deliklerin ısıtma, aydınlatma gibi çoktan kayıplara karışmış mekanik tesisata ilişkin olduğuna hiç kuşku yoktu. Tavanlar genellikle süzsüzdü Ama zaman zaman çoğu artık düşmüş olan yeşil sabun taşı ve daha başka türden fayans kakılmış olanlara da rastlanıyordu. Zeminlerde sadece taş işçiliği ağırlıklı olmakla birlikte, bu tür fayanslarla döşenmiş zeminler de vardı. Söylediğim gibi ortada mobilya ya da taşınabilir hiçbir eşya yoktu. Ama oymalar bu mezarı andıran, yankılı odaları bir zamanlar dolduran tuhaf haygıtlar hakkında yeterince açık bir fikir veriyordu. Buz tabakasının üzerinde kalan odaların zeminleri genellikle kalın bir moloz ve döküntü yığınıyla kaplıydı. Ama aşağı doğru indikçe döküntülerin miktarı azalıyordu. Alt kattaki bazı oda ve koridorlarda kumla karışık bir tozdan ve eski kabuklardan fazlası bulunmazken, bazı bölgelerin daha yeni süpürdük temizlenmişçesine tekinsiz bir havaları vardı. Duvarların yarıldığı ya da göçtüğü yerlerde alt kattaki odaların da üst kattakiler kadar çer dolu olduğunu söylemeye gerek bile yok. Uçaktan gördüğümüz diğer binalarda olduğu gibi burada da tam ortada bundan bir avlu iç mekanları bütün karanlıkta kalmaktan kurtarıyordu. Bu yüzden üst katlardayken Oymaların ayrıntılarını incelemek dışında, elektrik fenerlerimizi nadiren kullanmak zorunda kaldık. Ama buz örtüsünün altında, alaca karanlık koyulaşıyor ve bir labirente andıran alt katların büyük bir bölümünü zifir bir karanlığa gömülüyordu. Milyonlarca yıldır sessiz olan bu insanlık dışı duvarların labirentlerinde ilerlerken, Aklımıza hücum eden düşünceler ve hissettiğimiz duygularla ilgili eksik de olsa bir fikir bilmek için kararsız ruhsal durumlar, anılar ve izlenimlerin son derece şaşırtıcı bir karmaşasını göz önüne getirmek gerekir. Bu yerin sadece korkunç eskiliği ve mutlak ıssızlığı bile duyarlı bir insanı bunu yeterdi. Buna bir de kampta gördüğümüz açıklanamaz dehşet ve bizi çevreleyen duvarlardaki korkunç oymalardan çıkardığımız sonuçları ekleyin. Oymaların hiçbir yanlış yorumlamaya yer bırakmayacak kadar iyi durumda bulunduğu bir kestine geldiğimiz an, kısa bir inceleme iğrenç hakikati anlamamıza yetti. Milyonlarca yıl önce, İnsanın ataları henüz ilkel memetlerken ve kocaman dinozorlar Avrupa ve Asya'nın tropik bozkırlarında dolaşırken, bu korkunç ölü kenti inşa eden ve içinde yaşayan varlıkların ne şeyler olduğu hakkında aklımızı esirgeyecek hiçbir kuşkuya yer kalmamıştı. Daha öncedir umutsuz bir alternatife sarılarak, her tarafta görülen beş köşeli motifin tıpkı Girit'teki Minos uygarlığının kutsal boğayı, Mısırlıların bok böceğini, Romalıların kurdu ve kartalı gibi çeşitli vahşi kabiliyelerin seçilmiş bir totem hayvanını yüceltmeleri gibi sadece beş köşeliği çok açık bir şekilde somutlaştırılan doğal bir arkeen nesnenin kültürel, ya da dinsel olarak mücadeledilmesi olduğu fikrinde ısrar etmiştik. Şimdi artık vericik sığınamızdan yoksun kalmış ve bu sayfaların okurlarının çok uzaktan tahmin ettikleri akla zarar gerçeklikle yüzleşmek zorunda kalmıştık. Şu anda bir de yazıya geçirmeye pek dayanacak gibi değilim. Ama kim bilir belki de bunu yapmam gerekmez. insanın içini korkuyla dolduran bu duvarları dinozorlar çağında yükselten ve içinde yaşayan şeyler elbette dinozorlar değil. Çok daha fena şeylerdi. Önemsiz yaratıklar olan dinozorlar yeni ve neredeyse beyinsizdiler. Oysa kendi inşa edenler akıllı ve eskiydiler. Ve neredeyse milyarlarca yıl önce kayalar, dünya üzerindeki yaşamın hücre düzeyini aşmadığı bir dönemdeki kayalar, dünya üzerinde gerçek yaşam başlamadan önceki kayalar üzerinde bir takım izler bırakmışlardı. Onlar bu yaşamın yaratıcıları ve köleleştiricileriydiler ve pınakotik el yazmalarıyla Necronomikonun korkuyu da ima ettiği eski korkunç efsanelerin kaynağı olduklarına hiç şüphe yoktu. Onlar dünyanın henüz genç bir gezegen olduğu dönemde yıldızlardan süzülerek gelen, tözlerini yabancı bir evrimin biçimlendirdiği ve güçleri bu gezegenin yetiştirdiği her şeyden üstün varlıklar olan yüce eskilerdi daha evvelki gün onların milyonlarca yıllık fosilleşmiş parçalarına bakmış olduğumuzu, zavallı deytli arkadaşlarınızsa onların eksiksiz bedenlerini görmüş olduklarını düşünmek, insanlık öncesi yaşamın bu korkunç evresi hakkında öğrendiklerimizi sırasıyla anlatmam elbette olanaklı değil. ortaya çıkardığımız bazı gerçeklerin yarattığı sarsıntı yüzünden kendimizi toparlamamız uzunca bir süre aldı ve sistemli bir araştırmaya başladığımızda saat öğleden sonra tam üçtü. İçine girdiğimiz binanın duvarlarındaki uymalar, jeolojik, biyolojik ve astronomik özelliklerine bakılırsa oldukça yakın tarihliydi. Ve buz tabakasındaki altındaki köprülerden geçtiğimiz daha eski binalardaki oymalara göre dekadan denilebilecek bir sanat temsil ediyordu. Yekpare taştan yontulmuş bir bina 40 belki de 50 milyon yıl önce yapılmışa benziyordu. Ve sanatsal değeri bir tek istisna ile gördüğümüz her şeyi geride bırakan yarım kabartmaları vardı. Bu istisnanın incelediğimiz en eski yapı olduğundan hiç kuşkuya düştüğümüz olmadı. Yakında halka sunulacak olan fotoğrafların desteği olmasaydı, deri diye akıl hastanesine kapatılmak korkusuyla bulduğum şeyleri ve bunlardan çıkardığım sonuçları anlatmaya çekinirdim. Bu bölük pörçük öykünün ilk bölümleri, yıldız başlı varlıkların dünyaya gelmeden önce, Başka gezegenlerde, başka galaksilerde ve başka evrenlerdeki yaşamına ilişkin bölümler elbette bu varlıkların kendi fantastik mitolojileri olarak yorumlanabilir kolaylıkla. Ama bazı bölümler, matematiğin ve astrofiziğin en son bulgularını öyle de benzeyen resim ve çizimler içeriyordu ki, doğrusu ve düşüneceğimi bilmiyorum. En iyisi bırakalım da, yayınlayacağım resimleri görenler karar versin. Doğal olarak önümüze çıkan herhangi bir oyma grubu öykünün küçük bir bölümünden fazlasını anlatıyordu ne de öykünün çeşitli evlerine sırasıyla rastladık. Büyük odalardan bazıları içlerindeki resimler bakımından bağımsız bir birimken, bazen de bir öykü, bir dizi, Oda ve koridorda sürüp gidiyordu. Harita ve şamaların en iyileri, belki eski toprak seviyesinin de altında bulunan korkunç bir uçurumun, bir tür eğitim merkezi olduğundan kuşku duyulmayacak yaklaşık 18 metre yüksekliğinde, kenar uzunluğu 60 metre olan kare şeklinde bir mağaranın duvarlarında bulunuyordu aynı konunun çeşitli oda ve binalarda insanın sinirlerine dokunacak kadar tekrarlandığı görülüyordu. Bazı olaylar ve tarihlerin belirli bölümleri, bu binalarda oturanların ya da dekoratörlerin en gözde konuları olmalıydı. Ama bazen aynı izleyin değişik anlatımları, tartışmalı konuların açıklığa kavuşturulmasında, ve aradaki boşlukların doldurulmasında işe yarıyordu. Bu kadar kısa bir sürede, bu kadar çok sonuca ulaşabilmiş olmamıza hala şaşarım. Elbette, biz şu anda bile sadece ana hatları anlayabilmiş durumdayız ve anladıklarımızın çoğuna da çektiğimiz fotoğrafları ve yaptığımız çizimleri daha sonra incelediğimizde ulaştık. Dunford'ın şu anda içinde bulunduğu ruhsal çöküntünün nedeni bu son incelemelerin etkileri, canlanan anılar, Dunford'ın genel duyarlılığını etkileyen belirsiz izlenimler ve bir an için gördüğümüz, özünü benim de kavrayamadığım o son dehşet sahnesi olabilir. Ama bu incelemeyi yapmak zorundaydık. Çünkü yeterince bilgiye ulaşmadan bir uyarıda bulunamazdık. Bu uyarının yapılması ise son derece gerekliydi. karışık zamanların bilinmeyen Antarktik dünyasında hala varlığını sürdüren bazı etkiler ve yabancı doğal yasalar daha fazla keşif yapılmasının önüne geçilmesini zorunlu kılmaktadır. Öykünün tamamı çözülebildiği kadarıyla yakın bir zamanda Miskotonik Üniversitesi'nin resmi bülteninde yayınlanacaktır. Ben burada sadece en önemli noktaları, o da konudan konuya atlayarak değinmekle yetineceğim. Efsane ya da her neyse der, oymalar yıldız başlı şeylerin yeni doğmakta olan yaşamın henüz başlamadığı dünyaya kozmik uzaydan gelişlerini anlatıyordu. Bunlar öyle anlaşılıyor ki, zarımsı kocaman kanatlarıyla yıldızlar arası boşluğu dolduran esiri geçebiliyorlardı. Bu antiketeye meraklı bir meslektaşımın uzun zaman önce tepe üzerindeki garip yaratıklara ilişkin anlattığı öyküyü garip bir şekilde destekliyordu. Bu yaratıklar oldukça uzun süre altında yaşamış, fantastik kentler kurmuş, bilinmeyen bir enerji ilkesinden yararlanan, son derece karmaşık silahlarıyla isimsiz düşmanlarına karşı korkunç bir savaşa girişmişlerdi. En yaygın ve gelişmiş biçimlerin ancak gerektiğinde kullanıyor da bilimlerinin ve makine bilgilerinin bugünkü insan bilgilerini fersah fersah açtığı çok açıktı. Bazı oymalar, diğer gezegenlerde makineleşmiş bir evreden geçtiklerini ama olumsuz manevi sonuçları görünce vazgeçtiklerini aklı getiriyordu. Organizmaların olağanüstü dayanıklılığı ve doğal gereksinimlerinin basitliği imar edilmiş ürünler olmadan ve zaman zaman doğa güçlerine karşı koruma dışında giysilere bile gereksinim duymadan yüksek bir yayda da yaşamalarını mümkün kılmıştı. Dünyadaki yaşamı başlangıçta beslenme amacıyla sonra daha başka amaçlarla altında yaratmışlardı. Evrensel düşmanlarının yok edilmesinden sonra sıra daha ayrıntılı deneylere gelmişti. Aynı şey diğer gezegenlerde de yapmışlardı. Sadece gerekli yiyecekleri üretmekle kalmamış, dokularını hipnotik etki altında her türden geçici organlara dönüştürebilen ve böylece topluluğun ağır işlerini yapan ideal köleler durumundaki bazı çok hücreli protoplazmik kütleler de üretmişlerdi. Bu koyu kıvamlı kütlelerin Abdülhal Hazret'in korkunç nekronomi konunda üstü kapalı bir şekilde sözünü etti şokotlar olduğuna hiç kuşku yoktu. Ama bu deli Arap bile alkaloid içeren bazı bitkiler çiğneyenlerin düşleri dışında şokotların yeryüzünde bulunduklarını iddia etmemişti. Yıldız, yıldız başta eskiler... Bu gezegen üzerinde kendi basit besin maddelerini sentez yoluyla ürettikten ve yeterince şogot yetiştirdikten sonra bazı hücre gruplarının başka türde hayvanlar ve bitkiler biçimde evrimleşmelerine çeşitli nedenlerle izin verirlerken baş belası olarak gördükleri varlıkların kökünü kuruttular. Çok büyük ağırlıkları kaldırabilecek kadar geliştirilebilen şogotların yardımıyla deniz altındaki küçük alçak yapılı kentler büyüyerek daha sonra karada kurulacak olan kentlerden pek farklı olmayan görkemli taş labirentlere dönüştü. Uyum gösterme yetenekleri çok yüksek olan eskiler evrenin başka bölgelerinde daha çok karada yaşamış ve karada kent inşa etme konusunda birçok geleneği muhafaza etmiş olmalıydılar. Milyonlarca yıldır ölü olan koridorlarını daha o zaman dikkatle incelediğimiz kentte dahil, duvarları oymalarla süslü paleojen kentlerin mimarisini inceledikçe, bugüne kadar henüz kendimize bile açıklamaya kalkışmadığımız ilginç bir tesadüften büyük ölçüde etkilendik. Kentteki binaların çağlar önce aşınarak, Şekilsiz yığınlara dönüşmüş tepeleri yarım kapatmalarda açıkça görülüyordu. Bu resimlerde gruplar halinde iğne gibi sivri kuleler, bazı konilerin ve piramitlerin tepelerinde zarif süsler, silindirik stonların tepelerinde taraklı yatay diskler vardı. Bu görüntü zavallı Leykin bahtsız kampına ilk defa yaklaşırken gördüğümüz böyle bir suriyetten binlerce, On binlerce yıldır yoksun bir kentin sırrına erişilmez delilik dağları üzerinde gök yansıttığı o uğursuz serabın aynısıydı. Eskilerin deniz altındaki ve bir bölümünün karaya çıkmasından sonraki yaşamları hakkında ciltler dolusu yazılabilir. Sığ sularda yaşayanlar başlarının üzerindeki 5 ana dokunacın uçlarındaki gözleri kullanmaya devam etmiş Oyma ve yazma sanatını oldukça alışıldık bir şekilde icra etmişlerdi. Yazıyı sivri uçlu bir gereçle sutan etkilenmeyen parapinli bir yüzey üzerine yazmışlardı. Okyanusun daha derinlerinde yaşayanlar ışık elde etmek için fosforlu gibi ışayan ilginç bir organizmadan yararlanmış olmakla beraber görme işlevini esas olarak başlarının üzerindeki prizmatik sillerle niteliği anlaşılmayan Gerektiğinde bütün eskileri ışıktan kısmen bağımsız kılan bir duyu yoluyla sağlamışlardı. Oyma ve yazı biçimleri nesilden nesile büyük değişikliklere uğramıştı. Yarım kabartmalardan niteliklerini çıkaramadığımız, belki de ışımayı sağlamak amacıyla bazı kimyasal kaplama osullerini kullanmaya başlamışlardı. Varlıklar kısmen, Yan tarafında bulunan deniz daresini andıran kollarla yüzmek, kısmen de ayağı andıran bir dizi organın bulunduğu alt taraflarındaki dokunaçları sağa sola hareket ettirmek suretiyle denizde yol alıyorlardı. Bazen de katlanabilir yelpazemsi kanatlardan bir ikisinin yardımıyla uzun sıçrayışlar yapabiliyorlardı. Karada genellikle ayağı andıran organlarını kullanıyor, ama ara sırada kanatlarını kullanarak oldukça yükseklere ya da ötelere uçabiliyorlardı. Deniz dalesini andıran kolların uçlarında bulunan çok sayıda dokunaç, her türlü sanat ve el işlerinde büyük bir ustalık ve maharet sağlayacak tarzda zarif, esnek, güçlü, hassas ve kas sinir uyumu bakımından eşsizdi. Bu şeylerin dayanıklılığı inanılacak gibi değildi. Denizlerin en derin yerlerinin müthiş basıncının bir bunlara hiçbir zararı dokunmuyordu. Şiddetle karşılaşmadıkları sürece çok az ölüyordu. Bu yüzden de çok az mezarlıkları vardı. Dikine gömdükleri ölülerinin üzerlerini beş köşeli desenlerle süslenmiş öğütlerle kapatmış olmaları, Oymaların ortaya koyduğu gerçeklerden sonra kendimize gelmek için yeniden durup düşünmemizi gerektirdi. Yaratıklar, Leek'in kuşkulandığı gibi, Pitredofitlere benzer şekilde sporlarla çoğalıyorlardı. Ama olağanüstü dayanıklı ve uzun ömürlü olmaları ve yenilenmeye gereksinim duymamaları nedeniyle, sömürgeleştirecek yeni bölgeler söz konusu olmadıkça, Büyük ölçekte yeni protolus üretimine yönelmiyorlardı. Gençler çabucak olgunlaşıyor ve bizim düşünebileceğimiz tüm standartların ötesinde bir eğitimden geçiyordu. Entelektüel ve estetik yaşam çok ileri düzeydeydi ve yakında yayınlayacağım monografide daha ayrıntılı bir şekilde betimleyeceğim bir dizi uzun ömürlü gelenek ve kurum yaratmıştı. Bunlar yaşama alanının deniz ya da kara olmasına göre az çok değişiklik göstermekteydi. Ama temelleri ve dayandığı esaslar aynıydı. Bitkiler gibi beslenmelerini organik olmayan maddelerden sağlayabiliyor olmakla beraber, büyük ölçüde organik, özellikle de hayvansal besinleri tüketiyorlardı. Deniz altında deniz hayvanlarına çiğ çiğ yerlerken, kara etlerini pişiriyorlardı. Keşipekimizin bazı fosilleşmiş kemiklerde izlerini fark ettikleri keskin silahlarla avlanıyor ve sürü besliyorlardı. Çok aşırı olmayan sıcaklara mükemmelen dayanıyor ve donmuş suyun altında doğal durumlarında yaşayabiliyorlardı. Ama Pleistosen çağının aşırı soğukları bastırdığında, yaklaşık 1 milyon yıl kadar önce karada yaşayanlar Ölümcül soğuk onları yeniden denizlere sürünceye kadar yapay ısıtma da dahil özel önlemlere başvurmak zorunda kaldılar. Evrensel boşlukta yaptıkları tarih öncesi uçuşlar, efsanelerin dediğine göre bedenlerini bazı kimyasal maddelerle doldurarak yeme, içme, soluk almak gibi şeylere gereksinim duymadıkları gibi ısıdan da etkilenmez hale gelmişlerdi. Ama büyük soğuklar bastırdığında bu yöntemi çoktan unutmuşlardı. Her halükarda bu yapay durumu zarar görmeden sonsuza kadar sürdüremezlerdi. Çiftleşmeyen yarı bitkisel yapıdaki eskiler, memelilerin aile yaşamının biyolojik temellerine sahip değillerdi. Ama mekanın akılcı kullanımı ilkesinden hareketle ve aynı evde oturanları meşgale, ve eğlencelerine ilişkin resimlerden çıkardığımız kadarıyla doğuştan kapa denkliği gibi nedenlerle evlerde örgütlenmiş büyük gruplar halinde yaşıyorlardı. Evlerini döşerlerken bütün eşyayı kocaman odaların ortasına topluyor, bütün duvarları dekorasyon için boş bırakıyorlardı. Karada yaşayanlar aydınlatmayı elektrokimyasal bir yolla sağlıyorlardı. Hem karadakilerin hem denizdekilerin tuhaf masaları, sandalyeleri, kafesli silindirik divanları çünkü dokunaçlarını kapatarak dik bir vaziyette dinleniyor ve uyuyorlardı. Ve menteşeyle birbirine tutturulmuş noktalı yüzeylerden oluşan kitapları için rafları vardı. Yönetim biçimleri ve gördüğümüz oymalardan bu konuda kesin bir sonuç çıkarılmasa da ...belli ki çok karmaşık ve büyük bir olasılıkla toplumcu nitelikteydi. Yerel ticarette farklı kentler arasındaki ticaret de çok gelişmişti. Üzerinde yazılar bulunan beş köşeli bazı küçük yaslı pişler... ...para yerine geçiyordu. Keşif ekibimizin bulduğu küçük sabun taşları... ...öylesi paralar olmalıydı. Esas olarak kentli bir kültürleri olmakla birlikte... Bir miktar tarımcılık yapmakta ve büyük çapta hayvan yetiştirmekteydiler. Madencilikle birlikte bir miktarda imalat da yapılmaktaydı. Çok sık yolculuk yapıyor olmalarına karşın, ırkın yayılmasını sağlayan sömürgeleştirme hareketleri dışında sürekli göç olduğu seyrek görülüyordu. Yaratıklar, kendi hareketleri için herhangi bir şeyden yararlanmıyorlardı. Çünkü karada, havada ve suda eskiler gibi hareket etmek oldukça büyük hızlara ulaşmalarına yetiyordu. Ama yükler su altında, şogotlar tarafından, karadaki yaşamlarının sonraki yıllarında ise çok ilginç çeşitlik gösteren ilkel omurgalılar tarafından taşınıyordu. Bu omurgalılarla çok sayıdaki diğer yaşam biçimleri, Eskiler tarafından yaratılan ama dikkat alanları dışında kalan canlı hücreleri kontrolsüz bir şekilde evrimleşmesinin ürünüydüler. Kontrolsüz bir şekilde gelişmelerine izin verilmişti. Çünkü hegemen varlıklarla çatışmaya girmemişlerdi. Rahatsızlık veren yaşam biçimleri ise elbette ki hiç düşünmeden yok edilmişti. En yakın tarihli ve en dekadan oymalarda karada yaşayanların bazen yiyecek, bazen de kendilerini eğlendiren soytarılar olarak kullandıkları, ayaklarını sürüyerek yürüyen ve maymunla insana belli belirsiz benzerliği su götürmeyen ilkel bir memeli görmek fazlasıyla ilgimizi çekti. Karada kentleri kurarken yüksek kulelerin büyük taş blokları, paleontolojinin henüz bilmediği kocaman kanatlı pitrodaktiller tarafından kaldırılmıştı genellikle. Eskilerin çeşitli jeolojik değişimlere ve yer sarsıntılarına karşı hayatta kalmakta gösterdikleri başarı tam bir mucizeydi. Erkeen çağdan daha önce kurulmuş çok az kent kalmış olmakla birlikte, Uygarlıklarında ya da tuttukları kayıtların ileri kuşaklara aktarılmasında hiçbir kesinti olmamıştı. Gezegene ilk indikleri yer Antarktika Okyanusu'ydu. Ve ayı oluşturan maddenin komşu Pasifik'ten kopmasından kısa bir süre sonra gelmişe benziyorlardı. Oyma haritalardan birine göre o zamanlar bütün gezegen sularla kaplıydı. Ve çağlar geçtikçe Taşkentler Güney Kutbu'nda uzak bölgelere doğru yayılmıştı. Başka bir harita Güney Kutbu civarında büyük bir kara parçasını gösteriyordu. Asıl merkezlerini karaya yakın sız sulara taşıyan yaratıklar besbellik ki karaya yerleşme denemeleri yapmışlardı. Daha sonraki dönemlerde çizilmiş haritalarda karaların çatladığı ve birbirinden uzaklaştığı bazı kısımların Taylor, Wegener ve Joy tarafından yakınlarda ortaya atılan kıtaların sürüklenmesi kuramını çarpıcı bir şekilde destekleyecek tarzda uzaklara sürüklentiği görülüyordu. Güney Pasifik'te yeni bir kara'nın yükselmesiyle çok büyük olaylar başladı. Denizli bir kentlerinden bazıları taş taş üstünde kalmayacak şekilde yıkıldı. Ama felaketler bununla kalmadı. Başka bir ırk, ahtopot biçimli, belki de efsanevi kutulu soyundan karada yaşayan bir ırk evrenin sonsuzluğundan çıka geldi ve eskileri bir süre için tamamen deniz diplerine çekilmeye zorlayan müthiş bir savaş başladı aralarında. Karadaki çok sayıda yerleşim açısından çok büyük bir darbeydi bu. Daha sonra barış yapıldı. Yeni topraklar kutudu soyuna bırakılırken denizler ve eski topraklar eskilere kaldı. En büyükleri, gezegende ilk indikleri yer olması nedeniyle kutsal sayılan Antarktika'da olmak üzere yeni kara kentleri kuruldu. O andan başlayarak eskiden olduğu gibi Antarktika eskilerin uygarlığının merkezi oldu. Ve kutulu soyu tarafından orada kurulan tüm kentler ortadan kaldırıldı. Sonra Pasifik'teki karalar, korkunç taş kent ve uzayın boşluğundan gelen ahtapotları da beraberinde götürerek ansızın denizin dibine battı ve böylece eskiler içlerinde sözünü etmeyi sevmedikleri belli belirsiz bir korkuyla bir kez daha gezegene egemen oldular. Daha çağlarda eskilerin kentleri yerkürenin tüm topraklarına ve sularına yayıldı. Yakında basılacak olan monografimde, Pabodin'in cihazı gibi bir cihazla, arkeologların birbirinden oldukça uzak bölgelerde sondajlar yapmalarını önermemin nedeni budur. Sonraki çağlar boyunca ortaya yeni yeni kara kütlelerin çıkmasıydı, Denizlerden karaya doğru düzenli bir şekilde göçler oldu. Ama denizler hiçbir zaman tam olarak terk edilmedi. Karaya doğru göçün bir başka nedeni de, deniz altında başarıyla yaşamanın kendilerine bağlı olduğu şokotları üretmede karşılaşılan yeni güçlüklerdi. Zamanın ilerlemesiyle, oymaların da hüzünle itiraf ettiği gibi, organik olmayan maddeden yeni yaşam türleri yaratma sanatı unutulmuş, Eskiler, var olan yaşam türlerini biçimlendirmekle yetinmek zorunda kalmışlardı. Karada, büyük sürüngenler oldukça yumuşak başlı çıktılar. Ama denizlerin bölünerek üreyen ve kaza eseri tehlikeli düzeyde bir zekaya sahip olan şogotları, bir süre için büyük bir sorun oldular. Şogotlar her zaman eskilerin hipnotize edici telkinleriyle kontrol altında tutulmuşlar, ve yorulabilme özelliğine sahip dayanıklı bedenlerinden kol, bacak benzeri çeşitli yararlı geçici organlar oluşturulmuştu. Ama artık kendi kendine bedenlerine şekil verme gücünü zaman zaman bağımsızca kullanıyor ve geçmiş terkinlerden akıllarında kalan biçimleri taklit ediyorlardı. Öyle görünüyordu ki. Eskilerin istençlerine boyun eğmeden onları taklit eden istenci ayrı ve zaman zaman da inatçı, yarı kararlı bir beyin geliştirmişlerdi. Bu şobotların oymalardaki görüntüleri dağ fırtında benim de içimi dehşet ve iğrenmeyle doldurdu. Bunlar normal olarak üst üste yığılmış kabarcıklara andıran kıvamlı bir jöleden oluşmuş şekilsiz varlıklardı ve küre biçimindeyken ortalama çapları 4,5 metre kadardı. Ama sürekli olarak biçimleri ve büyüklükleri değişiyor, efendilerini taklit ederek kendiliğinden ya da telkinle geçici görme, işitme, konuşma organları ya da oluşumları geliştiriyorlardı. Anlaşıldığı kadarıyla Permiyen Çağ'ın ortalarına doğru, belki 150 milyon yıl önce, Şogotlar artık hiç söz geçirilmez hale gelmişlerdi. O zaman denizdeki eskiler onları yeniden dize getirmek üzere amansız bir savaş başlattılar. Bu savaşa ve Şogotların balçağı bulanmış durumda bıraktıkları başları kesilmiş kurbanlarına ilişkin resimler, aradan geçen sayısız çağa karşın çok korkutucuydular. Eskiler, ayaklanan varlıklara karşı moleküler ve otomik düzeyde etkileri olan ilginç silahlar kullanmış ve sonunda kesin zafer ulaşmışlardı. Bundan sonraki dönemi anlatan resimler, Batı Amerika'nın bahşi atalarının kovboylar tarafından evcilleştirilmesi gibi Şogotların da silahlı eskiler tarafından Dize getirilip evcilleştirildiğini gösteriyordu Ayaklanma sırasında Şogotların suyun dışında yaşayabildikleri Görüldüyse de Bu geçiş için cesaretlendirilmediler Çünkü karadaki yararları Yaratacakları sorunların yanında hiç kalırdı Curasik çağda eskiler Uzaydan gelen yeni bir saldırı dalgasıyla karşılaştılar. Bu seferki düşmanları Plüton gibi yakın zamanlarda keşfedilen uzak gezegenlerden gelmiş yarı mantar, yarı kabuklu yaratıklardı. Bunların kuzeyin gizli anlatılan efsanelerinde adı geçen tepedeki yaratıkla ve Himeryalarda Migo ya da İran çıkar adımı diye bilinen yaratıkla. Aynı türden yaratıklar olduğuna hiç kuşku yoktu. Bu varlıklarla savaşmak için eskiler kuşatmayı yararak, dünyaya gelişlerinden bu yana ilk defa olarak gezegenler arası boşluğa geri dönmeye kalkıştılar. Ama tüm çabalarına karşın dünya atmosferinden çıkman artık olanaksız olduğunu gördüler. Yıldızlar arası yolculuğun sırrı her neyse, eskider o sırrı sonsuza dek, ...ve kesin olarak getirmişlerdi. Sonunda Migo... ...eski deri kuzeydeki topraklardan... ...sürüp çıkardı. Ama denizdeki dere... ...zarar verecek güçte de değildi. Eski ırkın... ...yavaş yavaş Güney Kutbu'ndaki... ...ilk yerleşim alanlarına... ...geri dönüşü başlıyordu. Savaş resimlerinde... ...Kutulu soyunlu olsun... Miigo'nun olsun... Eskilerin bildiğimiz maddesinden çok farklı bir maddeden oluşmuş olduklarını görmek çok ilginçti. Bunlar, rakipleri için olanaksız dönüşümleri ve bütünleşmeleri gerçekleştirebiliyor ve uzayın daha uzak köşelerinden gelmişe benziyorlardı. Oysa eskiler, anormal dayanıklılıkları ve ilginç dilimsel özellikleri dışında tamamen maddeydiler. Ve kökenleri kesinlikle bilinen uzay ve zamandaydı. Oysa diğer varlıkların kökenlerini tahmin etmeye çalışan insanın soluğu kesidirdi. İstilacı düşmana atfedilen tüm bu dünya dışı bağlantılar ve anormallikler elbette ki salt efsaneden ibaret değildi. Tarihe karşı duydukları ilgi ve tarihleriyle gururlanmak psikolojilerin önemli bir unsuru olduğundan, Belki de eskiler ara sıra uğradıkları yenilikleri açıklamak için kozmik bir çerçeve uydurmuşlardı. Görkemli kültürlerinin ve gökyüzüne doğru yükselen yüksek kentlerinin sürekli boy gösterdiği bazı korkunç efsanelerin, ileri ve güçlü yaratıklarından eskilerin tarih kayıtlarında söz edilmemiş olması oldukça anlamlıdır. Uzun jeolojik çağlar boyunca dünyanın değişen durumu birçok oyma harita ve manzara resminde şaşırtıcı bir canlılıkla görülmekteydi. Bazı durumlarda mevcut bilimin yeniden gözden geçirilmesi gerekecektir. Bazı durumlarda ise gözüpek sonuçlar görkemli bir şekilde doğrulanmaktadır. Daha önce söylediğim gibi, Tyler, Wegener, ve Jolie'nin bütün kıtaların Güney Kutlu Kara Kütlesi'nden merkez kaç kuvvetin etkisiyle kopup kıvamlı bir katman üzerinden yüzerek uzaklara sürüklenen parçalar olduğu yolundaki varsayımlarını, bu tekin olmayan kaynak şaşırtıcı bir şekilde desteklemekteydi. 100 milyon veya daha fazla yıl önce karbonifer dünyasını betimleyen haritalar, Afrika'yı bir zamanların tek parça halindeki Avrupa, o zamanlar en eski efsanelerin Valüsyası, Asya, Kuzey ve Güney Amerika ile Antarktika'dan ayıracak olan anlamlı yarıkları ve kanyonları gösteriyordu. Daha başka haritalar ve esas olarak da içinde bulunduğumuz bu dev kentin 50 milyon yıl önce kuruluşuyla ilgili olan bir tanesi, bugünkü tüm kıtaları birbirlerinden iyice ayırmış olarak gösteriyordu. Haritaların keşfedilebilecek en yeni tarihlisinde, belki de Plyosan dönemde yapılmış olan bir tanesinde, Alaska'yı Sibirya'ya, Kuzey Amerika'yı Grönland yoluyla Avrupa'ya ve Güney Amerika'yı Graham toprakları yoluyla Antarktika kıtasına bağlayan bağlara karşın, Bugünün dünyası yaklaşık olarak açık sıçık görülüyordu. Karbonifer dönemin haritalarında bütün yerküre, okyanus zemini ve yarılmış kara kütleleri, eskilerin büyük taş kentlerinin sembollerini taşıyordu. Ama daha sonraki haritalarda, yavaş yavaş Antarktika'ya doğru geri çekilme açıkça görülüyordu. Pliosen dönemine ilişkin son haritada, Antarktika kıtası ve Güney Amerika'nın ucundaki ter hiçbir kara kenti ya da 50 derece güney enleminin kuzeyinde hiçbir deniz kenti görülmüyordu. Eskilerin kuzey dünyası konusundaki bilgi ve ilgileri sahil hattını incelemek üzere muhtemelen yelpazeleri andıran zarımsı kanatlarıyla yaptıkları uzun bir araştırma gezisi dışında tamamen sona ermişti. dağların yükselmesi sonucu kentlerin yıkılması, merkez kaç kuvvetin etkisiyle karaların kopup ayrılması, karaların ve deniz diplerinin sismik sarsıntıları ve daha birçok doğal neden bütün kayıtların ortak konusuydu. Ve geçip giden çağlarla birlikte, gitgide daha az yenilenmenin yapılmış olduğunu görmek oldukça ilginçti. İçinde bulunduğumuz bu ölü, büyük kent... Bu ırkın çok uzak olmayan bir yerde, daha önce kurulmuş daha büyük merkezlerinin çok büyük bir depremde yerde bir olmasından sonra, Kreta çağında kurulmuş son genel merkezleriydi. Rivayete göre eskilerin deniz dibinde ilk defa yerleştikleri yer olması nedeniyle genel olarak bu bölgenin en kutsal bölge olduğu anlaşılıyordu. Birçok özelliğini oymalardan tanıdığımız uçuşumuz sırasında dağ silsilesinin her iki yönüne doğru yüzlerce mil uzandığını gördüğümüz bu yeni kentte, deniz dibinde kurulan ilk kentten kalma yer katmanlarının uzun çağlar boyunca gösterdiği hareketlilikler sonucu gün çıktıkları varsayılan birçok kutsal taş bulunuyordu. Doğal olarak da ben içinde bulunduğumuz çevre ile ilgili her şeyi özel bir ilgi ve alışılmadık bir huşu duygusuyla inceledik. Yörede Elbette ki incelenecek bol miktarda materyal vardı ve kentin karma karışık zemin seviyesinde duvarları komşu bir çatlak yüzünden oldukça zarar görmüş olsa da tekadan oymaları, Pileosen haritadaki dönemden çok önceki bir dönemin öyküsünü anlatan birebe rastlayacak kadar şanslıydık. İnsanlık öncesi dünyayı son defa bu oymalarda seyrettik. Burası ayrıntılı bir şekilde incelediğimiz son yer oldu. Çünkü orada bulduklarımız nedeniyle hemen yeni bir hedefe yöneldik. Kuşkusuz, Yerküren'in en acayip, en tekinsiz ve en korkunç köşelerinden birindeydik. Burası mevcut karaların en eskisiydi. Bu iğrenç yaylanın Nekronomicon'un deli yazarının bile sözünü etmekte gönülsüz davrandığı efsanevi bir karabasan olan Lankyağıl'ı olduğuna inanmaya başlamıştık. Büyük dağ silsilesi son derece uzundu. Weddell denizi kıyısındaki alçak Lüyport topraklarından başlayarak neredeyse kıtayı bir baştan ötekine kat ediyordu. Asıl yüksek bölümü, iç bücüy tarafı bizim kampımıza bakan, denize uzanan ucuysa, tepelerine Wilkes'te, Mavsa'nın, Güney Kutup dairesinde uzaktan gördükleri, buzların kapattığı uzun kıyı şeridinde bulunan bir yay halinde, 82 derece annem, 60 derece doğu boylamıyla 70 derece annem, 115 derece doğu boylamı arasında uzanıyordu. Doğanın daha da anormal aşırılıkları tedirginlik yaratacak kadar yakınlarda gibiydi. Bu dorukların Himalaya'lardan daha yüksek olduğunu söylemiştim. Ama bunların dünyanın en yüksek dağları olduğunu söylememe, Oymada izin vermiyor. Bu çirkin olurun, yazıtların yarısını sözünü etmekte duraksadığı, diğer yarısının ise açıkça iğrenme ve ürküntüyle yaklaştığı başka bir şeye bırakıldığı kesindi. Öyle görünüyordu ki, eski karanın bilinmeyen, atsız kötülükleri yüzünden sakırılması gereken bir bölümü ayın dünyadan kopmasından ve eskilerin yıldızlardan süzülerek inmesinden sonra, suların içinden yükselen ilk kara parçası bulunmaktaydı. Orada kurulan kentler zamanından önce harabeye dönmüş ve ansızın terk edilmiş olarak bulunmuştu. Sonra, Komanikian çağda ilk büyük deprem bu bölgeyi sarstığında, Büyük bir karışıklık ve şamata arasında bir dizi korkunç zirve ansızın göğe doğru yükselmiş ve böylece dünya en yüksek ve en korkunç dağlarına kavuşmuştu. Oymaların ölçeği doğruysa bu iğrenç şeyler 12 bin metreden yüksek, hatta üzerinden açtığımız yüksekliğiyle insanı şaşırtan dillik dağlarından bile yüksek olmalıydılar. 77 derece enlem, 70 derece doğu boylamıyla 70 derece enlem, 100 derece doğu boylamı arasında uzandıkları anlaşılmaktaydı. Ölü kentten 300 milden daha az bir uzaklıktaydılar. Demek ki o belli belirsiz yanar döner pus olmasaydı, korkunç zirvelerini kasvetli batı göğünde görebilecektik. Aynı şekilde... Kuzey ucunda Kraliçe Meri topraklarındaki Güney Kutup Dairesi'nin uzun kıyı şeridi boyunca görülebilir olmalıydı. Çöküş günlerinde eskilerden bazıları bu dağlara tuhaf bir şekilde tapınmış ama hiçbiri ne yakınına gitmiş ne de ötesindeki şeyi tahmine cüret edebilmişti. Onları bugüne dek hiçbir insan gözü görmemişti. Oymaların içerdiği duyguları inceledikçe... Hiçbir zaman görmemesi için dua ettim. Onların ötesinde kıyı boyunca koruyucu tepeler vardı. Hiç kimse bu topraklara. Ayak basmamış ve bu tepeleri tırmanmamış olduğu için Tanrı'ya şükrediyorum. Şimdi artık eski masallar ve eski korkular konusunda daha önce olduğum kadar kuşkucu değilim. Ve insanlık öncesi dönem sanatçısının her zirveye anlamlı bir şimşek, en korkunç zirvelerden birine uzun kutup gecelerini aydınlatan bir parıltı kondurmuş olmasına gülemiyorum. Soğuk çöldeki katatla ilgili eski panakotik imaların çok gerçek, çok korkunç bir anlamı olabilir. Ama yanı başımızdaki topraklar daha az olsa da acayiplikte aşağı kalır yanı yoktu. Kentin kurulmasından hemen sonra, Kentin kurulmasından hemen sonra büyük dağ silsilesi belli başlı tapınakların yeri olmuştu ve oymalar bugün bizim dağ yüzeyine tutunmuş küpler ve surlar gördüğümüz yerlerde bir zamanlar grotesk, fantastik kulelerin gökyüzüne doğru yükseldiğini göstermekteydi. Akıp giden zamanla mağaralar ortaya çıkmış ve bunlar tapınakların eklentilerine dönüştürülmüştü. Daha sonraki çağlarda Bölgedeki bütün kireç taşı damarları yeraltı sularıyla oyulmuş ve böylelikle dağlar, bayırlar ve aşağılardaki ovalar mağara ve dehlizlere birbirlerine bağlanarak gerçek bir ağ oluşturmuştu. Birçok resimli oyma, yerin derinliklerinde yapılan keşiflerden ve en sonunda dünyanın iç kısmında pusuya yatmış bekleyen güneşsiz, zifiri karanlık denizin bulunuşundan söz ediyordu. Bu zifiri karanlık büyük uçurumu hiç kuşkusuz batıdaki atsız ve korkunç dağlardan aşağı doğru akan, bir zamanlar eskilerin yerleşim alanının tabanında bir dönüş yapıp, dağ silsilesinin yanından geçerek, Kıyı şeridindeki bat ve Töteng toprakları arasından, Hint okyanusuna dökülen büyük nehir oymuş olmalıydı. Nehir, Dönüş noktasında yavaş yavaş kireç kireçtaşı tabanını kemirerek sonunda yeraltı mağaralarının akıntılarına ulaşmış ve onlarla birlikte daha derin bir uçurum kazmaya başlamıştı. Sonunda tamamen tepelerin altındaki boşluklara çekilerek okyanusa doğru giden eski yatağı boş bırakmıştı. Anladığımız kadarıyla... Kent bundan sonra esas olarak bu eski nehir yatağı üzerinde kurulmuştu. Ne olup bittiğini anlayan eskiler her zaman güçlü olan sanat yeteneklerini kullanarak, büyük nehrin sonsuz karanlığa döküldüğü yerdeki burunları gösterişli sütunlarla süslemişlerdi. Üzerinde bir zamanlar çok sayıda görkemli taş köprü bulunan bu nehir, kuru yatağını havadan gördüğümüz nehir olmalıydı. Nehir yatağının kentin çeşitli haritalarındaki konumu, milyonlarca yıldır ölü olan bölgenin çeşitli aşamalarını gösteren oymalarda yön tayin etmemize yardımcı oldu. Ve bu sayede daha sonraki keşiflerimizde bize yol göstermesi için kentin göze çarpan noktalarının, meydanlar, önemli binalar, ve benzerlerini, acelece ama özenle haritasını çıkarabildik. Binaların, dağların, meydanların, varoşların, manzaranın ve tersiyer döneminin gürbitki örtüsünün neye benzediğini, oymalar bize tam olarak anlattığı için, tüm bu harikulade şeyleri 1 milyon, 10 milyon ya da 50 milyon yıl önceki halleriyle çok geçmeden gözümüzde canlandırabiliyorduk. Kentin inanılmaz ve gizemli bir güzelliği olmalıydı. Bunu düşünürken kentin insanlık öncesi zamanlara kadar uzanan geçmişinin, büyüklüğünün, duygusuzluğunun, yabancılığının ve ruhumu boğan bu buzul alacak karanlığının doğurduğu yapış yapış, netameli duyguyu neredeyse unuttum. Ama bazı oymalara göre kent sakinlerinin kendileri de korkunç bir korkunun pençesinde kıvrınıyordu. Çünkü kasvetli ve sık tekrarlanan bir resimde eski derin batının korkunç dağlarındaki dalga dalgasmaların asmaların perdelediği, sikat ormanlarından nehrin sürükleyip getirdiği, resimde yer almasını asla izin verilmeyen, bir şeyden korkuyla kaçtıkları görülüyordu. Kentin terk edilmesine yol açan en son felaketi ima eden resimlere ancak daha ileri dönemlerde inşa edilmiş binalardan birindeki tek adam asladık. rastladık. Kuşkusuz başka yerlerde aynı çağa ait birçok oyma bulunuyor olmalıydı. Hatta gerilimli, belirsizliklerle dolu bir dönemin azalan şevk ve arzularını yansıtan daha başka resimler olabilirdi. Gerçekten de çok geçmeden böyle resimlerin varlığının kesin kanatlarına rastladık. Ama bu doğrudan yüz yüze geldiğimiz ilk ve tek resim serisiydi. Bunları enine boyuna incelemeyi sonraya bıraktık. Söylediğim gibi şartlar daha acil bir hedefe yönelmemizi zorunlu kılıyordu. Bir sınır olmalıydı. Eskilerin kentte uzun süre yaşama umudu tükenince, duvar süslemelerinin bir yana bırakılmış olması çok doğaldı. Son darbeyi, elbette ki bir ara bütün dünyayı egemenliği altına alan ve bir daha da kara bahtı kutupları hiç terk etmeyen, Dünyanın öte ucundaki efsanevi domar ve hiborya ülkelerinin sonunu hazırlayan büyük soğukların gelmesi vurmuştu. Güney kutbunda bu gizişatın tam olarak ne zaman başlamış olduğunu söylemek zor. Genel buzul çağının başlangıç tarihini şimdilerde 500 bin yıl öncesi olarak kabul ediyoruz. Ama kavurucu soğuklar kutuplarda çok daha erken başlamış olmalıydı. Büyük ölçüde tahmine dayanmakla birlikte dekadan oymalar neredeyse 1 milyon yıl önce yapılmış. Kentin terk edilmesi ise bile döneminin başlanmasından çok önce 500 bin yıl önce tamamlanmış olmalıydı. Dekadan oymalarda bir ördüsünün her yerde seyreldiği, kırda yaşayan eskilerin sayısı azaldığı görülüyordu. Evlerde ısıtma cihazları çizilmiş, kaşın yolculuk yapanlar kalın kürkler içinde resmedilmişti. Sonra, daha sıcak bölgelere doğru sürekli artan göçü betimleyen, bir seri halinde çizilmiş resimlerin arasına sokulmuş, bazı kabartma resim tabletleri gördük. Kimileri uzaklara, deniz altındaki kentlere doğru kaçıyor. Kimileri yeraltı sularının oyduğu karanlık uçurma komşu tepelerin altındaki kireç taşı mağaralarına doğru gidiyordu. Sonunda, öyle gözüküyor ki, en büyük toplantı komşu uçurumda olmuştu. Bunun nedeni, kısmen yörenin geleneksel kutsallığı olabileceği gibi, pekala göz göze oyulmuş dağdaki büyük tapınakların kullanılmasına, kentin bir yazlık ve çeşitli madenlerle iletişim kurmak için üs olarak korunmasına imkan tanıması olabilirdi. Yeni meskenlerle eskileri arasındaki bağlantı, çeşitli himni yollarla ve eski metropolden karanlık uçuruma dimdikinen, Ağzlarını kılı kırk yararak yaptığımız hesaplara göre hazırlamakta olduğumuz haritaya dikkatle işaretlediğimiz çok sayıda tünel kazmak gibi iyileştirme çalışmalarıyla daha etkin bir hale getirilmişti. Bu tünellerden en az ikisinin bulunduğumuz yerden makul bir uzaklıkta olduğu açıktı. Birisi eski nehir yatağı yönünde çeyrek mil kadar uzaklıkta, Diğeri aksi yönde ve bunun iki katı uzaklıkta olmak üzere her ikisi de kentin daha bakan kıyısındaydı. Uçurumun bazı yerlerde kuru toprak raflı kıyıları olduğu anlaşılıyordu. Ama eskiler yeni kentlerini herhalde dengeli sıcaklık dağılımının daha güvenli olması nedeniydi su altında kurumuşlardı. Gizli deniz öyle anlaşılıyor ki çok derindi. Böylece dünyanın iç ısısı burayı sonsuza kadar oturulabilir kılıyordu. Bu varlıklar günün bir kısmını, sonunda da günün tamamını su altında geçirmeye alışmakta zorlanmamışlardı. Çünkü solungaç sistemlerinin dumura uğramasına asla izin vermemişlerdi başka yerlerdeki su altında yaşayan akrabaları nasıl sık sık ziyaret ettiklerini ve derin nehir diplerinde yıkanmaya nasıl alışkın olduklarını gösteren çok sayıda oyma vardı. İç dünyanın karanlığı da aynı şekilde uzun kutup gecelerine alışkın bir soy için çaydırıcı olmamıştı. Üslubunun dekadanlığı su götürmez olsa da, bu son oymalar yeraltı denizindeki yeni kentin kuruluşundan söz ettikleri yerlerde gerçekten destansı bir nitelikteydiler. Eskider işi çok bilimsel bir şekilde ele almışlar. Delik deşik ettikleri dağların derinliklerindeki taş ocaklarından suda çözülmeyen kayalar çıkarmış. Ve kenti... En iyi yöntemlerle kurmak için en yakın sualtı kentinden uzman işçiler getirmişlerdi. Ve bu işçiler yeni bir kent kurmak için gerekli tüm şeyleri. Daha sonra yük hayvanı olarak kullanılacak olan taş kaldırıcıları yetiştirmek için şakurt dokusu ve aydınlatma amaçları için ışıyan organizmalara dönüştürülecek protoplazmik maddeler beraberlerinde getirmişlerdi. Sonunda yeraltı denizinin dibinde görkemli bir kent yükseldi. Mimarisi yukarıdaki kentin mimarisine benziyordu ve işçiliği yararlanılan matematik ilkeleri nedeniyle daha az dikkatlendi. Yeni yetiştirilen şokotlar çok büyük boyutlara benzersiz bir zekaya sahiptiler ve inanılmaz bir çabuklukla emirleri kavrayıp yerine getiriyorlardı. Eskilerin sesini taklit ederek, zavallı Lake'in yaptığı otopsinin ortaya koyduğu sonuçlar doğruysa, geniş yelpazeli bir tür müzikal ıslık sesiyle konuşuyor ve eskiden olduğu gibi hipnotize edici telkinli değil, sözde emirlerle iş yapıyor gibi görünüyorlardı. Bununla birlikte hayranlık duyulacak kadar kontrol altında tutuluyorlardı. Işıyan organizmalar, dış dünyanın kutup gecelerinin o alışık oldukları aydınlığı aratmayacak kadar ışık sağlıyordu. Belli bir gerileme söz konusu olmakla birlikte, sanat ve süslemecilik sürdürüldü. Eskiler kendilerindeki bu gerilemenin farkına varmış görünüyorlardı. Benzer bir çöküş döneminde, Bizans'a, kendi halkının yaratabileceğinden daha büyük bir ihtişam vermek için Büyük Konstantinus'un Yunanistan ve Asya'daki en zarif sanat eserlerini yağmalama politikasını çağlar önce uygulayarak karadaki kentlerinden zarif oyma bloklarını taşımışlardı. Çok daha fazla oymalı blok taşınmamış olması hiç kuşkusuz kentin başlangıçta bütünüyle terk edilmemiş olması yüzündendi kent tümden terk edilinceye kadar eskiler ya kendi dekadan sanatlarını beğenir ya da eski oymaların üstün niteliklerini takdir edemez hale gelmiş olmalıydılar. Durum her ne olursa olsun en iyi heykellerle birlikte tüm taşınabilir eşyaların alınıp götürülmesine karşın milyonlarca yıldır sessiz duran çevremizdeki harabeler bütün oymalarından yoksa bırakılmamıştı. Bu öyküyü anlatan dekadan resim tabletleriyle duvarların alt kısımlarındaki süsler söylediğim gibi sınırlı araştırmalarımız sırasında bulabildiğimiz en yakın tarihli süslemelerdi. Bu resimler de eskiler. Yazları karadaki kentle Kışları yeraltı denizindeki kent arasında mekik dokurken, bazen de Antarktika kıyılarındaki diğer denizaltı kentleriyle ticaret yaparken görülüyordu. O zamana kadar kentin kesin bir mahvoluşa doğru yol almakta olduğu anlaşılmış olmalıydı. Çünkü birçok oyma soğun ölümcül tecavüzün işaretlerini gösteriyordu. Bitki örtüsü iyice seyrelmişti ve kışın korkunç karları yaz ortasında bile tamamen erimiyordu. Kertenkele ve timsah türünden hayvanların soyu neredeyse tümden kurumuştu. Memeliler de daha iyi dayanamıyorlardı. Yukarı dünyanın işlerini üstesinden gelebilmek için şekilsiz ve soğuğa olağanüstü dayanıklı şokotların bir kısmının, Kara hayatına alıştırılması gerekiyordu ki bu eskilerin daha önce yapmaya hiç yanaşmadıkları bir şeydi. Büyük nehir artık kurumuştu. Yukarı denizde ayı balıkları ve baninalardan başka yaşayan kalmamıştı. Kocaman, tuhaf görünüşlü penguenler dışında bütün kuşlar uzaklara uçmuştu. Bundan sonra neler olduğunu sadece tahmin edebilirdik. Yeraltı denizinin dibindeki kent ne kadar yaşayabilmişti? Sonsuz karanlıkta taştan bir ceset halinde hala orada yatıyor muydu? Yeraltı denizinin suları sonunda donmuş muydu? Dış dünyada okyanusların dibindeki kentler nasıl bir ile karşılaşmışlardı? Eskilerden ilerleyen buzların önünden kuzeye kaçabilen hiç olmuş muydu? Şu anki yer bilimi, varlıkları konusunda hiçbir belirtiye yer vermemektedir. Korkunç Migo, kuzeydeki karalarda hala bir tehdit oluşturmaya devam ediyor muydu? Dünyanın en derin sularındaki ışıksız, Uçsuz bucaksız uçurumlarda bugün bile nelerin yaşamaya devam edip, nelerin devam etmediğinden emin olunabilir miydi? Bu şeyler çok büyük basınçlara dayanıklı gözüküyorlardı ve denizciler bazen çok tuhaf şeyler avlıyordu. Sonra güney kutbu ayıbalıkları üzerindeki bir kuşak önce Rochring tarafından fark edilen vahşi ve gizemli yaraları, katil balina kuramı yeterince açıklıyor muydu? Zavallı Leake'in bulduğu numuneler bu tahminlere dahil değildi. Çünkü jeolojik bulgular bunların kentin tarihindeki çok eski bir zamanda yaşamış olduklarını gösteriyordu. Bulundukları yere bakılırsa, bunların en az 30 milyon yaşında oldukları kesindi. O sıralarda mağara denizindeki kentinde mağaranın kendisinin de mevcut olmadığını düşündük. Bunlar her yeri kaplayan gülü bir tersiyer bitki ördüsünün sanatların gelişme halinde olduğu Genç bir kentim ve ulu dağlarının etekleri dibinden çok uzaklardaki tropik bir okyanusa doğru akan büyük nehrin yer aldığı daha eski bir manzara yakla getiriyordu. Ama yine de bu numuneleri, özellikle de Leikin tarumar edilmiş kampından kayıplara karışan sekiz sağlam numuneyi düşünmeden. Edemiyorduk. Ve bu iş normal bir şeyler vardı. Birinin deliliğine yıkmaya çalıştığımız tuhaf şeyler. Şu korkunç mezarlar. Kayıp malzemenin miktarı ve cinsi. Yetney bu eski zaman canavarlarının dünyasal olmayan sağlamlığı ve oymaların gösterdiği. Irk'ın sahip olduğu hilkat garibesi yaşam özellikleri. Davut'la ben şu son birkaç saat içinde çok şey görmüştük. Birçok korkunç ve inanılmaz sırra inanıp bunlar hakkında sessiz kalmaya hazırdık. Dekadan oymaları incelememizin önümüze acil bir hedef koymuş olduğunu söylemiştim. Bu hedef daha önce varlığından haberdar olmadığımız ama şimdi bulmaya ve incelemeye can attığımız karanlık iç dünyaya kazılmış yollardı. Oymaların ölçeğinden komşu tünellerin herhangi birinden aşağı doğru bir mil kadar yürümenin bizi Yan taraflarında gecenin karanlığına bürülmüş gizli denizin kayalık kıyılarına inen eski der tarafından inşa edilmiş patikalar bulunan büyük çukurun üzerindeki baş döndürücü güneşsiz uçurumun kıyısına götüreceği sonucunu çıkardık. Varlığını bir kez öğrendikten sonra bu efsanevi uçuruma gerçekten bakmanın karşı konulmayacak bir çekiciliği vardı. Öte yandan bunun bu uçuş görevinde gerçekleşmesini istiyorsak, araştırmaya hemen başlamamız gerektiğini de çok iyi biliyorduk. Şimdi akşamın sekiziydi ve fenerlerimizin sonsuz yanmasını sağlayacak kadar yedek pilimiz yoktu. Araştırmalarımızın ve kopya çıkarma çalışmalarımızın o kadar çoğunu bu seviyesinin altında yapmıştık ki, en az beş saat süreyle fenerlerimizi neredeyse sürekli olarak kullanmıştık. Özel kuru pir formülü fenerlerin en fazla 4 saat daha dayanmasına yetebilirdi ancak. Ama özellikle ilginç ve güçlü karşısında yerler dışında fenerlerin birini kullanmayarak bu süreyi emniyetle biraz daha uzatabilirdik. Bu dev yeraltı altı mezarlığında ışıksız kalmak olacak şey değildi. Bu yüzden uçurum gezisini gerçekleştirebilmek için tular resimlerini çözmeyi bir yana bırakmamız gerekiyordu. Elbette ileride, yeniden burayı ziyaret ederek günlerce, hatta haftalarca yoğun incelemelerde bulunmak ve fotoğraflar çekmek niyetindeydik. Ama şu an için acele etmek zorundaydık. Geçtiğimiz yolları bulabilmek amacıyla ardımız sıra bıraktığımız kağıt stoğumuz sınırsız olmaktan çok uzaktı. Ve bu stoğu arttırmak amacıyla yedek defterleri ya da çizim yaptığımız kağıtları feda etmek içimizden gelmiyordu. Ama yine de koca bir defteri gözden çıkarmak zorunda kaldık. Başka çaremiz kalmazsa kayaları çenterek işaret bırakma yoluna gidebilirdik ve gerçekten görünümüzü kaybedecek olursak, Zamanımızın elverdiği ölçüde şu ya da bu kanalı deneyerek gün ulaşmaya çalışabilirdik. Böylece sonunda en yakın tünelin gösterdiği yönde şerhli yola koyulduk. Haritamızı yapmak için yararlandığımız oymalara göre ulaşmak istediğimiz tünel ağzı bulunduğumuz yerden en fazla çeyrek bir kadar uzaklıktaydı ve arada büyük bir olasılıkla Buz seviyesinin altında bir yerlerden içine girilebilen sağlam görünüşlü binalar bulunuyordu. Tünelin girişi havadan görüp görmediğimizi anlamaya çalıştığımız resmi nitelikte beş köşeli büyük bir yapının tepenin eteklerinin en yakın köşesinde zemin katında olmalıydı. Havadan gördüğümüz şeyleri gözümüzün önüne getirmeye çalıştığımızda böyle bir yapıyı anımsayamadık. Bu yüzden binanın üst kısımlarının büyük ölçüde yıkılmış olduğuna ya da gördüğümüz bir buz bloğunun ilerlemesiyle darmadağım olmuş olduğuna hükmettik. Bu ikinci durumda tünel muhtemelen tıkanmış olurdu. O zaman en yakın ikinci girişi denemek zorunda kalacaktık. Aradaki kuru nehir yatağı daha güneydeki diğer tünel girişlerini denememizi engelliyordu. Ve eğer bu iki girişte tıkalıysa pillerimizin daha kuzeyde, bu ikinci girişten bir mil kadar ötedeki bir başka girişi denemenize yetebileceği kuşkululdu. Labirentin karanlık yollarında pusula ve harita yardımıyla çeşitli derecelerde tahrip olmuş ve sağlam birçok oda ve koridoru geçerek rampaları tırmanarak, Üst katlara çıkıp köprülerden geçip yeniden alt katlara inerek tıkanmış geçitleri ve moloz yanılarını aşarak son dereceyi korunmuş tekinsiz bir şekilde tertemiz geçitlere atılarak yanlış yollara sapıp gerisin geri dönerek arada bir gün ışığının sızdığı bir hava bacasının dibiyle karşılaşarak yol almaya çalışırken karşılaştığımız duvar oymalarının birçok defa cazibesine kapılacak gibi olduk. Çoğu çok önemli tarihsel öyküler dile getiriyor olmalıydı. İleride yeniden buraya dönebilmek umuduyla yanlarımdan geçip gitmeye razı olduk. Yine de zaman zaman yavaşlayarak ikinci el fenerimizi yaktığımızda oldu. Daha fazla filmimiz olsaydı bazı yarım kabartmaların fotoğraflarını çekmek için mutlaka dururduk. Ama elle kopya etmek gibi vakit alıcı bir şeyin sözü bile edilemezdi. Şimdi bir kez daha anlatmaya çekindiğim ya da açıkça ifade etmekten çok ima etme isteğinin ağır bastığı bir noktaya gidiyorum. Ama yeni bir keşif gezini engellemek amacıyla tuttuğum yolu haklı göstermek için geri kalanları da açıklamak zorundayım. Saat sekiz buçuk civarında, tepeli bir duvarın ucu olan bir ikinci kap köprüsünden geçip, Törenleri betimleyen son zamanlarda yapılmış ayrıntılı, dekadan resimlerle süslü yıkık bir koridora inerek, tüne lazım hesapladığımız yerine iyice sokulduğumuzda, dağ fırtın genç keskin burnu, ilk defa alışılmadık bir şeylerin kokusunu aldı. Yanımızda bir köpek olsaydı, sanıyorum ki bizi daha erken uyarırdı. Başlangıçta, daha önce tertemiz olan havayı dolduran kokunun ne olduğunu anlayamadık. Ama birkaç saniye sonra anılarımız birden ayaklandı. Bu şeyi izninizle hiç çekincesiz anlatmaya çalışacağım. Havada bir koku vardı ve bu koku belli belirsiz, inceden inceye ve hiçbir yanılgıya yer vermeyecek şekilde lehkin kesip biçtiği iğrenç şeyle akla ziyan mezarlarını açtığımızda hidelerimizi alt üst eden kokuya benziyordu. Bu, o sırada elbette şu andaki kadar kesin gözükmüyordu. Bunun birçok makul açıklaması olabilirdi ve biz de kararsızlık içerisinde epeyce fısıldaştık. Her şeyden önce araştırmaya devam etmekten geri durmadık. Çünkü buraya kadar geldikten sonra Büyük bir felaket dışında herhangi bir şey tarafından engellenmekten nefret ediyorduk. Her halükarda kuşkulandığımız şey inanılmayacak kadar çılgınçaydı. Böyle bir şey normal bir dünyada olamazdı. Belki de salt mantıksız bir içgüdüyle tek fenerimizin ışını kıstık. Üzerimize üzerimize gelen, bizi ezen duvarların üstünde bize tehdit edercesine ters ters bakan dekadan ve uğursuz esimler artık bizi ayartamıyordu. Ve giderek artan çar çöpün döküntünün üzerinden parmak uçlarımızla kimi zamanda sürünerek ilerlemeye devam ettik. Dağmırtın burnu gibi gözlerinin de benimkilerden iyi olduğu ortaya çıktı. Zira zemin seviyesindeki odalara ve koridorlara çıkan yarı yarıya tıkanmış kemerli yolları açtıktan sonra döküntülerin garip gömüşü ilk fark eden yine o oldu. Döküntüler terk edilmesinin üzerinden binlerce, binlerce yıl geçtikten sonra olması gerektiği gibi görünmüyordu. Ve nerimizin ışığı ihtiyatla biraz daha açtığımızda, yakın zamanlarda üzerinden bir şeyin geçmiş olduğunu gördük. Döküntülerin düzensizliği, belirgin bir iz oluşması imkan vermemişti. Ama daha yumuşak yerlerde ağır bir şeylerin sürüklenerek götürüldüğünü akla getiren izler vardı. Aklımıza hemen bu izlerin bir kıza ait olabileceği geldi. Bizi yeniden durduran da bu oldu. ilerden gelen diğer kokuyu. Bu sefer ikimizin aynı anda fark etmemiz bu duraklama sırasında oldu. Birbiriyle çelişkili görünse de bu koku hem daha az hem de... Daha çok korkutucuydu. Özünde daha az korkutucu olmakla birlikte böyle bir yerde ve bu şartlarda son derece korkutucuydu. Yeter ki Gatney. Çünkü bu kokuşu bildiğimiz petrol. Daha doğrusu benzin kokusuydu. Bundan sonra nasıl duygularla hareket etmiş olabileceğimizi psikologlara bırakıyorum. Şimdi artık kampta yaşanan dehşetin bu milyonlarca yıldır karanlıklara gömülü mezarlığa kadar uzanmış olduğunu biliyorduk. Bu yüzden önümüzde, şimdi ya da kısa bir süre önce, adını koyamadığımız bir şeylerin var olduğundan kuşku duymuyorduk. Buna rağmen, sonunda alev alev yanan bir meran ya da kaygını ya da kendi kendini hipnotize etmenin, ya da getmeye karşı duyulan belli belirsiz bir sorumluluk duygusunun ya da her neyse bizi egemenliğe altına almasına boyun eğdik. Davenport yukarıdaki yıkıntılara giden Darzokan dönemecini dönmüş olduğunu sandığı bir izden ve ondan hemen sonra aşağıdaki bilinmez derinliklerden geldiğini düşündüğü, rüzgarlı doruklardaki mağara ağzlarında yankılanan seslere çok fazla benziyor olmasına karşın, Leik'in otopsi raporunun ışığında çok büyük bir öneme sahip olabilecek müzikal bir ıslık sesinden fısıltıyla söz ediyordu. Ben de fısıltıyla kampı ne durumda bulduğumuzdan, nelerin kaybolmuş olduğundan ve sağ kalan tek kişinin delirmiş olmasına rağmen, aşılmaz dağları aşarak bilinmeyeni ilk çağ kentine doğru böylesine çılgın bir yolculuğunu nasıl gerçekleştirmiş olduğundan söz ettim. Ama birbirimizi inandırmak şöyle dursun, söylediklerimize kendimiz bile inanmıyorduk. Çakılı gibi yerimizde dururken bütün ışıklarımızı söndürdük. Yukarı dünyadan sızan hafif bir ışığın ortalığının zeperi karanlık olmasını engellediğini belli belirsiz fark ettik. Düşünmeden neredeyse kendi elinden ilerlemeye başlamıştık. Zaman zaman penerlerimizi yakıp söndürerek yolumuzu aydınlatıyorduk. Alt üst edilmiş döküntülerin üzerimizde yetkisinden bir türlü silkinip kurtulamıyorduk ve benzin kokusu gittikçe artıyordu. Gittikçe daha fazla yıkıntı gözlerimize çarpar, ayaklarımızı takılır oldu ve çok geçmeden daha fazla ilerleme olan kalmadığını gördük. Havadan gözümüze çarpmış olan bu gelik hakkında kötümser tahminlerimiz fazlasıyla doğru çıkmıştı. Tünel arayışımız başarısızlıkla sonuçlanmıştı ve şimdi o dipsin uçuruma açılan deliğin bulunduğu zemin kata bile ulaşamayacaktık. İçinde bulunduğumuz önü tıkalı koridorun tuhaf oymalarla süslü duvarlarını aydınlatan el fenerimiz, bu koridorlara açılan kimi az, kimi çok tıkalı birçok geçitin varlığını gösteriyordu. Ve bu geçitlerden birinden diğer kokuyu bastıran bedirgin bir benzin kokusu geliyordu. Rahat dikkatlice bakınca hiç kuşkuya yer bırakmayacak şekilde tam da bu delikten bir miktar döküntünün bu yakınlarda temizlenmiş olduğunu gördük. Ardından bu suyu yapmış dehşeter ne olursa olsun ona çıkan yolun apaçık ortada olduğuna inanıyorduk. Yeniden harekete geçmeden önce oldukça uzun bir süre beklemiş olmamıza hiç kimsenin şaşacağını sanmıyorum. Yine de bütün cesaretimizi toplayarak bu karanlık kemerli yola girdiğimizde, ilk izlenimimiz tam bir düş kırıklığı oldu. Çünkü döküntülerle dolu, kenar uzağı, kenar uzunluğu 6 metre civarında mükemmel bir küp şeklindeki bu yeraltı mezarın oymalarla süslü duvarları arasında ilk bakışta fark edilebilecek yakın zamanlara ait hiçbir şey yoktu. Dolayısıyla gözlerimiz boş yere, İçgüdüsel olarak başka bir geçit aradı. Ama Downford'un keskin bakışları zemindeki döküntüden alt üst edildiği bir noktayı seçmekte gecikmedi. Bunun üzerine her ikimiz de fenerlerimizi sonuna kadar açtık. Her ne kadar bu ışıkta gördüğümüz şeyler gerçekte çok basit ve önemsiz olsa da ifade ettikleri anlam yüzünden anlatmadan geçemeyeceğim molozlar kabaca düzenlendikten sonra birçok ufak tefek eşya gelişi güzel üzerine atılmıştı. Ve bu kadar yüksek bir yaylada bile güçlü bir koku yaymayı geçecek kadar benzin yakın bir zamanda bir köşesine dökülmüş olmalıydı. Diğer bir de işte burası uçurma giden yolun beklenmedik şekilde tıkalı çıkmasıyla bizim gibi geri dönmek zorunda kalmış olan varlıklarca yapılmış bir kamp yerinden başka bir şey olamazdı. Daha açık anlatayım. Etrafa saçılmış eşyaların hepsi de leykin kampındandı. Tarumar edilmiş kamp yerinde gördüklerimiz gibi tuhaf şekillerde açılmış teneke kutular, birçok yanmış gibi az çok tuhaf bir şekilde kirlenmiş üç resimli kitap, üzerinde resimler ve yazılar bulunan kartonuyla boş bir mürekkep şişesi, kırık bir donna kalem, tuhaf bir şekilde kesilmiş kürk ve çalı bezi parçaları, gelmiş bir pil ve kullanma kılavuzu. Çadır ısıtıcılarımızla birlikte gelmiş küçük bir broşür ve oraya buraya serpiştirilmiş buruşuk kağıtlar. Hepsi de yeterince kötüydü. Ama buruşuk kağıtları düzeltip üzerindekilere baktığımızda en kötüsüyle karşı karşıya olduğumuzu hissettik. Kantlı bizi buna hazırlamış olması gereken bazı açıklanamaz şekilde kirlenmiş kağıtlar bulmuştuk. Ama bu karabasan kentin insanlık öncesi kenarlarının altında bu görüntünün ikisi dayanılacak gibi değildi. Deliran Gatney, tıpkı beş köşeli çılgın mezarların üzerine yapılmış noktalar gibi sabun taşlarının üzerindeki noktaları taklit ederek bu noktaları yapmış olabilirdi. Aceleyle kentin bulunduğumuz yere yakın bölgelerini gösteren kimi yeri doğru, kimi yeri yanlış, kabataslak krokiler çizmiş, bizim istediğimiz yolun dışında bir yerlerde bir çemberle işaretlenmiş koymalarda büyük silindirik bir kule uçuşumuz sırasında da daire biçimli kocaman bir uçurum olarak tespit ettiğimiz bir yerden şu anda içinde bulunduğumuz beş köşeli yapıya ve bu yapının içinde tünel ağzına doğru bir yol çizmiş olmalıydı bu krofileri tekrar söylüyorum gel ne çizmiş olabilirdi bu krokileri, tekrar söylüyorum, Gatney çizmiş olabilirdi. Çünkü önümüzdeki duran bu krokilerdi. Tıpkı bizimkiler gibi buzlar altındaki bu levrentin bir yerlerindeki bizim görüp kullandığımız oymalar olmasa da daha başka yakın dönem oymalardan yararlanarak hazırlanmıştı. Ama sanattan anlamaz bu beceriksiz adam bütün aceleciliği ve özensizliğine karşın tuhaf, Kendinden emin ve belki de ölü kentin en parlak günlerindeki eskilerin bizzat yaptığından kuşku duyulmayacak bütün o dekadan oymaların hepsinden daha üstün bir teknikle bu krokiyi nasıl çizerdi? Öykümü buraya kadar dinlemiş olanlara söylemeye gerek bile duymadığım nitelikte, çılgınca da olsa kesin sonuçlara ulaşmış olduğumuza göre, Bundan sonra kaçıp canımızı kurtarmadığımız için dağın fırtında benim de zırh deli olduğumuzu söyleyecekler vardır. Belki de delirmiştik. Hem zaten bu korkunç dorukların delilik dağları olduğunu söylememiş miydim? Ama sanırım resimlerini çekmek ve yaşam tarzını incelemek amacıyla Afrika'nın balta girmemiş ormanlarında Ölümcül hayvanların peşleri sıra koşturanlarda da o kadar aşırı olmasa da aynı ruh bulunmalı. Korkudan elimiz ayağımız buz kesmiş de olsa sonunda içimizde cayır cayır yanan merağın ateşi baskın çıktı. Elbette ki orada olduğunu bildiğimiz o şeyle ya da o şeylerle yüz yüze gelme niyetimiz yoktu. Çoktan gitmişlerdir diye düşünüyorduk. Şimdiye kadar uçurumun yakınlarındaki diğer girişini bulmuş ve oradan geçerek daha önce hiç görmedikleri son karanlık çukurun dibinde kendilerini bekleyen geçmişin zifiri karanlık parçalarına ulaşmış olmalıydılar. Yok eğer bu giriş de tıkalıysa daha kuzeydeki diğer girişi aramaya gitmiş olmalıydılar. Işığa pek o kadar gereksinim duymadıklarını unutmuş değildik. Şimdi dönüp geriye baktığımda, o anda tam olarak ne hissettiğimiz ya da beklentilerimizi bileyen yeni amacımızın ne olduğunu pek anımsayamıyorum. Korktuğumuz şeyle karşılaşmak istemediğimiz kesindi. Ancak elverişli bir yere gizlenerek görünmeden bazı şeyleri gözetlemek için içimizde gizli ve bilinçsiz bir istek olabileceğini yaslayacak değilim. Bulduğumuz buruşturulmuş glokilerde görülen büyük yuvarlak bir yer biçiminde yeni bir hedefin araya girmiş olmasına karşın muhtemelen uçurumun kendisine bir göz atma hevesinden de vazgeçmiş değildik. Buranın en eski oymalarda yer alan ama yukarıdan sadece çok büyük yuvarlak bir açıklık olarak görünen silindirik dev kule olduğunu hemen fark etmiştik. Bu binanın Acelece çiziktirilmiş krokilerde bile hissedilen etkileyiciliği, buz altında kalan seviyelerin hala çok önemli bir takım özellikleri olabileceğini düşünmemize yol açtı. Belki de henüz karşılaşmadığımız hayranlık uyandırıcı mimari özelliklere sahipti. Yeraltı aldığı olmalara bakılırsa inanılmayacak kadar eski, kuşkusuz ilk inşa edilen binalardan biri olmalıydı. Hala duruyorlarsa, oymalarının çok önemli olduğuna kuşku yoktu. Ayrıca yukarıdaki dünyayla bizim o kadar dikkatle izlemiş olduğumuz yoldan daha kısa ve muhtemelen ötekilerin inmiş oldukları bir bağlantı sağlıyor olabilirdi. Her neyse, yaptığımız şey bizimkiyle mükemmelen uyuşan korkunç krofileri incelemek ve atsız öncelerimizin Bizden önce iki kez geçmiş olmaları gereken, daire şeklindeki yere götüren yolu tutmak oldu. Uçurma açılan bir sonraki kapı bu yerin ötesinde olmalıydı. Zaman zaman ayağımızın altındaki yıkıntı ve döküntülerde, daha önce oradan geçildiğini gösteren izlere rastlıyorduk. Ve benzin kokusunun duyulabildiği alanın dışına çıktığımızda, o daha iğrenç ve kalıcı kokunun, Birdenbire belli belirsiz farkına vardık yeniden. Yol, bizim daha önce izlediğimiz yoldan uzaklaşmaya başladıktan sonra teker fenerimizin ışığını zaman zaman çok kısa sürelerle duvarlarda gezdirdik. Ve her seferinde de duvarların eskilerin estetik kaygılarının ifade etmelerinin temel yolu olarak başvurdukları oymalarla dolu olduğunu gördük. Akşam dokuz buçuk sularında toprağın oldukça altında olduğu anlaşılan zemininde buzları giderek kalınlaşan ve yavaş yavaş tablana alçalan kemerli bir koridorda ilerlerken ilerden gelen kuvvetli gümüşünü görmeye başladık ve bu sayede fenerlerimizi söndürebildik. Daire şeklinde kocaman bir yere yaklaşmakta olduğumuzu ve açık havadan çok uzakta olmadığımız anlaşılıyordu. Koridor, bu koca taş yıkıntılar için şaşırtıcı derecede alçak bir kemerle sona eriyordu. Ama daha çıkmadan çok fazla şey görebiliyorduk. Koridorun ötesinde döküntülerle dolu, çapı tam 60 metre olan kocaman yuvarlak bir alan uzanıyordu ve buraya içinden çıkmakta olduğumuz kemerli yola benzer tıkalı birçok kemerli yol açılıyordu. Duvarların bütün elverişli yüzeyleri devasa boyutlarda oymalı spiral kuşaklarla süslenmiştik ve bu oymalar açık havaya maruz kalmaları yüzünden çok aşınmış olmakla birlikte daha önce gördüklerimizi fersah fersahşan bir sanat değerine sahiptiler. Döküntülerle dolu zemini kalın bir buz tabakası örtüyordu. Gerçek zeminin çok derinlerde olduğunu düşündük. Ama buradaki en dikkat çekildiği şey, kemerli yollardan keskin bir dönüşle açık zemine doğru uzaklaşan ve dev silindirik duvarın iç yüzeyinde helizyonlar çizerek yükselen, antik Babil'in dev kulelerinin ve dış yüzeyinden yükselen merzimlerin dengi taş rampaydı. Uçuş hızımızın yüksekliği ve enişte duvarı birbirine karıştırmamamıza yol açan görüş açımız yüzünden bu özelliği havadan fark edemedik. Dolayısıyla buzun altına inecek başka bir yol aramak zorunda kalmıştık. Pabadi olsaydı bu rampayı duvarın yüzeyinde tutan mühendislik ilkelerini anlatabilirdi. Ama da ben sadece hayranlık ve şaşkınlık duyuyordum. Şurada burada kocaman taş konsollar ve sütunlar görüyorduk. Ama bunlar böyle bir işlevi yerine getirmeye yeterli görünmüyordu. Bu şey... Kule'nin şu anki tepesine kadar sapasağlandı. Açık havaya maruz kaldığı göz önünde tutulacak olursa oldukça dikkat çekici bir durum ve duvarlardaki tedirginlik verici tuhaf kozmik oymaların korunması konusunda çok işe yaramıştı. Yarım gün ışığı altında 50 milyon yıllık ve kuşkusuz bugüne kadar gördüğümüz en eski yapı olan bu dev silindir tabanına korkuyla karışık bir saygı duygusu içinde adım attığımızda, yüzeyinde merdiven dolaşan duvarların yüksekliğinin 18 metreden fazla olduğunu gördük. Uçuşumuz sırasında gördüklerimizden anımsadığımız kadarıyla bu, dışarıdaki buz tabakasının kalınlığının 12 metre kadar olduğu anlamına geliyordu. Çünkü uçaktan gördüğümüz derin uçurum ufalanmış taşlardan yaklaşık 6 metre kadar yükseklikte bir tepenin üzerinde yükseliyordu. Ve çevresinin dört 3'ü daha yüksekliki harabe hattının kavisli masif duvarları tarafından bir dereceye kadar korunmuştu. Oymalara göre kule başlangıçta daire şeklinde çok büyük bir alanın ortasında yer alıyordu. Ve zirvesine yakın kat kat yatay diskleri... Ve üst kuşağa boyunca bir sıra iğne gibi sivri, zarif ile yaklaşık olarak 160-170 metre yüksekliğe ulaşıyordu. Duvarlardan düşen taşlar daha çok dışarıya dökülmüştü. Allah'tan böyle olmuştu yoksa rampa parçalanmış ve içerisi tıkanmış olurdu. Durum böyle olmakla birlikte taş rampa fena adet tahrip olmuştu. Öte yandan Zemindeki kemerli yolların tıkanıklığı yakın zamanlarda kısmen temizlenmişe benziyordu. Diğerlerinin inerken bu yolu kullanmış olduğu ve ardımızda kağıttan uzun bir iz bırakmış olmamıza rağmen, çıkarken bizimle kullanacağımız mantığa uygun yolun bu yol olduğu sonucuna varmakta gecikmedik. Kulenin ağzının tepenin eteklerine ve beklemekte olan uçağımıza olan uzaklığı, İçine girdiğimiz taraçalı büyük binadan daha fazla değildi ve bundan sonra bu seviyesi altında yapacağımız keşifleri bu bölgede yapacaktık. Gördüğümüz ve tahmin ettiğimiz tüm bu şeylerden sonra hala keşif yapmayı düşünüyor olmamız çok garipti. Sonra döküntülerle dolu meydana dolu ihtiyatla yürürken bir an için tüm diğer konuların aklımızdan çıkmasını neden olan bir görüntüyle karşılaştık. Rampanın dışarıya doğru çıkıntı yaptığı ve şimdiye kadar gözümüze çarpılmış uzak bir köşesinde üç kızak dikkatle yan yana dizilmiş duruyordu. Lake'in kampından kaybolan kızaklar, taş ve moloz dolu kararsız bir arazide uzun bir süre zorla sürüklenmek ve bunun olanaksız olduğu zamanlarda da kucaklanarak taşınmak dahil kötü kullanım nedeniyle perperişan orada yatıyordu. Büyük bir özenle ve akıllıca sarılıp sarmalanmışlardı. Ve içlerinde fazlasıyla tanıdık şeyler vardı. Benzin sobası, yakıt bidonları, alet kutuları, erzak sandıkları, bazılarının tıkabasa kitapla dolu olduğu belli olan, bazılarında ne bulunduğu anlaşılmayan muşambalar, her şey Lake'in kampından alınmıştı. Diğer odada bulduğumuz şeylerden sonra böyle bir şeyle karşılaşmaya bir ölçüde hazırdık. Asıl şoku, kızaklara yakışıp da bizi garip bir şekilde huzursuz eden Muşamba'yı kaldırdığımızda yaşadık. Anlaşıldığına göre Lake gibi ötekiler de tipik numuneleri toplamakla ilgileniyorlardı. Çünkü burada her ikisi de kaskatı dondurulmuş, mükemmelen muhafaza edilmiş, Boyun civarındaki yaraları plasterle kapatılmış ve daha fazla zarar görmemeleri için dikkatlice sarılmış böylesi ki ne vardı. Bunlar genç Gatney'de kayıp köpeğin bedenleriydi. Böylesine hiç karartıcı bir keşifte bulunduktan kısa bir süre sonra, güzelik tüneli bir düşündüğümüz için çoğu kişi muhtemelen duygusuz ve deli olduğumuzu hükmecektir. Ve ben bir takım yeni tahminlerde bulunmamıza yol açan çok özel bir durum ortaya çıkmamış olsaydı böylesi düşüncelere kapılmamış olurduk diyecek değilim. Seslerin nihayetinde bilincine vardığınızda muşamba yeniden zavallı getmeyin üzerine çekmiş bir tür dilsiz şaşkınlık içerisinde ayakta dikilmekteydik. Korkucu zirvelerde inildiyle sen dağ rüzgarının belli belirsiz duyulduğu açık alanlar aşağı indiğimizden bu yana duyduğumuz ilk seslerdi bunlar. Bu sesler bildik ve sıradan sesler olmakla birlikte bu uzak ölüm dünyasında acayip ya da hayal ürünü seslerden daha beklenmedik ve sinir bozucuydular. Çünkü evrendeki uyumla ilgili tüm düşüncelerimizi yeniden altüst etmişti bunlar. Bu ses, neygin otopsi raporunun ötekilerden beklememize yol açtığı, kampta gördüğümüz dehşetten sonra sinirlerimizin bozulmuş olması yüzünden, hayal gücümüzün rüzgarın her inlikisine yakıştırdığı, o tuhaf geniş müzikal ıslık sesinden izler taşısaydı, çevremizdeki bu milyonlarca yıldır ölü dünyayla fena haldir uyumlu olacaktı. Başka çağlardan bir ses, başka çağların mezarlığına yaraşır. Böyle olmakla birlikte, bu gürültü tüm yerleşik kanılarımızı, Antarktika'nın iç kısımlarının her türlü yaşamdan çoğak ay yüzeyi kadar yoksun olduğu yolundaki dile getirilmemiş kabuğumuzu alt üst etti. Duyduğumuz ses, çağlardır yoksun oldukları kutup güneşiyle uyanan eski dünyanın inanılmaz derecede dayanıklı yaratıklarının müthiş sesi değildi. Tam tersine, Victoria topraklarında, Gemideyken ve makmurda koyundaki kampımızdayken duyduğumuz sıradan ve çok tanıdık sesti. Duyulmaması gereken bu yerde bu ses boyunca korkuyla titredik. Kısacası bu bir penguenin acı acı haykıran boğuk sesiydi. Boğuk ses içinden çıktığımız koridorun neredeyse karşısına düşen büyük uçuruma çıkan diğer tünel yönünde. Buz altındaki bir girintiden geliyordu. Çağlardır ölü böyle bir yerde, canlı bir deniz kuşunun varlığından bir tek sonu çıkarılabilirdi. Bu yüzden ilk aklımıza gelen, bu sesin gerçekten bir penguen sesi olup olmadığını araştırmak oldu. Bu sesi tekrar, tekrar duyduk. Bazen birden çok boğazdan çıkıyor gibiydi. Sesin nereden geldiğini araştırırken, Döküntüleri temizlenmiş kemerli bir geçide girdik. Ve bir ışığını ardımızda bıraktığımızda, Muşamba torbudan eğrenerek aldığımız kağıtlarla çoğalttığımız doğumuzdan, Ardımızda iz bırakarak yeniden ilerlemeye başladık. Zemindeki buzlar yerini döküntülere, çerçöpe bıraktığında, bazı garip çekme izlerini açıkça fark ettik ve bir seferinde dağımıp tarif etme gereği duymadığım çok belirgin bir iz buldu. Penguen çığlıklarının gösterdiği yol, tam da daha kuzeydeki tünele giden yol olarak haritamızın ve pusulamızın gösterdiği yoldu. Ve zemin seviyesinde açık olduğu görülen köprüsüz bir yol bulmuş olmaktan memnunduk. Haritaya göre tünel, havadan gördüğümüzü belli belirsiz anımsadığımız dikkate değer ölçüde sağlam kalmış piramit biçimi bir yapının tabanından başlıyor olmalıydı. Girdiğimiz geçitte ilerlerken, yaktığımız teker fenerinin ışığında bu duvarlarında ötekiler gibi oymalarla dolu olduğunu gördüysek de, onların hiçbirini incelemek için durmadık. Ansızın önümüzde kocaman, beyaz bir şekil verdi. Bunun üzerine ikinci el de yaktık. Bu yeni araştırmanın yakınlarda bir yerlerde bu süre yapmış olması gereken, daha önceki korkularımızı bize böyle tamamen unutturmuş olması çok tuhaf bir şey. Erzaklarını kocaman bir daire şeklindeki yerde bırakmış olan ötekiler uçuruma, daha doğrusu, Uçurumun içine yaptıkları keşif gezisinden sonra geri dönmeyi planlamış olmalıydılar. Yine de sanki onlar hiç yokmuşçasına her türlü tedbirlerden bırakmıştık. Bu badi yürüyen beyaz şey en az 1.80 boyundaydı ama onun ötekilerden olmadığını hemen anlamıştık. Onlar daha iri ve koyu renkliydiler ve oyma resimlere göre deniz yaşama uygun dokunaçlarının tuhaflığına rağmen, karada daha hızlı ve güvenli hareket ediyorlardı. Yine de bu beyaz şeyden ödümüzün kopmadığını söyleyecek değilim. Ötekilerle ilgili akıl yürütmelerimiz sonucu duymaya başladığımız korkudan çok daha büyük bir korkuya kapıldık bir an için. Sonra beyaz şekil, Yan tarafımızdaki kemerli yollardan birinden boğuk seslerle kendisini çağıran kendi türünden iki hayvanın yanına gittiğinde birden korkularımızdan sıyrıldık. Çünkü imparator penguenlerin en büyüklerinden bile daha büyük, bilinmeyen bir tür olmasına, baştan ayağa bembeyaz ve tamamen kör olmasına rağmen sadece bir penguendi. Bu şeyi kemerli yolun altında takip ederek iki fenerimizi birden bize aldırış etmeyen, varlığımızdan kaybı bu üçlü gruba çevirdiğimizde, üçünün de bilinmeyen, gözleri görmeyen, dev türden albinolar olduğunu gördük. Büyüklükleri eskilerin oymalarında resimlerini gördüğümüz bazı arkayıp penguenleri anımsattı bize. Ve bunların da aynı soydan geldiklerini anlamakta gecikmedik. Kuşkusuz sürekli karanlığın dokularındaki boyar maddedir yok ettiği ve gözlerini dumura uğratarak işe yaramaz yarıklara dönüştürdüğü daha sıcak iç bölgelere çekilerek sağ kalmış olmalıydılar. Şu anda yaşamakta oldukları yerin bizim aradığımız uçurum olduğuna hiç kuşku yoktu. Uçurumun sıcaklığını koruyor ve yaşanabilir durumda olduğunun ortaya çıkması, ruhumuzda çok garip ve rahatsız edici duyguların uyanmasına yol açtı. Bu üç kuşun her zamanki yaşama alanlarının dışına çıkmalarına neyin sebep olduğunu da merak ettik. Büyük ölü kentin durumu ve sessizliği buranın hiçbir zaman geçici bir penguen yuvası olmadığını ortaya koyarken, üçlünün vardığımıza karşı gösterdiği açık kayıtsızlık, ötekilerin gerçekten onları ürkütmüş olabileceği düşüncesi olanaksızlaştırıyordu. Ötekilerin şiddete başvurmuş ya da yiyecek stoklarını arttırmaya kalkışmış olmaları olası mıydı? Köpeklerin nefret ettiği o keskin kokunun penguenler tarafından da aynı şekilde antipatiyle karşılanmış olduğunu sanmıyoruz. Çünkü ataları eskilerde pek hala bir arada yaşamışlardı. Eskilerden herhangi bir uçurumun dilinde yaşadığı sürece sürdürülmüş olması gereken dostça bir ilişkiler olmuştu. Bu acayip yaratıkların fotoğraflarını çekemediğimize, Birden içimizde alevlenen bilim aşkıyla yanmakla birlikte onları ciyaklamalarıyla baş başa bırakarak oyalanmadan ulaşabilirdiği kanıtlanan ve ben izleriyle gün tam olarak belli olan uçurma doğru atıldık. Bundan kısa bir süre sonra karşılaştığımız kapısız, alçak tavanlı duvarlarının oymalarla süslenmemiş olmasını tuhaf karşıladığımız, Eğeni fazlasıyla dik, uzun bir koridor, sonunda tünelin ağzına yaklaşmakta olduğumuz yönündeki inancımızı pekiştirdi. İki penguenin daha yanımdan geçtik ve hemen ilerimizde daha başka penguainlerin seslerini duyduk. Sonra koridor, soluğumuzu istem dışı tutmamıza yol açan çok büyük bir açıklıkla sona erdi. Çapı 30 yüksekliği 15 metre olan ters çevrilmiş bir yarım küre şeklindeki bu yeraltı meydanına birçok alçak kemerli geçit açılıyordu. Ama karanlık bir mağara ağzı gibi görnen ve 4,5 metrelik yüksekliği de bir tanesi vardı ki simetriyi bozuyordu. Burası büyük uçuruma açılan geçitti. İç bükeyi tavanı gökyüzüne benzeyecek şekilde etkileyici ama dekadan oymalarla süslenmiş bu meydanda. Yabancılara aldırmayan birkaç kör penguen badi badi geziniyordu. Karanlık tünel dik bir meyil ile aşağı doğru iniyordu. Esner gibi açılmış girişinin yan pervazları ve üst söbüsü tuhaf bir şekilde işlenmişti. Bu güzelliği ağızdan daha sıcak bir hava. Hatta... Biraz buhar yükseliyor gibi geldi bize ve aşağıdaki sonsuzluğun, bal peteği gibi deliklerin ve dev dağların penguenlerden başka ne tür canlıları sakladığını merak ettik. Ayrıca zavallı neykin daha başlarında gördüğüm sandığı dumanında, tepelerine rampaların tırmandığı dorukların etrafında bizim gördüğümüz tuhaf pusunda, Dünyanın ta içlerindeki bölgelerden kıvrıla kıvrıla yükselen kanallar yolduğuyla çıkan buhar olup olmadığını doğrusu merak ettik. Tavana girdiğimizde ve yan taraflarının, zeminin ve kemerli tavanın en azından girişte her yöne doğru 4-5 metre kadar yekpare taşlardan oluşmuş olduğunu gördük. Yan duvarların arasında, burasında son zamanlarda yapılmış dekadan üstü geleneksel koyma tabletleri görülüyordu. Ve hem taş yapı hem de oymalar çok iyi durumdaydılar. Üzerinde dışarı çıkan penguenlerin ve içeri giren ötekilerin izleri bulunan az miktardaki döküldü dışında yerler tertemizdi. İlerledikçe sıcaklık artıyordu. Bu yüzden çok geçmeden kalın giysilerimizin düğmelerini açtık. Aşağıda gerçekten volkanik oluşumlar ol olmadığını ve güneşsiz denizin suyunun sıcak ol olmadığını merak etmeye başlamıştık. Bir süre sonra taş işçiliğinin yerini kayalar aldı. Ama tünelin boyutlarında bir değişiklik yoktu. Oyulmuş gibi son derece düzenli devam ediyordu. Tünelin eğiminin zaman zaman fazlasıyla artması, zeminde oluklar açılmasını gerektirmişti. Birçok defa elimizdeki kropide görülmeyen yan galeriler olduğunu fark ettik. Geri dönüşümüzde bir sorun yaratmayacak olan bu galerileri, uçurumdan dönen varlıklarla karşılaşmamız durumunda sığınabileceğimiz yerler olabilecekleri için, Memnuniyetle karşıladık. Bu varlıkların atlandıramadığımız kokusu çok belirgindi. Bu koşullar altında bu tünele girmeye kalkışman intihar gibi bir aptallık olduğuna kuşku yoktu. Ancak bilinmeyen bazı insanları sanıldığından çok daha fazla çekiyor. Zaten bizi bu ıssız ve korkunç kutba getiren de bu çekim gücü değil miydi? Yolumuza devam ederken birçok penguen gördük ve aşmamız gereken mesafeyi göstermeye çalıştık. Oymalara bakılacak olursa yorumun altında bir mil kadar gitmemiz gerekiyordu. Ama daha önceki deneylerimiz burada ölçeklere pek fazla güvenilmeyeceğini bize öğretmişti. Çeyrek mil kadar sonra o atsız koku iyice arttı. Önünden geçtiğimiz yolları büyük bir dikkatle izliyorduk. Kuşkusuz, içerinin ılık havasının soğuk havayla karşılaşmıyor olması nedeniyle artık girişte olduğu gibi bir buhar görünmüyordu. Sıcaklık hızla yükseliyordu ve dikkatsizce bir kenara yığılmış, tüy yerimizi diken diken edecek derecede tanıdık malzeme yığını ile karşılaşmak bizi şaşırtmadı. Yığın, leğkin kampından alınmış küreklerden ve çadır bezlerinden oluşuyordu. Kumaşların yırtılarak nasıl garip şekillerde sokulmuş olduğunu incelemek üzere durmadık. Az ileride yan galerilerin sayısının ve büyüklüğünün dikkat çekecek kadar arttığını fark ettik. Ve daha yüksek yamaçların altındaki göz göz uyulmuş bölgeye gelmiş olmamız gerektiği sonucuna vardık. Atsız koku şimdi, tuhaf bir şekilde... İğrençlikte kendinden pek aşağı kalmayan bir başka kokuyla karışıktı. Çürüyen bir organizma ya da bir yeraltı mantarı olabileceğini düşündüysek de tam olarak ne kokusu olduğunu kestiremedik. Sonra tünel oymalardaki resimlerin bizi önceden hazırlamadığı şaşırtıcı bir genişlik kazandı. 23 metre uzunluk 15 metre kadar genişlikte elips şeklinde bir tabanı olan Çevresinde gizemli karanlığa açılan birçok kocaman için bundan doğal görünüştü, çok yüksek tavanlı bir mağaraydı burası. Bu mağara doğal görünüyor olmakla birlikte el fenerlerimizle daha yakından bakınca, petek şeklindeki deliklerin birçok duvarının yıkılması suretiyle oluşturulmuş olduğunu düşündük. Duvarlar pürüzdü, yüksek kemerli tavan sartıklarla doluydu. Ama tabanı oluşturan kayalar düzeltilmiş. Zemindeki her türlü döküntü, birikinti ve hatta tozlar anormal denilecek ölçüde temizlenmişti. Bizim geldiğimiz koridor dışında, buraya açılan bütün büyük geçitlerin zeminleri de aynı şekilde tertemizdi. Ve bu benzersiz durum bizi şaşkınlıktan şaşkınlığa sürüklüyordu. Hatsız kokuya karışan acayip biz koku burada öylesine keskindi ki, diğer kokuyu tümüyle bastırıyordu. Cilalanmış gibi pırıl pırıl zeminiyle burası bizi daha önce karşılaştığımız tüm acayipliklerden daha fazla şaşırtıyor ve korkutuyordu. Tam önümüzdeki geçilin düzgünlüğü, ve zeminindeki penguen dışkılarının çokluğu aynı büyüklükteki bunca bol mağara ağzından hangisini tutulacak doğru yol olduğu konusunda hiç kuşkuya yer bırakmıyordu. Bununla birlikte toz üzerinde izler bulmayı umamayacağımız için ileride bir sorunla karşılaşırız korkusuyla yeniden ardımızdırakaltan iz bırakmaya başladı. Tekrar ilerlemeye başladığımızda fenderimizin ışınlı tünel duvarlarında gezdirdik ve geçidin bu kısmındaki oymalardaki köklü değişikliği görünce şaşkınlıktan olduğumuz yerde kala kaldık. Tünelin açıldığı dönemde eskilerin sanatında görülen girilemeyi elbette biliyorduk. Ve ardımızda bıraktığımız yaprak ve çiçek biçimi süslemelerdeki kötü işçiliğin kuşkusuz farkındaydık. Ama mağarayı izleyen bölümdeki oymalarda açıklanması olanaksız ani bir değişiklik. Kaliteye olduğu kadar esasa da ilişkin bir fark vardı. Öyle ki ustalık konusunda şimdiye kadar gözlemlediğimiz gerilme hızına dayanarak kimsenin tahmin edemeyeceği kadar derin ve köklü bir bozulma söz konusuydu. Bu yeni ve yozlaşmış çalışmalar kaba, ve arsızcaydılar. Ayrıntılarda hiçbir incelik yoktu. Ve daha önceki bölümlerdeki resimlerle aynı hattı izleyen abartılı derinlikte olulmuş resimlerdi bunlar. Kabartmaların yüksek duvar yüzeyine ulaşamıyordu. Downford bunların duvar yüzeyinde daha önce bulunan oymaların sinilerek üzerlerine ikinci defa yapılmış oymalar olduğu düşüncesindeydi. Tamamen dekoratif ve geleneksel nitelikteydiler. Eskilerin gelenekselleşmiş ve içli matematik ilkelerine göre yapılmış kaba helizomlar ve köşelerden oluşuyordu. Ama onların devamı olmaktan çok gülünç birer taklidi gibiydiler. Tekmin ardındaki estetik duygu hafif ama esastan farklı, yabancı bir unsurun eklenmiş olduğu düşüncesini aklımızdan çıkaramıyorduk. Dunford, büyük bir işgüzarlıkla eski resimleri silip üzerine bunları yapmaktan bu yabancı unsurun sorumlu olduğunu tahmin ediyordu. Eskilerin sanatı olarak tanımaya başladığımız şeye benziyordu. Ama rahatsız edecek kadar ondan farklıydı. Ve sürekli olarak bana Roma tarzı yapılmış çirkin, palmira kabartmaları gibi melez sanatları anımsatıyordu. En karakteristik resimlerden birinin önünde zeminde yatan kullanılmış bir pil, Başkalarının da yakın zamanlarda bu oymaların farkına varmış olduklarını gösteriyordu. Bunları incelemekle geçirebileceğimiz zamanımız olmadığından şöyle üstünkörü baktıktan sonra yeniden ilerlemeye başladık. Bu arada dekorasyonda daha başka değişiklikler olup olmadığını görmek için Sık sık el fenerimizin duvarlarda gezdiriyorduk. Böyle bir değişiklik görmedik. Ama ilerlediğimiz koridora açılan düzgün zeminin yan tünellerin ağızlarının çokluğu yüzünden resimler oldukça seyrekleşmişti. Artık daha az sayıda penguen görüyor ve duyuyorduk. Ama yerin derinlerinde, çok uzaklarda bir yerlerde. Koro halinde bağırıştıklarını duyuyormuş gibi bir hisse kapıldık. Ne olduğu anlaşılmayan yeni koku, mide bulandıracak kadar güçlüydü. Öyle ki, diğer atsız kokuyu pek seçemiyorduk. Havada yeniden görünür hale gelen buhar. iki farklı sıcaklıkta havanın birbiriyle karşılaşmış olduğunu ve büyük çukurun güneşsiz uçurumunun oldukça yakında olduğunu gösteriyordu. Sonra, hiç beklenmedik bir şekilde önümüzde, hiç de penguen'e benzemeyen bazı engellerin belirdiğini gördük ve engellerin hareket etmediklerinden emin olduktan sonra ikinci el fenerimizi de yaktık. Yine öyküye devam etmekte zorlandığım bir noktaya geldim. Bu aşamaya kadar çoktan katılaşmış olmam gerekirdi. Ama bazı deneyler insanı iyileşmeyecek şekilde yaralar ve belliğinin bütün dehşeti yeniden yaşamasını yol açacak tarzda duyarlılığını arttırır. İleride bir yerlerde, dediğim gibi bazı engeller gördük ve aynı zamanda Bizden önce oradan geçmiş olan ötekilerin atsız yoğun kokusuyla karışık o acayip pis koku, Nur'un direğimizi sızlattı. İkinci fenerin ışığı bu engellerin ne olduğu konusunda hiçbir kuşkuca yer bırakmadı. Zavallı Lake'in kampındaki yıldız biçimde acayip büyük mezarlardan çıkarılan diğer altın ne kadar zararsız olduklarını uzaktan görebildiğimiz için, Yanlarına yaklaşma cesaretini gösterebildik. Topraktan çıkardığımız numunelerin çoğu gibi bunlar da bütün olmaktan uzaktılar. Etraflarında görülenmiş kıvamlı, koyu yeşil sıvı çok kısa bir süre önce parçalanmış olduklarını apaçık ortaya koyuyordu. Milliyetin bültenleri bizden önce buradan geçenlerin en azından sekizlik bir grup olduğunu akla getirirken, Burada sadece dördü görünüyordu. Onları bu durumda bulmak hiç beklemediğimiz bir şeydi. Burada karanlıktan asıl korkunç bir kavganınca cevyen ettiğini merak ettik. Toplu halde hücuma uğrayan penguenler bu aşiğ ve kadar bedeliyle karşılık verirler. Kulaklarımıza ulaşan seslerden uzaklardan bir penguen yuvası bulunduğunu kesinlikle anladık. Ötekiler... Böyle bir yeri rahatsız ederek ölümüne bir takibe mi yol açmışlardı? Pek öyle gözükmüyordu. Çünkü dengvallerin gagası yaklaştıkça daha iyi fark etmeye başladığımız böylesine bir tahribatı. Deki parçalara ayırdığı sağlam dokularda yapmış olamazdı. Kaldı ki gördüğümüz kocaman kör kuşlar son derece barışçıl görünmüyorlardı. Peki Öyleyse bunlar kendi aralarında kavga etmiş ve ortalarda gözükmeyen diğer dördü bu ölümlerden sorumlu olabilir miydi? Eğer öyleyse onlar şimdi neredeydiler? Yakınlarımızda bir yerlerde miydiler ve bizim için yakın bir tehlike oluşturuyorlar mıydı? Ulaşmaya, doğrusunu söylemek gerekirse pek de can atmadığımız hedefe doğru yavaş yavaş ilerlerken, zemini pürüzsüz yan geçitlerden bazılarına korka korku göz gezdiriyorduk. Her nasıl bir çatışma çıkmışsa penguenleri korkutan ve alışık olmadıkları bölgelerde dolaşmaya zorlayan neden bu olmalıydı. Kuşların buralarda yaşadığına ilişkin hiçbir iz olmadığına göre çatışma demek ki sesleri hafiften duyulan dipsiz uçurumdaki penguen yuvasının yakınlarında çıkmış olmalıydı. Belki de, diye düşündük. Korkunç bir kaçmaca kovalamaca yaşanmış, zayıf grup saklanmış kızaklara ulaşmaya çalışırken kovalayanlar onların işini bitirmişti. Karanlık uçurumun kıyısında yaratıklar müthiş bir kavgaya tutuşmuşken, korkudan çılgına dönmüş penguenlerin kocaman beyaz bir bulut halinde nasıl ciyak ciyak kaykırarak sağa sola koşuşturmuş olduğunu insan gözünün önünde canlandırabilir. Söylediğim gibi, yolumuzun üstünde yatmakta olan parçalanmış şeylere hiç istemeden yavaş yavaş yaklaştık. Ama keşke yaklaşmasaydık. Keşke gördüklerimizi görmeden önce, bir daha rahat soluk almamıza izin vermeyecek bir şey ruhumuzu yakıp kavurmadan önce, gerisin geri zemini yağlanmış gibi pırıl pırıl parlayan, duvarlarında daha önce resimleri taklit eden, onları alaya alan yoz resimler uymuş İran tüner boyunca var gücümüzle katsaydık. Her iki fenerimizin ışığını birden yüzü koy yere kapanmış şey üzerine tuttuk. Böylece çok geçmeden neden eksik göründüklerini anladık. Ezilmiş, çiğnenmiş, vurulmuş ve parçalanmışlardı. Ama asıl önemlisi yaratıklarda baş namına bir şey kalmamıştı. Hepsinin de deniz yıldızı biçimi, dokunaçlı başları koparılmıştı. Yaklaştıkça başlarının kesilmekten çok yırtılarak ya da emilerek koparılmış olduğunu gördük. Damarlarında kan yerine dolaşan iğrenç, koyu yeşil sıvı etraflarında kocaman bir gölçük oluşturmuştu. Ama bu sıvının iğrenç kokusunu yol boyunca duyduğumuz kokulardan daha keskin, yeni ve tuhaf bir koku bastırıyordu. Ancak müzikoyun kapaklanmış şeylere iyice yaklaşınca neydi bir belirsiz bu ikinci kokunun kaynağını keşfedebildik. Ve bu keşfi yapar yapmaz, eskilerin tarihinde, 150 milyon yıl önce, Permiyen döneminde çok canlı bir şekilde resmedilmiş bir şeyi anımsayan Danford. Duvarlarında ikinci defa kazılmış yoz oymalar bulunan kemerli, arkaik koridorda çınçın çın öten sinir bozucu bir çığlık verdi. Ben de çığlık çığdağına katılmakta gecikmedim. Çünkü o oymaları bende görmüş ve yere serilmiş, parçalanmış eskilerin, Şogotlara yeniden boyun eğdirmek amacıyla girişilen büyük savaş sırasında Şogotlar genellikle öldürdükleri kısınların başlarını emerek koparıyorlardı. üzerlerini kaplayan iğrenç balçıyı ortaya atan sanatçı ülpertiler içinde takdir etmiştim. Bunlar çoktan tarih olmuş eski şeyleri anlatırken bile karabasana andıran iğrenç oymalardı. Çünkü da eserlerinin de insanlarca görünmemeleri ve hiçbir varlık tarafından resmedilmemeleri gerekirdi. Necronomicon'un deli yazarı şokotların bu gezegende dünyaya gelmemiş, uyuşturucu etkisiyle tasarlanmış varlıklar olduğunu yemin billahi sürmüştü. Bütün biçimleri, bütün organları, bütün işlemleri taklit edebilen ve yansıtabilen biçimsiz protoplazma, Fıkır fıkır kaynayan kıvamlı hücreler yığımı. Dört buçuk metre çaplı, son derece esnek ve sünel, Lastiği aldıran küreler, telkinle yönetilen köleler. Kendi inşaatçıları. Gitgide daha uysuz, daha zeki, daha amfibyen ve daha taklitçi. Aman tanrım nasıl bir delilik bu Allah belası eskileri böyle şeyleri yaratmaya ve kullanmaya etmişti. Ve şimdi Danfurt'ta ben bu başsız gövdelere sıkı sıkıya yapışmış, sadece hastalıklı bir düş gücünün tasarlayabileceği kadar iğrenç, bilinmeyen bir koku yayan, parıl parıl parlayan yanar döner karabalçı, bu gövdelere yapışmış ve bir dizi lanet nokta künesinin ikinci kez oyulmuş olduğu duvarın pürüzsüz bir bölümde parıldayan, karabalçı gördüğümüzde kozmik korkunun niteliğini tüm derinliğiyle kavradık. Bu korku ortalarda gözükmeyen diğer dördünden duyulan korku değildi. Çünkü her ne kadar fazlasıyla kuşkulanmış olsak da, onlar artık zarar veremezlerdi. Zavallı şeytanlar! Aslında hiç de kötü şeyler değillerdi. Onlar, bir başka çağın insanları ve bağduğuşun bir başka basamağıydılar. Doğa onlara, insan çılgınlığının, duygusuzluğunun ya da acımasızlığının ölü ya da uyumakta olan kutuplardan bundan sonra kazıp çıkaracağı, diğer varlıklara da yapacağı gibi kötü bir şefa yapmıştı. Onlar vahşi bile değillerdi. Ne yapmışlardı ki aslında? Bilinmeyen bir çağda müthiş bir soğukta uyanmışlardı. Belki çılgınca havlayan dört ayak tüylü hayvanların saldırısıyla karşılaşmışlar. Ve hem onlara, hem de bu tuhaf şeylere sarılmış, tuhaf alet ve edevatları olan ve onlar kadar çılgın, maymuna benzer beyaz canlılara karşı umutsuzca kendilerini savunmuşlardı. Zavallı leğk, zavallı getney ve zavallı eskider. Hepsi de bilim adamıydılar. Onların yerinde olsaydık bizim de yapmayacağımız ne yapmışlardı ki? Tanrı, nasıl bir zeka. Nasıl bir cesaretti bu? Tıp koymalarda resmedilmiş akraba ve atalarının inanılmazlığı daha az olan şeylerle yüz yüze gelmesi gibi. İnanılmazla nasıl bir yüze girişti bu? Işınlı, bitki, canavar, yıldız dönü. Her ne olursa olsunlar onlar insandılar. Zavallı yaratıklar bir zamanlar yamaçlarındaki tapınaklarda tapınıp ağaç büyüklüğündeki eğratokları arasında gezindikleri dağları buzlu doruklarını açmışlardı. Ölü kentlerinin lanetlenmiş halde yatmakta olduğunu görmüşler ve son günlerini duvarlara kazılmış öyküsün bizim gibi oymalardan okumuşlardı. Hiç görmedikleri karanlığın derinliklerinde yaşayan soydaşlarına ulaşmaya çalışmışlar ve neyle karşılaşmışlardı. Bakışlarımızı bu başsız, balçıkla kaplanmış bedenlerden yandaki taze balçık bulanmış, iğrenç nokta gruplarına ve yoz oymalara çevirirken tüm bu düşünceler ikimizin birden aklından hızla girip geçti. Bakar bakmaz daha fırtık isterik çığlığına bir yanıt gibi uğursuz soluk bir pusun şimdi bile kıvrıla kıvrıla çıkmakta olduğu penguenlerle çevrili derin karanlık uçurumun dibindeki dev kentte kimlerin galip geldiğini ve hayatta kaldığını anladık iğrenç balçığı tanıyıp başsız bedenleri görmüş olmanın neden olduğu şok yüzünden dilimiz tutulmuş heykel gibi donup kalmıştık o sırada tam olarak aynı şeyleri düşünmüş olduğumuzu ancak daha sonra konuştuğumuzda öğrendik orada sanki çağlar boyu kala kalmış gibiydik Oysa bir süre onun beş saniyeden fazla olamazdı. Bu iğrenç sulup buz sanki bize doğru yaklaşmakta olan uzaktaki bir bittte tarafından hareket ettiğini diyormuş gibi kıvrılarak ilerliyordu. Sonra henüz yeni varmış olduğumuz sonuçları alt üst eden o ses duyuldu. Büyük bozulmuştu çılgınlar gibi koşarak ciyak ciyak bağıran penguenler arasından geçtik. Buz'a gömülmüş yehpare taştan koridorlar boyunca geldiğimiz yolları izleyerek yuvarlak büyük açıklığa oradan da arkayı rampa yoluyla yukarıya temiz havaya ve güneşe ışığına attık kendimizi. Bu yeni ses, daha önce ima ettiğim gibi vardığımız sonuçların çoğunu alt üst etti. Çünkü bu ses Zavallı Leek'in otopisi yüzünden, ölü olduğuna hükmettiğimiz şeylere atfettiğimiz sesti. Bu ses, Danfurt'ın daha sonra bana anlattığına göre, bu seviyesin üzerinde dar sokan köşesinde belli belirsiz duyduğu sesin ta kendisiydi. Ve daha yüzeyindeki mağaralar civarında her ikimizin de duyduğu ıslık çalan rüzgar sesine şaşılacak derecede benziyordu. Danfurt'ın izlenimlerinin bilimkilerle hayret uyandıracak ölçüde çakışması konusunda çocukça görünmek tehlikesini göz alarak bir şey daha söyleyeceğim. Bu yorumu yapmamıza yol açan fırtın. bundan bir yüzyıl kadar önce Polo'nun Arthur Gordon Pym yazarken ulaşabildiği gerçekliği su götürmez yasak kaynaklarla ilgili tuhaf düşünceler ileri sürmüş olmasına karşın, elbette ki aynı şeyle okumuş olmamızdı. Anımsanacağı gibi bu inanılmaz öyküde de dolu bu bölgenin merkezinden uçup gelen kar beyazında dev kuşları çığlık çığlığı haykırdığı anlamı bilinmeyen Antarktika ile ilgili müthiş ve çok önemli bir sözcük vardır. Tekelli, tekelli. Üzerimize doğru gelen sisin ardından kulaklarımıza ulaştığını düşündüğümüz sesin tam da bu ses, geniş bir perde aralığındaki o sinsi müzikal ıslık sesi olduğunu kabul edebilirim. Attığımız çalıklarla uyanan, kıyımdan sağ kurtulmuş eskilerden, herhangi bir takipçinin gerçekten isterse bizi hemen yakalayacak kadar hızlı olduğunu bilmemize karşım, daha ilk üç nota ya da heceyi duyduğumuzda var gücümüzle kaçmaya başlamıştık. Böyle bir yaratığın saldırgan olmayan tavırları ve bizim gibi akıl yürütüyor olması nedeniyle bizi yakalaması durumunda, sırf bilimsel bir merakla canımızı bağışlayabileceği yolunda belli belirsiz bir umut taşımıyor da değildik. Hem sonra, böyle bir yaratık kendi hayatı için endişelenmiyorsa, bize zarar vermeyi neden istesin ki? Öyle bir zamanda saklanmanın anlamı yoktu. Kaçarken fenerimizi sürekli ardımıza çeviriyor ve sizin seyrenmekte olduğunu görüyorduk. En sonunda ötekilerden birini canlı ve sapasağlam görecek miydik? Ve yine o sinsi müzikal sesi duyuldu. Tekelli, tekelli. sonra yaratıkla arayı açmak olduğumuzu görerek aklımıza yaralı olabileceği geldi. Ama yaratık bir başka varlıktan kaçtığı için değil de belki dam fırtın çığlığını duyarak üzerimize geldiğine göre işi şansa bırakamazdık. Bu iki olay arasındaki zaman aralığı hiç bu şeyler bırakmayacak kadar kısaydı. Zor kavranabilen ve sözün edilmesi caiz olmayan karabasanın soyu, dipsiz uçurumu fetheden ve tepederin içini oyarak orada kıvranıp dursun diye karaya öncüler gönderen, o pis kokulu, o henüz hiç görmediğimiz balçık kusan protoplazmanın bulunduğu yer konusunda hiçbir tahmin yürütemiyorduk. Ve büyük bir olasılıkla sakatlanmış, belki de sağ kalan son yaratık olan eskiyi tekrar yakalanma tehlikesiyle, ve bilinmeyen bir yazgıyla baş başa bırakmaktan dolayı büyük bir üzüntü duyuyorduk. Allah'tan yavaşlamamıştık. Ardımızda kalan yolunu şaşırmış penguenler, yanlarımdan geçişimiz sırasında gösterdikleri kayıtsızlığa bakılırsa, oldukça şaşırtıcı sayılması gereken korku belirtileriyle, çığlık çığlığa bağırışırlarken, kıvrın kıvrın, Birek hareket eden sis koyulaşmış ve ilerleme hız artmıştı. Bir kez daha uğursuz ve geniş perdeli ıslık sesi duyuldu. Yanamıştık. O şey yaralı değildi. Sadece arkadaşlarının ölü bedenlerini ve üzerlerindeki korkunç balçık yağısını görünce duramıştı. Bu şeytani mesajın ne olduğunu hiç öğrenmedik. Amalek'in kampındaki mezarlar bu yaratıkların ölülerine ne kadar değer verdiklerini ortaya koymuştu. Pervasızca kullandığımız el fenerlerimiz, şimdi birçok yolun birleştiği geniş mağarayı aydınlatıyordu. Büyük mağaranın görünmesinin aklımıza getirdiği bir başka düşünce de, şaşırılacak kadar çok galerinin odak noktası olan bu yerde bizi takip eden yaratığı şaşırtarak, bizi kaybettirebilme olasılığıydı. Açıklıkta on kadar kör algına penguen vardı ve yaklaşmakta olan varlıktan tarifsiz ölçüde korktukları apaçık görülüyordu. Eğer bu noktadan itibaren fenerlerimizi iyice kısacak ve sadece önümüze tutacak olursak, bu kocaman kuşların ciyak ciyak bağırışarak sizde sağa sola koşuşturmaları, ayak seslerimizi örterek ardımızdan gelen yaratığı yanlış yola sevk edebilirdi. Spiraller çizerek çalkalanan siste, bu noktadan itibaren zemini çerçöple dolu olan ve parıldamayan ana tüneli, zemini fena de parıldayan diğer tünellerden. Tahmin edebildiğimiz kadarıyla acil durumlarda ışıksız da mükemelen yollarını bulabilen eskiler bile ayırt edemezdi. Aslında biz, biz de aceleyle yanlış yola sapmaktan endişe büyüyorduk. Dost doğru ölü kente ulaşmak istiyorduk. Çünkü bu petek gibi delik deşik tepelerin içerisinde yolumuzu kaybetmenin doğuracağı sonuçları düşünmek bile istemiyorduk. Hayatta kalmış ve salimen dışarı çıkmış olmamız, şans eserimiz doğru galeriye girerken peşimizde kişinin yanlış galeriye sapmış olduğunun yeterli kanıtı. Bizi sadece penguenler kurtarmış olamazdı. Bu işte sizin de epeyce katkısı olmalıydı. Dönenip duran, sürekli değişen ve zaman zaman kalkacak gibi görünen siz, giden talihimiz sayesinde tam da gereken zamanda yeterince koyulaşmıştı. Aslında duvarlarına iğrenç resimler uyulmuş galirden mağaraya çıkacağımız sırada, siz bir an için kalkmış ve izimizi kaybettirmek amacıyla el fenerlerimizi söndürerek, penguenler arasına dalarken geriye doğru umutsuz, Korku dolu son bir bakış attığımızda, ardımızdaki yaratığı hayal görmüştük. Eğer bir sis perdesini bizi saklamış olması bir şanssa, ardımızdaki yaratığı bir an içinde olsa görebilmiş olmamız bunun tam zıttı olmalıydı. Çünkü o zamandan beri bu hayal görüntünün dehşetinden yakamızı bir türlü kurtaramıyoruz. Geriye doğru bakmamızın gerçek nedeni belki, Takip edilenin ardındaki şeyin nasıl bir şey olduğunu ve ne kadar uzakta olduğunu anlamı hiç birisiydi. Belki de duygularımızdan birinin bir bilinçaltı sorusuna kendiliğinden verilmiş bir yanıttı. Bütün dikkatimizi kurtulmaya vermiş kaçarken ayrıntılarla uğraşacak durumda değildik. Yine de beyin hücrelerimiz burun delikleri yoluyla kendisine ulaşan mesaja şaşırmış olmalıydı. Sonra bunun ne olduğunu anladık. Başsız mesnelerin üzerine örten pis kokulu balçıktan uzaklaşıyor olmamız ve peşimize düşen yaratığın tesadüfen yaklaşmış olması. Mantığın gerektirdiği koku değişimine yol açmamıştı. Başsız bedenlerin yakınındaki, o yeni ve ne oldu anlaşılmayan koku çok belirgindi. Ama şimdiye kadar yerini çoktan ötekiler atsız kokusuna bırakmalıydı. Öyle olmamıştı. Tam tersine yeni ve daha az dayanılabilir koku seyrenmek bir yana her an daha da artıyordu. Huşkusuz birimizin başını geri çevirmeye başlaması üzerine de aynı hareket yaparak ikimiz birden geri baktık. Bunu yaparken ya görebileceğimiz her şeyi görebilmek çabasıydı ya da izimizi kaybettirmek amacıyla fenerlerimize ışığımızı söndürerek penguenler arasına ve ilerideki labirentin merkezine dalmadan önce peşimizdeki yaratığın gözlerini kamaştırmak için ikimiz birden el fenerlerimizi bir anda o seyrelmiş sisin içine tuttuk. Yapmaz olaydık. Ne o kendisi ne de Hazreti Lut'un karısı Geriye dönüp bakmayı bu kadar pahalı ödememişlerdir. Ve sonra yeniden o şok edici, geniş perdili ıslık sesi duyuldu. O sırada birbirimize bile anlatamayacağımızı hissediyor olmakla birlikte, gördüğümüz şeyi her ne kadar açıkça ifade etmeye dayanamıyor olsam da, hiç yalana dolana sapmadan anlatacağım. Sizlere ulaşan bu sözcükler, Gördüğümüz şeyin dehşetini ifade etmekten son derece acizdir. Bilincimizi öylesine doğru uğratmıştı ki, nasıl olup da düşündüğümüz gibi fenerlerimizin ışığını kısarak ölü kente çıkan doğru tünele girmiş olduğumuza şaşıyorum. Daha yüksek bir bedel ödediğimize göre buna kurtulmak denilebilirse, bunu akıldan çok içgüdüye borçlu olmalıydık. Bizde akıl diye bir şey kalmamıştı. Danpurt'a sindirleri çok bozuktu. Ve bundan ile ilgili olarak bütün hatırladığım, benden başka hiç kimsenin olayla bağlantısını kuramayacağı bir takım isterik lafları, tek düze bir sesle çakayıp durduğuydu. Sesi penguenci yaklamalar arasında, önümüzdeki kemerli yollarda ve ardımızdaki Tanrı'ya şükür ki, Şimdi boş olan kemerli yollarda yüksek perdeden yankılanıyordu. Dunford şarkı söylemeye hemen başlamış olamazdı. Yoksa ne hayatta kalabilir ne de körlemesine koşuyor olurduk. Dunford'ın verdiği tepkideki en ufak bir farklılığın nelere yol açabileceğini düşündükçe sırtı mürperiyor. Zavallıcık binlerce bir uzaklıktaki New England'ta memleketimizin huzur dolu topraklarında kazınmış Boston-Chambridge Tünemi'nin istasyonlarını sayıyordu. Ama bu davranışı her siz, ne de kişisel buldum. Sadece bundan dehşete düştüm. Çünkü hangi iğrenç, ağza alınmaz şeyi kastettiğini kesinlikle biliyordum. Geriye doğru dönüp baktığımızda, siz yeterince incelmişse, İnanılmaz bir şekilde hareket eden korkunç bir varlık görmeyi bekliyorduk. Ve kafamızda bu varlıkla ilgili bir düşünce oluşturmuştuk. Ama gördüğümüz şey, siz, felaket incelmişti. Ve farklı, beklentimizle kıyaslanmayacak kadar korkunç ve iğrençti. Fantastik bir romancının, olmaması gereken şey diye tanımlayacağı bir şeyin etek kemiğe bürünmüş şekliydi. Bir pistonun bir silindiri doldurduğu gibi koca tüneli doldurarak istasyona son hızla yaklaşan, çok uzakta, heyula gibi beliren kapkara, önünde rengarenk tuhaf ışıklarla barıldayan bir metro trenine benzetilebilirdi ancak. Ama biz istasyonda değildik. O karabasanı andıran. Pis kokulu, yanar döner, her şekle girebilen kapkara sütun, dipsiz uçurumdan çıkan soluk buharları karman çorman önüne katarak sıkı sıkıya doldurduğu dört buçuk metrelik tünelde kayar gibi korkunç bir hızla üzerimize doğru gelirken biz tam da yolu üzerindeydik. Herhangi bir metro treninden daha büyük, korkunç bir şeydi, tarif edilir gibi değildi sivilce gibi batıp çıkan yeşil ışıklı binlerce gözüyle, bütün tüneli doldurup önüne çıkan penguenleri ezerek ve kendi soyundan başkalarını da yaptığı gibi parıl parıl parlayan zemini silip süpürerek, kayar gibi üzerimize gelen, zayıf bir ışıkla parıldayan protoplazmik kabarcıklardan şekilsiz bir yığın, yine o tekinsiz, o taklit eden çığlık duyuldu ve sonunda... Eskiler tarafından hayat, düşünce ve her kalıba girebilen organlar verilen ve nokta gruplarıyla ifade edilen dil dışında bir dilleri olmayan, o şeytani şokotlarında sesini taklit ettikleri çoktan yok olmuş efendilerinin sesi dışında bir sesleri olmadığını anımsadık. Fırt'ta ben de oymalarla süslenmiş yarım güre şeklindeki kocaman açıklığa çıktığımızı ve gelirken bıraktığımız izleri takip ederek ölü kentin devoda ve koridorlarından geçtiğimizi hayal meyal anımsıyorduk. Ama bu anılar istenç, çaba ya da ayrıntılar içermeyen yarım yamalak düş parçaları gibiydi. Sanki bulutlardan bir dünyada ya da zamansız, nedensiz ve yönsüz bir boyuta uçmuştuk daire şeklindeki büyük açıklığın kül rengi, yarım gün ışığı bizi biraz kendimize getirdiyse de ne saklanmış kızakların yanına gittik ne de zavallı getniye ve köpeklere yeniden baktık. Onların tuhaf diye bir anıp mezarları var bir umarım bu gezegenin sonu geldiğinde hala bugünkü durumda olurlar. Ancak döne döne çıkan dev rampayı tırmanırken seyrelttik kutup havasında koşmanın yol açmış olduğu yorgunluğu hissettik ve soluğumuzun kesilmiş olduğunun ayrıntına vardık. Ama yorgunluktan düşüp öleceğimizi de bilsek güneş ve gökyüzünün normal dünyasına kavuşmadan duramazdık. Bu kayıp dünyadan ayrılışımıza oldukça yakışan bir şey vardı. 18 metre yüksekliğindeki bu çok eski silindirik taş yapıyı döne döne ve nefes nefese çıkarken o ölü ırkın yozlaşmamış bir teknikle çok, çok eskiden yapmış olduğu devasa boyutlarda oymaların yanı başımızdaki duvarlarda uzay gittiğini gördük. Eskiler tarafından 50 milyon yıl önce yazılmış bir elveda. Nihayet tedaş içinde tepeye vardığımızda kendimizi devrilmiş taş blokları oluşturduğu büyük bir yığını üzerinde bulduk. Daha yukarılarda yer alan kavisli duvarlar batıya doğru yükseliyor. Doğuya doğru uzanan harabelerin ötesinde dağların derin düşüncelere dalmış zirveleri seçiliyordu. Kutup ufukta yükselmeyen gece yarısı güneşi, güney yönünde. Harabelerin girintili çıkıntılı sürüyeti arasından kıpkızıl parlıyor ve kutup manzaralarının oldukça bilinen, ve alışıldık özellikleri zıtlık oluşturan Karabasan kentin ne kadar yaşlı ve ne kadar ölü olduğu iyice ortaya çıkıyordu. Tepemizdeki gökyüzü çalkalanıp duran yanar döner bir seyreltik buz buharı kütlesiydi ve soğuk iliklerimize işliyordu. O kaçışımız sırasında içgüdüyle sıkı sıkıya yapıştığımız giysi torbalarını yorgun argın yere koyduk. Ve tepeyi tırmanarak milyonlarca yıldır ölü taş brente aşıp, uçağımızı ulaşmak üzere kalın giysilerimizin düğmelerini yeniden illedik. Dünyanın bu gizli ve antik uçurumlarının karanlığından bizim in kaçırtığı konusunda hiç konuşmadık. Çeyrek saat geçmeden büyük bir olasılıkla eski bir taraca olan indiğimiz dik yokuşu bulmuştuk. Seyrek yıkıntılarının arasından ileride yamaçta yatan uçağımızın koyu renkli gövdesini görebiliyorduk. Yarı yolda soluklanmak için bir an durarak dönüp, bilinmeyen batıya doğru yine gizemli bir süliyet çizen, inanılmaz şekillere sahip taşların aşağıdaki fantastik karmaşasına baktık. O zaman batı göğünün sabahki kadar puslu olmadığını gördük hareketsiz duramayan buz buharları başucu noktasına çıkmışlardı ve tam olarak bölünmeye korktukları tuhaf tuhaf şeklinde görünmekteydiler Şimdi, bu tuhaf kentin gerisinde, çok uzaklardaki bembeyaz ufukta, dorukları batının gül rengi göğünde bir hayal gibi beliren mor tepeli, büyüleyici bir dağ silisizliğinin uzandığı görülüyordu. Arazi, Karıl parıl yanan ufka doğru tatlı bir meyilliği yükseliyor. Çoktan kuruyup yok olmuş nehir, bu toprakları düzensiz bir gölge kuşağı gibi boydan boya kat ediyordu. Manzaranın dünya dışı güzelliği karşısında duyduğumuz hayrandıktan bir an için soluğumuz kesildi. Sonra içimizi belli belirsiz bir dehşet duygusu doldurmaya başladı. Çünkü uzaklardaki bu mor hat, Dünyanın en yüksek zirvederi ve dünyadaki kötülüklerin odağı, isimsiz dehşetin ve arken sırların barınağı, anlamlarını oymalara kazmaya korkanların çekinip uzak durduğu ve tapındığı, hiçbir canlının ayak basmadığı, ancak uğursuz şimşeklerin çakıp kutup gecelerinde tuhaf ışınlarla düzlüklerini aydınlattığı, Yasak toprakların korkunç dağlarından, en eski evsanelerde sakınımla sözlü edilen, iğrenç lengin ötesinde yer alan, soğuk çöldeki korkunç kadatın bilinmeyen bir ilk örneğinden başka bir şey olamazdı. İnsanlık öncesi döneme ait kentteki oyma harita ve resimler doğru söylüyorsa, bu gizemli mor dağlar en az, 300 mil ötede olmalıydı. Ama yine de müthiş bir yabancı gezegenin testere dişli görüntülerini andıran bu ırak ve karlı yükseltilerin kuşku verici büyülü nitelikleri açıkça ortadaydı. Bu dağlar öyleyse bilinen hiçbir dağ silsilesiyle karıştırılamayacak kadar yüksek olmalı. Zirvederi gözü pek pilotların açıklanamaz güçlerinden sonra ancak sözünü edebilecek kadar yaşama fırsatı buldukları uçucu hayallerin doldurduğu seretik atmosfer tabakalarına kadar ulaşıyor olmalıydı onlara bakarken bazı olmalarda kurumuş nehrin kente lanetli amaçlarından aşağı doğru neler sürükleyip getirmiş olduğu konusunda Yapılan imaları düşündüm. Tedirginlikte. ve onları bu kadar az şey söyleyecek şekilde taşlara oayan eskilerin korkularında ne kadar sağduyu, ne kadar çılgınlık olduğunu merak ettim. Dağların kuzey eteklerini Sir Douglas kişi keşif ekibinin bin mil kadar uzakta şu anda bile çalışmakta oldukları kraliçe meri topraklarının sahillerine kadar uzandığını anımsadım. Ve yazgılarının onlara bu sahil şehidinin gerisinde ne yattığını merak ettirmemesini diledim. Heyecandan alt üst olmuş sinirlerimle daha çok böyle şeyler düşünüyordum o zaman. Danfırtsa benden de kötü görünüyordu. Yıldız biçimli kalıntıyı geçerek uçağımıza ulaşmadan çok önce biraz azalmış olmakla birlikte korkularımız esas olarak yeniden aşmak zorunda olduğumuz yüksek geçide yönelmişti. Bulunduğumuz yamaçtan doğuya doğru yıkıntılarla dolu kapkara bayırlar tüm ürkütücülüğüyle yükseliyor ve aklımıza yine Nikolaus Roo için o tuhaf Asya tablolarını getiriyordu. Bu tepelerin altındaki göz göz delikleri ve iğrenç kıvrım kıvrım yollarını ta zirveye kadar açmış olabilecek o şekilsiz korkunç varlıkları düşündüğümüzde, rüzgarın ıslık çalarak estiği mağara ağızlarının imalı bir şekilde gökyüzüne doğru açıldığı yerlerin yakınından uçma düşüncesi içimizi korkuyla dolduruyordu. Bu yetmiyormuş gibi bazı dorukların çevresinde yer yer sisler görerek zavallı reyte bu sesleri görmüş ve dağların volkanik olduğu yanı düşmüş olmalıydı. Henüz kaçıp kurtulduğumuz sisi ve tüm bu buharları çıkaran korkunç uçurumu düşünerek korkuyla öperdik. Uçakta her şey yerli yerindeydi. Kalın uçuş pürklerimizi beceriksizce üstümüze çektik. Dağfırt zorlanmadan motoru çalıştırdı ve Karabasan kentten yavaşça havalandık. Çok eski çağların dev yapıları, çok kısa ama yine de sonsuzluk kadar uzun bir zaman önce onları ilk gördüğümüz zaman olduğu gibi altımızda uzanıyordu. Geçitten geçmek üzere yükselmeye ve rüzgarı test etmek için dönmeye başladık. Çok yükseklerde hava akımları oldukça şiddetli olmalıydı. Çünkü tam baş ucumuzda buz boğarı bulutlar inanılmaz şekillere girip duruyordu. Ama geçidi açmak için yükselmemiz gereken 7500 metrede uçağın oldukça kolay idare ettiği bir deli gördük. Çıkıntılı doluklara yaklaştıkça o tuhaf ıslık sesini yeniden güçlü bir şekilde duymaya başladık. Tam fırtın kontroller üzerindeki ellerinin titrediğini görüyordum. Amatör olmama karşın o anda uçağa duruklar arasındaki tehlikeli gecitten benim daha iyi geçirebileceğimi düşündüm ve onunla yer değiştirip görevlerini devralmaya kalkıştığımda hiç karşı koymadı. Bütün ustalığımı kullanarak kendime hakim olmaya çalıştım. Dağların tepelerinden püskülen dumanlara bakmama kararlılığıyla ve sirenlerin şarkılarını duymasınlar diye yüri adamlarının kulaklarını tıkamış olması gibi rüzgarın huzursuz eden sesini duymamak için kulaklarımın tıkalı olmasını isteyerek bakışlarıma geçitim duvarları arasında görülen ötelerdeki kısılımsı gökyüzü parçasına çevirdim. Ama pilotluğu bırakan Dunford'ın sinirleri iyice bozulmuştu. Yerinde duramıyordu. Dunford'ın geride kalan kenti, öplerin yapışmış olduğu mağaralarla delik deşik uzak doruklara, kare duvarlarıyla dolu karlı yamaçlara şekilden şekile giren tuhaf bulutlara bakarak kıvranıp durduğunu hissediyordum. Tam geçitten uçağı emniyette geçirmeye çalışıyordum ki attığı korkunç çığlık bir an için kontrolleri karıştırmama neden oldu. Az daha ikimiz de mahvolacaktık. Kendimi hemen toparladım ve geçince sağ adım geçtik ama korkarak ki Dunford bir daha asla eskisi gibi olmayacaktı. Dunford'ın son olarak neden dehşete düşerek öyle delicesine çığlık yapmış olduğunu bana anlatmaya yanaşmadığını söylemiştim. Onun bugün içine düştüğü bu ruhsal bunalıma, bu çığlığı attığı sırada duyduğu dehşetin yol açmış olduğuna eminim. Dağ silsilesinin güvenli tarafına geçip kampa doğru yavaşça inişe geçtiğimiz sırada, zaman zaman rüzgar ıslık sesini ve motorun gürültüsünü bastırmaya çalışarak bağıra bağıra konuşmaya çalıştık. Konuşmalar daha çok Karabasan kenti terk etmeye hazırlanırken ettiğimiz gizli yeminleri üzerineydi. Bazı şeyden herkesçe bilinip, ulu orta tartışılmasına gerek olmadığında anlaştık. Şimdi de Struck Witter Moorkeş'in gezisinin ve diğerlerinin yolunu kesmek gereği de olmasaydı, dünyada anlatmazdım. İnsanlığın huzuru, ve emniyeti için uyan anormallikler uyanmasın, hayatta kalmayı başarmış iğrenç karabasanlar sürünerek inlerinden çıkıp, daha geniş alanlarda yeni fetihler yapmasın diye, dünyanın bazı karanlık, ölü köşelerinin, dipsiz derinliklerinin rahat bırakılması kesin bir zorunluluktu. Dunford Kendisini dehşete düşüren şeyin sadece bir serap olduğunu söylemekle yetindi. Bu şeyin dediğine göre, Açtığımız dağlarla, O üzerlerinde küpler, Yankılı mağaralar bulunan, içleri kıvır kıvır tünellerle göz göz koyulmuş, Ve buhar delilinin delilik dağlarıyla bir ilgisi yokmuş. Eskilerin korkup çekindikleri, Batıdaki o mor dağların ardında yatan şeyden başucu noktasında noktasında çalkalanıp duran bulutlara bir an için yansıyan fantastik, şeytani bir görüntüymüş. Büyük bir olasılıkla bu yaşadığımız onca gerginliğin ve önceki gün Lake'in kampı yakınlarındayken gerçek olmasına karşın. Bizim bilmediğimiz dağın öte tarafındaki ölü kentin bulutlara yansıyan görüntüsünün zihnimizde doğmasına yol açtığı bir yanılsamadan başka bir şey değildi. Ama Downford için o kadar gerçekti ki bugün bile bir türlü etkisinden kurtulamıyor. Downford pek sık olmasa da ara sıra fısıltıyla kara uyuk, oyma kent, Brotoşugotlar, Beş boyutlu penceresiz cisimler, Atsız silindir, Eski faros feneri, Yok şotot, ilkel beyaz pelde, Gökten iner renk, Kanatlar, Karanlıkta gözler, Ay feneri, Ezeli, Ebedi, Ölümsüz, ve daha bir yığın ipe sapa gelmez şey söylüyor. Kendine gelince de tüm bunları yatsıyor. Önceki yıllarda okumuş olduğu tuhaf ve uğursuz şeylere veriyordu hepsini. Dunford gerçekten de üniversite kütüphanesinde gerit altında tutulan Necronomicon'un kurt yeni nürsasını baştan sona okuma cesaretini gösterebilmiş birkaç kişiden biri olarak bilinir. Biz daha silsilesini aşarken, atmosferin yukarı katmanlarındaki karmaşa ve buhar kesinlikle akmış olmalıydı. Ve ben başucu noktasını görmemiş olsam da, kaynaşık duran buz tozlarının nasıl tuhaf biçimlere büyümüş olabileceğini pek hala tahmin edebiliyorum. Uzak manzaraların bazen böylesi sürekli hareket halindeki bulutlar tarafından nasıl canlı bir şekilde yansıtılıp, Kırılıp büyütüldüğünü biliyordum. Gerisini hayal gücü tamamlamış olmalıydı. Dunford geçmişte okuduğu bazı şeyleri tesadüfen amsayıncaya kadar elbette ki bu dehşet verici şeylerin hiçbirinden söz etmedi. Bir anlık bakışla asla bu kadar çok şey görmüş olamazdı. Dunford'ın o sıradaki aykırışları kaynağı besbelli çok bir tek sözcüğün tekrarından ibaretti Tekelli Tekelli <gülüyor>